Ra Bilgileri 1 bir. Ra, Birin Yasasının Mütevazı ölçüleri. Bu kitap, dünya dışı varlıklarla iletişim kurabilmek için geliştirilmiş bir deneyin 26 celsesinin ses kayıtlarının tam ve eksiksiz olarak yazıya geçirilmiş şeklidir. Bu deneye 1962 yılında başladık ve 19 yıl boyunca geliştirdik. 1981 yılında çabalarımızın deneysel sonuçları hem nitelik hem de kesinlik açısından derinlemesine değişti. Bu kitap çalışmamızın bu son aşamasının başlangıcının bir kaydından ibarettir. 15 Ocak 1981 tarihinde araştırma grubumuz Ra adlı toplumsal bellek bileşiminden gelen mesajlar almaya başladı. Bu iletişimden birin yasası ve bu yasanın bazı sapmaları ortaya çıktı. Bu kitapta Ra ile yapılan ilk 26 celsenin bazı kişiye özel bölümleri çıkarıldıktan sonra kalan kısmının sözcüğü sözcüğüne bir dökümünü bulacaksınız. Celse 1 15 Ocak 1981 Ra Ben Ra Bu medyum kanalıyla daha önce konuşmadım. Dar bir titreşim bandından iletişim yaptığımız için Medyumun iyice ayarlanmasını bekledik. Sizleri sonsuz yaratanımızın sevgisi ve ışığı ile selamlıyoruz. Grubunuzu gözledik. Sizin grubunuza çağrıldık. Çünkü medyumluk deneylerinizde değişik deneyimler edinmeye ihtiyacınız var. Bu da beden denen maddesel ilizyonun modelini, zihninizi ve ruhunuzu gerçeği bulmak amacıyla incelemek için daha gelişmiş bir yaklaşım sistemi kullanmakla olur. Biz size her zaman var ve her zaman aynı olan bilgileri değişik bir açıdan sunmayı umuyoruz. Şu anda herhangi birinizle konuşmaktan ya da odadaki varlıkların konuya yararlı olabilecek sorularını yanıtlamaktan memnun olacağız. Soru Özel ve belli bir amacınız var mı? Varsa bize bu amacın ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Ra Şu anda iletişim kuruyoruz. Biz Birin yasasına bağlıyız. Bizim titreşim aşamamızda kutuplar uyum halindedirler. Karmaşıklıklar basitleştirilmiştir. Paradoksların birer çözümü vardır. Biz biriz. Bizim doğamız ve amacımız işte budur. Gezegeninizde bulunuşumuz eskidir. Birin yasasını, birlik yasasını insanlara anlatmak için hizmet verdik. Her zaman aynı derecede başarılı olamadık. Gezegeninize ayak basıp orada dolaştık. İnsanlarınızın yüzlerini gördük. Ama şimdi en büyük sorumluluğumuz birin yasasında yapılmış olan çarpıtmaları giderecek durumda bulunmaktır. Biz buna isterseniz şöyle diyelim sizin devreniz tamamıyla bitene kadar devam edeceğiz. Bu devrede yapamazsak bir sonraki devrede devam edeceğiz. Biz zamanın bir parçası değiliz. Onun içinde her zaman sizlerle beraber olabiliriz. Kardeşim bu yanıt size amacımızı anlayabilecek kadar bilgi veriyor mu? Soru. Evet, teşekkür ederim. Ra. Titreşimlerinizi takdirle karşılıyoruz. Başka soru var mı? Soru. Ra adını eski Mısırlılarla ilgili olarak duymuştum. O Ra ile herhangi bir bağlantınız var mı? Ra. Evet, benzerlik ve uyum var. Aydınlatalım mı? Neyi anlamadınız? Soru. Eski Mısır'da oynadığınız rol hakkında biraz daha ayrıntılı bilgi verebilir misiniz? Ra Ra titreşiminin kimliği bizim kimliğimizdir. Biz bir grup olarak ya da sizin toplumsal bellek bileşimi adını vereceğiniz bir topluluk olarak eski Mısırlılar dediğiniz ırkla bağlantı kurduk. Bizim yoğunluk katımıza ait başka bir grup da aynı tarihte Güney Amerika'da bir bağlantı kurdu. Şimdi adına kayıp kentler denen yerler Onların Birin yasasına yaptıkları katkılardı. Biz bizi duyan, anlayan ve Birin yasasını yürürlüğe koyabilecek konumda bir varlıkla iletişim kurmuştuk. Ama rahipler ve o devrin insanları mesajımızı çabucak çarpıttılar ve birliğin doğasının özünü oluşturan şefkat ve merhameti yok ettiler. Yasa her şeyi içerir. Bunun içinde hiçbir şeyi hor göremez. Birin yasasını bildirmek için uygun kanallar bulamasa hale gelince de çekildik ve kendimizi düşürülmemize fırsat verdiğimiz iki yüzü durumdan kurtardık. O devrin toplumunda bizim yerimizi de daha çok kutuplaşmayla ve sizin titreşimlerinize ait karmaşık şeylerle ilgili başka efsaneler aldı. Bu yeterli bilgiyi veriyor mu yoksa daha konuşmalı mıyız? Başka soru var mı? Soru. Soruyu soran kişi teyipten çok uzakta olduğu için bu soru kaydedilemedi. Ra İsterseniz şöyle düşünün. Evren sonsuzdur. Bunun doğru olup olmadığı henüz kanıtlanmadı. Ama sizi temin ederiz ki benliklerinizin, idrakinizin, arayış yolculuğu adını verdiğiniz şeyin ya da yaratılışa algılayışınızın sonu yoktur. Sonsuz olan çok sayıda olamaz. Çünkü çokluk sonlu bir kavramdır. Sonsuzluğu tanımlamak için onu birlik olarak tarif etmeniz gerekir. Yoksa sonsuzluk terimi bir anlam ya da içeriğe sahip olamaz. Sonsuz da sadece birlik bulunabilir. Birliğin basit örneklerini gördünüz. Güneş ışığında bulunan tüm renkleri gösteren prizma gibi. Bu birliğin basit bir örneğidir. Gerçekte doğru ya da yanlış yoktur. Şu zaman diliminde çeşitli şekillerde çarpıtarak kendi kendinize eğlendirdiğiniz, akıl beden ruh bileşiminiz vasıtasıyla yaptığınız dansın bir noktasında uyum içine girilerek kutbiyetler kaybolacaktır. Bu çarpıtma, bu saptırma da aslında hiç gerekli değildir. Her biriniz, her şeyi birbirine bağlayan mutlak düşünce birliğini anlamak yerine bunlardan birini alternatif olarak seçiyorsunuz. Birbirinin aynı ya da en azından benzeri varlıklar gibi dahi konuşmuyorsunuz. Oysa her türlü varlık, duygu, olay, durum sizsiniz. Siz her şeysiniz. Siz birliksiniz. Siz sonsuzluksunuz. Siz sevgi ışık, ışık sevgisiniz. İşte birin yasası budur. Daha fazla ayrıntıya girelim mi? Soru hayır. Ra. Şu anda başka sorunuz var mı? Soru. Bizim madde alimimizde meydana gelecek gezegensel değişimlerden söz eder misiniz? Ra. Değişiklikler çok ama çok önemsizdirler. Biz hasat doğuracak koşullarla ilgilenmiyoruz. Soru. Eğer bir kişi gezegensel bilincin, gezegende yaşayan insanların farkındalığını artırmak için bir katalizör rolü oynama çabası içindeyse, bu yönde bir yararı olur mu yoksa sadece sonuçsuz bir çaba mı göstermiş olur? Ra. Sorunuza iki kısımda yanıt vereceğiz. Her ikisi de aynı derecede önemlidir. Önce şunu anlamalısınız ki biz sizinle başkaları arasında fark görmeyiz. Ayrım yapmayız. Sizin bir kişilik olarak yansıttığınız, kendinizi ayrı bir kişilik sandığınız sapmayla Başka bir kişilik olarak yansıttığınız sapmanın bilinç yükseltici çabaları arasında bir ayrılık görmeyiz. Böylece öğrenmekle öğretmek aynı şeydir. Ama eğer öğrenmekte olduğunuz şeyi öğretmiyorsanız, kendinize, onlara pek yararınız olmaz. Bu anlayış üzerinde yeterince durmalısınız. Çünkü bu dönemdeki deneyimlerinizde rol oynayan bir sapmadır bu. Yanıtımızın ikinci kısmına gelince... Sınırlı da olsa kendi idrak ve anlayışımızdan söz edeceğiz. Gruplaştırılmış bilinç, bir grubun bütününün ya da birimlerinin erişilebilecekleri alan içinde bulunan, diğer akıl beden ruh bileşimleriyle aynı idraki paylaşma durumudur. Böylelikle yaratılışın yasalarını, özellikle de birin yasasını anlatmak için hem kendimizin hem de sizin saptırmalarınızı, tahriflerinizi kabul ederek sizinle konuşuyoruz. İnsanlarınızın pek azını muhatap kabul edebiliyoruz. Çünkü bu kolayca anlaşılan bir iletişim yolu ya da felsefe değildir. Ama bizim varlığımız, umarız öğretme girişiminde bulunmanın hem ne kadar gerekli hem de neredeyse umutsuzca bir çaba olduğunu gösteren keskin ve etkili bir örnektir. Gruptaki her birey bu medyum vasıtasıyla kendilerine çarpıtmadan gönderdiğimiz bilgiyi kullanmak, sindirmek ve çeşitlendirmek için çaba göstermektedir. Işığınızı paylaşarak aydınlatacağınız birkaç kişi bulunması bile en büyük çabanın gösterilmesi için yeterli nedendir. Bir kişiye hizmet etmek, herkese hizmet etmektir. Öyleyse sorduğunuz soruyla ilgili olarak size diyoruz ki yapılmaya değer tek faaliyet budur öğrenmek, öğretmek ya da öğretmek öğrenmek. İlk düşünceyi sergilemek için yardımcı olabilecek tek şey sizin kendi öz varlığınızdır. Bu anlaşılmaz, meramını anlatamayan ve gizemle örtülü varlık birçok çarpıtmanın da kaynağını oluşturuyor. Bunun içinde öğretim süreciniz içinde nedenle çok varlık vasıtasıyla yolunuzu ayırt edip dokuyabilirseniz o kadar iyi bir çaba göstermiş olursunuz. Sizin hizmet etme isteğinizi bundan daha çok övemezsek. Bu konu üzerinde artık başka bir celsede konuşabilir miyiz? Soru İletişim için müsait olacak mısınız? Daha sonra sizi tekrar çağırabilir miyiz? Ra Yakında geçirdiği trans deneyimlerinden ötürü bu varlıkla iyi bir bağlantımız var. Gelecekte de bizim düşüncelerimizi iletebilecektir. Yine de medyumu birkaç dakika rahatsız etmemenizi öneriyoruz. Sonra bu uzay-zaman dilimindeki yaşam deneyimi için seçmiş bulunduğu akıl-beden-ruh bileşimine yeniden girebilmesi için gerekli işlemleri uygulayarak ona yardım ediniz. Bu vasıtaya nasıl bakacağınızı biliyor musunuz? Soru Acaba açıklayabilir misiniz? Ra Önce kısa bir sessizlik devresi öneririz. Sonra sizin isim dediğiniz bu varlığın sizin yoğunluk derecenizdeki titreşimsel ses bileşimini tekrarlayınız. Bir yanıt alıncaya kadar ismini tekrarlamaya devam ediniz. Sonra ellerinizi kısa bir süre için onun boynuna koyunuz. Böylece bu zaman diliminde boşalan bataryalarını yeniden şarj etmiş olacaksınız. Son olarak da ona içine bu sürecin tüm sevgisinin akıtılmış olduğu bir bardak su ikram ediniz. Bu varlığı kendine getirecektir. Çünkü onun bedeni sevgi titreşimlerine karşı çok duyarlıdır. Ve yüklenmiş su ona rahatlık verecektir. Şimdi anladınız mı? Soru tam anlamıyla değil. Rah. Sizden gelen titreşim sevgi dediğiniz şeyden büyük miktarda içeriyor. Suyu yükleme burada bulunanların ellerini bardağın üzerine koyup sevgi gücünün bardağa girdiğini hayal etmeleriyle yapılır. Bu medyumun bu titreşimlerle dolmasını sağlar. Bu medyum şu anda çok yorgundur. Ama öyle bir kalbi var ki bize açık olmaya ve kanal olarak yararlı olmaya devam ediyor. Bunun içinde sizin yorgunluk dediğiniz şeyin nasıl giderilebileceğini açıklamak için zaman sarf ettik. Bu medyuma ismini çağırdığınızda yanıt verinceye kadar hiçbir şekilde dokunmayınız. Bu kanalı fiziksel enerjisinin kapasitesinin üstünde zorlamak istemiyorum. Enerjisi azalıyor. Onun içinde onu terk etmeliyim. Sizi sonsuz yaratanın sevgi ve ışığıyla bırakıyorum. Adonai Celse 2 20 Ocak 1981 Ra Sizi sonsuz yaratanımızın sevgi ve ışığı ile selamlarım. Şu anda kendini bize kanal olarak sunmuş bulunan bu akıl beden ruh bileşiminin içindeyim. Sizinle iletişim kuruyorum. Sorularınızı yanıtlamaya hazırım. Bu arada bu gruba hatırlatmak istediğim bir şey var. Benim toplumsal bellek bileşimimin titreşimlerini bizimkilere uydurabilen pek az varlıkla iletişim kurma yöntemi sorulara yanıt verme biçiminde olmaktadır. Bu şekil içinde biz rahat ediyoruz. Artık sorular başlayabilir. Soru Sanırım ki ne isteyeceğinizi anlayabilecek ve bunlara ilgi duyabilecek yeterince insan vardır. Bunun için de bu iletişimleri bir kitap haline getirmek istiyoruz. Acaba izin verir misiniz? Eğer verirseniz hakkınızda kısa bir tarihçe yazmanın uygun olacağını düşünüyorum. Ra Bu grupla temas kurmamızın nedeni birin birle iletişiminin kabul edilebilecek bir biçimde yapılabileceğini bilmemizdir. Bu akıl beden ruh bileşimi aracılığıyla kurduğumuz iletişimin anlamını oldukça büyük bir çarpıtma olmaksızın kavrayabilecek pek az kişi var. Ama eğer iletişimimizi başkalarıyla paylaşmak istiyorsanız, bunun yaşam dediğiniz deneyim düzeylerine kendi titreşimlerinizi yerleştirmenize yardımcı olacağını algılamaktayız. Bir kişinin aydınlatılması herkesin aydınlatılması demek değil midir? Bunun içinde ne kadar konuşmamızı isterseniz o kadar konuşmak üzere kendimizi ayarlamış bulunuyoruz. Birin yasasının en temel sapmalarından biri de öğrenme öğretme bölümüdür. Soru Tarihçenizden ve bu gezegendeki eski kavimlerle olan temaslarınızdan biraz söz edebilir misiniz? O zaman bir başlangıç noktamız olur. Ra Bir öğretme-öğrenme vasıtasını oluşturacak en uygun yöntemi araştırmakta olduğunuzun farkındayız. Bizim enkarne halimizi merak edip ilgi duyduğunuzu biliyoruz. Zaman uzay dilimindeki birkaç bin yılımızın geçici bir ilgi kaynağı olup olmadığını anlamak için İkinci kez soru sorulmasını bekledik. Bu bilgiyi verirken sizin yerel zaman uzay diliminizde geçirmiş olduğunuz zamanın üzerinde gereğinden fazla durulmamasını istiyoruz. Bizim sorumluluğumuz altında olan öğrenme-öğretme olayı tarihselden çok felsefidir. Doğru değerlendirildiği takdirde zararlı olmayacak olan sorunuza yanıt vereceğiz. Konfederasyon üyeleri olan bizler 11.000 yıl önce o zaman gezegeninizde bulunan ve tek yaratana yönelmiş iki uygarlıkla iletişim kurduk. Safiyane bir şekilde doğrudan temas yoluyla öğretip öğrenebileceğimize ve bireysel his ya da kişiliğin özgür irade sapmalarının tehlikede olmadığına inanıyorduk. Bu uygarlıklar zaten herkesin bildiği ve her şeyin bilincini kucaklayan bir inançla uyum içinde olduklarından onları rahatsız edip düzenlerini bozamayacağımızı düşünmemiştik bile. Geldik ve hizmet etmek istediğimiz halklardan kabul gördük. Onlara teknik yardımlarda bulunduk. Akıl beden ruh bileşiminin çarpıklıklarının titreşimleri bu iş için uygun olan kristalin belli oranlara göre yapılmış zaman uzay malzemesi içine yerleştirilmesiyle elde edilen bir yolla tedavi edilmesini öğrettik. Piramitler böyle yapıldı. Ama gördük ki bu teknoloji en çok etkili bir güce sahip akıl beden sahipleri tarafından ve onlar için kullanılmaktadır. Halbuki birin yasasının amacı bu değildi. Bu insanları terk ettik. Sizin Güney Amerika dediğiniz bölgedeki insanlarla çalışan grup bu kadar kolay vazgeçmedi. Onlar yeniden o bölgeye döndüler. Biz dönmedik. Ama ilk kez bizim neden olduğumuz bilinç değişimi sonradan birin yasasında öngörülmeyen bir şekilde çarpıtılmış bile olsa, Sorumluluk bizim olduğu için sizin titreşim düzeyinizi asla tamamen terk etmedik. Gelmiş olduğumuz ülkenin sizin Mısır dediğiniz ya da bazı bölgelerde kutsal topraklar diye adlandırılan ülkenin yöneticileriyle temas kurma girişiminde bulunduk. Sonunda sizin zaman uzay kayıtlarınızdaki adı ile 18. hanedan döneminde sizin deyiminizle bir firavun ile temas kurabildik. Bu varlığın sizin katınızdaki yaşam deneyimi henüz çok kısaydı ve o bir gezgindi. Böylece bu akıl beden ruh bileşimi bizim iletişim titreşimlerimizi duyabildi ve bunları kendininkilerle birleştirmeyi başardı. Bu genç varlığa zengin bir tanrının adını çağrıştıran Ammon adı verilmişti. Ama bu varlık tanrılardan birine gösterilen saygıyı içeren bu adın kendi adı olamayacağına karar verdi. Böylece ismini güneş küresini onurlandıran bir isim olan Aten'e çevirdi. Bu bizim, bizim kendi varlığımızın doğasını anladığımız şekliyle bizim gerçeğimize daha yakın bir isimdi. Adına İknaton'da denilen bu varlık, birin titreşiminin gerçek spiritüel titreşim olduğuna inandı ve birin yasasını yürürlüğe koydu. Ama bu varlığın inançlarını paylaşanlar çok azdı. Rahipleri de gerçek bir ruhsal araştırmadan yoksun bir biçimde sadece yüzeysel olarak inanıyorlardı. Halkı eski inançlarını sürdürüyordu. Bu varlık bu katı terk ettikten sonra birçok farklı tanrı üzerine kutuplaşan inançlar ortaya çıktı. Ve ta ki Muhammed diye adlandırılan bir varlık gelip de insanları daha idrakli ve anlaşılır akıl beden ruh ilişkilerine sokana kadar bu durum böyle devam etti. Daha fazla ayrıntıya girmemizi istiyor musunuz? Soru. Anlatacağınız öykünün tümüyle ilgileniyoruz ve Birin Yasasını ayrıntılı olarak anlatacağınızı umuyoruz. Siz anlattıkça soracağım birkaç soru daha var. Bunlar Birin Yasası ile doğrudan ilgili olabilirler de olmayabilirler de. Ama bunu bir öğretme öğrenme vasıtası olarak sunmanın en uygun yolunun bize anlattıklarınızın farklı yönlerini araştırmak olduğuna inanıyorum. Kristalle yapılan tedaviden söz ettiniz. Bu konuda biraz daha bilgi verebilir misiniz? Ra, kristalle tedavinin esası sizin fiziksel beden dediğiniz ilizyonun yapısının hiyerarşik doğasını anlamaya dayanır. Ruhsal bedene giren enerjiler üzerinde etkili olan kristaller vardır. Ruhtan akla giden titreşimler üzerinde etkili olan kristaller vardır. Akıl ve beden arasındaki dengeyi kurmakta etkili olan kristaller vardır. Bütün bu kristal tedavileri arındırılmış medyumlar vasıtasıyla yapılır. Kristalle tedavi eden şifacının kendisinde de göreli bir kristalizasyon meydana gelmezse kristal uygun biçimde yüklenemez. Diğer önemli nokta üzerinde yaşadığınız gezegenin enerji alanlarıyla sağlanması gereken uyumdur. Gezegenin arasına gelen kozmik titreşimler ya da akımlar öyledir ki Kristaller uygun oranlar taşıyan şekillerin içine yerleştirilirlerse, bu dengeleme ya da düğüm çözme sürecine yardımcı olur. Kullanılan çeşitli kristalleri sıralamak bu medyum için bitkin düşürücü olur. Bunu isterseniz bize başka bir celse sırasında sorabilirsiniz. Kristali seçerken gösterilecek hassasiyet kritik derecede önemlidir. Ama elmas ya da yakut gibi bir kristal, Birin sevgi ışık ile dolu arınmış bir medyum tarafından hemen her durumda kullanılabilir. Tabii ki bunu yapmak için inisiyasyon şarttır. Ama inisiyasyonun neden olduğu çeşitli bedenden ayrılışlar dolayısıyla bunu sonuna kadar götüren pek az kişi çıkmıştır. Size bu konuda biraz daha bilgi verelim mi yoksa başka bir konuya mı geçelim? Soru Evet, piramitlerin bunun bir sonucu olduğunu söylemiştiniz. Bunu biraz daha açabilir misiniz? Piramitlerin inşa edilmesinden siz mi sorumluydunuz ve piramitlerin amacı neydi? Ra. Büyük piramitler bizim birin güçlerini kullanabilmemiz sayesinde inşa edildiler. Taşlar canlıdır. Ama sizin uygarlığınızın insanları bu gerçeği anlayamamışlardır. Piramitlerin iki amacı vardı. Birincisi arınmak ve birin yasasına kanal oluşturmak isteyenler için uygun inisiyasyon merkezleri meydana getirmek. İkincisi, biz bundan sonraki adımda inisiyeleri yardım etmek istedikleri insanları ve gezegenin kendisini tedavi etmeye yöneltmek istiyorduk. Kristalle yüklenmiş piramitler ve inisiyeler, gelen tek yaratılışın enerjisiyle gezegensel akıl beden ruhun çok gönlü çarpıklığını dengelemek üzere tasarlanmışlardı. Bu arada, konfederasyon üyesi diğer kardeşlerimiz de dünyanın dört bir yanında, dünyanın çevresinde bir halkı oluşturacak şekilde, Kristal taşıyan başka yapılar inşa etmişlerdi. Böylece onların da katkılarıyla çalışmamıza devam edebildik. Soru Başlangıçta piramitlerin tepesinde bir taş şapka, kapak taşı bulunduğu söyleniyor. Bunun malzemesi neydi ve bu kadar ağır blokları piramidi inşa etmek için oraya nasıl getirdiniz? Bunun için nasıl bir teknik kullanıldı? Ra Enerjilerimizin neden olduğu ve sizin sapma paylaşım olarak tanımladığınız bu sorunun gelecek çalışmamızda sorulmasını istiyorum. Eğer bu akıl-ruh-beden bileşiminin doğru kullanımı üzerine sorularınız varsa lütfen şimdi sorun. Soru O soruları sorulmuş olarak kabul edin. Benim şu anda bu konu üzerinde başka bir sorum yok. Bu varlığın uygun kullanımı nasıl olabilir? Ne yapmalıyız? Medyumun rahatı ve yeterliliğini nasıl azami dereceye çıkarabiliriz? Ra. Bizler bu soruyu sorduğunuz için mutluyuz. Çünkü bir soru doğrudan sorulmadan bizlerin herhangi bir konu üzerinde soyut düşünüş dışında görüşlerimizi paylaşma görev ve sorumluluğumuzun olmadığını inanıyoruz. Ancak bu akıl vücut ruh doğru olarak kullanılmamaktadır ve bu nedenle vücudunda gereksiz bir şekilde yorgunluğa bağlı sapmalar deneyimlenmektedir. Titreşimler birin çemberi etrafında dönerek ve sözlü titreşimler de aşağıdaki diyaloglarıyla arındırılabilir. Soru Yasa nedir? Cevap Birin yasasıdır. Soru Neden buradayız? Cevap Birin yasasını öğrenmeye çalışıyoruz. Soru Neden Rayı arıyoruz? Cevap Ra birin yasasının mütevazı elçisidir. Hep beraber Neşelenin ve bu yeri birin yasasıyla arındırın. Yasa bir olduğu için hiçbir düşünce formu bu varlığın etrafında yürüdüğümüz çemberin içine girmesin. Bu aşamada varlık trans halinde olmalıdır. Uygun ayarlama başın 20 derece kuzey-kuzeydoğu noktasına yöneltilmesidir. Bu daha az sapmaya uğramış yeni veya yeni çağa ait ışık sevgi sapmalarının kaynağı olan yöndür. Ve bu medyum orada rahat edecektir. Bu duyarlı bir varlıktır. Duyarlılıkla kastettiğimiz onun akıl beden ruh bileşimine girecek sapmalar onun herhangi bir duyusundan kaynaklanabilir. Bu nedenle aşağıdakileri yapmanız iyi olabilir. Varlığın baş kısmına bir kadeh saf su yerleştirin. Ortaya kanalın zihinsel sapmalarına ki bunlar birin yasası ile bağlaşıktır. En uyumlu olan kitabı yani onun çok sık dokunduğu incili yerleştirin. İncil'in diğer yanına saf bir buhurdan içerisine az miktarda buhur veya tüsü yerleştirin. Birliği simgeleyen kitabın, Yuhanna bölüm bir açılı haldeyken arka kenarına beyaz bir mum yerleştirin. Medyum beyaz cübbe giyerek güçlendirilebilir. Medyum yüzü koyun olarak yatmalı. Üzeri ve gözleri örtülmelidir. Bu faaliyet, hal durumu karmaşıktır ve amaçlı öğrenme-öğretme deneyimini çarpıtan bir görüntü oluşturmakla birlikte, trans üzerine yapılan bu tip özenli çalışmalar, varlığın yorgunluktan kaynaklanan sapmalarının algısını geliştirerek zihinsel sapmalarını da rahatlatacaktır. Eğer sizin uzay zamanınızda bu öğrenme-öğretme celseleri yapılırken, güneş odanızı aydınlatmıyorsa, bu varlığa ışıklara açmadan önce seslenmeniz en doğrusudur. Sizi tek Yaradan'ın şerefi ve huzuru ile terk ediyorum. Işık sevgiyle neşelenin ve tek Yaradan'ın gücü yolunda ilerleyin. Sizi mutluluk içerisinde terk ediyorum. Adonai Celse 3 21 Ocak 1981 Ra Sizi sonsuz Yaradan'ımızın sevgi ve ışığı ile selamlarım. Şimdi sizinle iletişim kuruyorum. Soru Geçen celsede bu celsede sormak için sakladığımız iki soru vardı. Biri Giza'daki büyük piramidin tepesinde bulunan taş kapakla ilgili. Diğeri de sizin piramitleri meydana getiren ağır blokları nasıl oynattığınızla ilgili. Bu soruların birin yasası açısından önemli olmadıklarını biliyorum. Ama eğer hatalıysam lütfen beni düzeltin ve gerekli öneriyi yapın. Ben bu soruların sonunda bir kitapta toplanacak bu bilgileri okuyacaklar için kolay bir başlangıç ve giriş oluşturacakları sonucuna vardım. Temas kurduğunuz için minnettarız ve bu bilgileri nasıl ele almamız gerektiği konusundaki bütün önerilerinize uyacağız. Ra. Ben sormanız gereken sorularla ilgili önerilerde bulunmayacağım. Bu konuda özgür bir uygulayıcı olarak siz yetkilisiniz. Artık bizim toplumsal bellek bileşimimizin sizin insanlarınızın toplumsal, akıl-beden ruh bileşimlerinin sapmalarını etkili bir şekilde anlayamadığımızı öğrenmiş olmanız gerekir. Biz de şimdi sorulanlara yanıt vererek üzerimize düşen öğretme-öğrenme onurunu sorumluluğunu yerine getireceğiz. Sadece bununla yetinilmelidir. Çünkü biz insanlarınızı etkileyen sapmaların derinliklerine dalamayız. Bunun içinde ilk soru taş kapak hakkındaki olacaktır. Bu tip bilgilerin önemsizliğini tekrarlıyoruz. Büyük piramit adı verilen piramidin iki tane taş kapağı vardı. Bir tanesini biz tasarlamıştık ve granit adını verdiğimiz malzemeden yapılmıştı. Bunun yapılmasının nedeni kristal özellikleri taşıması ve atmosferinizin doğru bir biçimde akması için sizin deyiminizle bir baca görevi yapmasıydı. Biz sizin yoğunluk katınızı terk ettiğimiz sırada Orijinali kaldırmış ve yerine kısmen altından yapılmış bir kapak konmuştu. Bu piramidin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmedi. Bu yapıyı hükümdarlara ait bir yer olarak kullanmak isteyenlerin isteklerinden doğan bir saptırmaydı yalnızca. Bu sorunuzun üzerinde daha fazla durulmasını istiyor musunuz? Soru Baca sözcüğü ile neyi kastettiniz? Bunun özel amacı neydi? Ra Atmosferinizin doğru bir akımı vardır ki bu az da olsa söz konusu yapının havasını tazeler. Bunu sağlamak için hava akımı kanalları yapılmıştı. Bu şekilde yerleştirilmişlerdi ki hava tazelenirken cereyan olmuyor, tozu dumana katmıyordu. Soru Peki taş bloklar nasıl yerlerinden oynatılmışlardı? Ra Yaratılmış her şeyin yapısında bulunan faaliyeti gözünüzde canlandırmalısınız. Bu içsel enerji, Sonlu olmakla birlikte insanların idrak sapmalarının anlayabileceğine kıyasla çok büyüktür. Bu insanlarınızın da çok iyi bildikleri ama üzerinde çok az düşündükleri bir gerçektir. Bu enerji akıllıdır, hiyerarşiktir. Nasıl sizin akıl-beden-ruh bileşiminiz hiyerarşi sırasına göre araçlara, bedenlere yerleşiyor ve böylece içinde bulunduğu ve zeka ya da denge düzeyleri giderek yükselen bu bedenlerin şeklini ya da enerji alanını ve zekasını aynen alıyorsa, kaya gibi malzemelerin her bir atomu da aynı yolu izler. Eğer bu zeka ile konuşabiliyorsanız, kaya bedene ait bu sınırlı fiziksel ya da kimyasal enerji, daha uyumlu bedenlerde yerleşmiş bulunan sonsuz enerji ile temasa geçer. Bu bağlantı kurulduğunda artık istediğinizi bildirebilirsiniz. Kaya olma durumunun, bu sınırsızlığın zekası, kendi maddesel aracı ile, içinde bulunduğu fiziksel biçim ile iletişim kurar ve istenilen parçalanma ve hareket. Kaya olma durumunun enerji alanının sonluktan bizim sonsuzluk dediğimiz bir boyuta doğru yer değiştirmesiyle elde edilir. Bu yolla istenen şey canlı kayada bulunan yaradanın, sonsuz idrakinin işbirliği ile elde edilmiş olur. Bu birçok şeyin yapılabilmesini sağlayan bir mekanizmadır. Ve sizin şu anda uzaktan harekete geçirme olgusu üzerinde yapabileceğiniz mevcut inceleme olanaklarınızla anlaşılabilecek bir konu değildir. Soru Bu bana benzer bir deyimi hatırlattı. Eğer dağları devirebileceğine inanırsanız dağlar devrilir. Bu aşağı yukarı sizin söylediğiniz aynı şeyi söylüyor. Yani eğer birin yasasını hakkıyla biliyorsanız bunları yapabilirsiniz. Doğru mu? Ra İman ile sonsuz zeka arasındaki uyumla ilgili düşünceniz kesinlikle doğrudur. Ancak bir tanesi ruhsal bir terimdir. Öteki ise her şeyi ölçü ve tartıya vurmak isteyenlerin kavramsal sistemleri için belki daha kabul edilebilir bir terimdir. Soru: O halde eğer bir insan birin yasası konusunda bütünüyle bilgi sahibi ise ve bu yasaya uyarak yaşıyorsa Piramitler inşa etmek gibi şeyleri sırf zihinsel güçle gerçekleştirmesi olağan sayılır. Böyle mi anlamam gerekiyor? Ra, bir noktada yanılıyorsunuz. Birin yasasına uygun olarak elde edilebilecek bireysel güçle birin yasasının birleşmiş akıl-beden ruhlar tarafından idraki arasında fark vardır. İlkine ele alırsak, bütün kusurlardan arınmış olan bir birey dağları devirebilir. Kütlenin birlik idrakinde ise, her bireyin kabul edilebilir oranda sapmaları olması halinde bile kütle zihni yine de dağları devirebilir. Tekamül sizin şimdi peşinde olduğunuz idrak düzeyinden sevgi yasalarının yönettiği ve ışık yasalarını arayan bir idrak düzeyine doğrudur. Işık yasasıyla titreşenler birin yasasını ararlar. Birin yasasıyla titreşenler ise sonsuzluk yasasına erişmeye çalışırlar. Bireysel benliğin var olan her şeyle birleşip bu birlik içinde erimesinden sonra ne olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü biz hala ra'yız ve var olan her şey olmayı arıyoruz. Böylece yolumuz ileriye doğru gitmektedir. Soru Piramitler birçok kişinin ortak faaliyeti, ortak etki gücüyle mi inşa edildiler? Ra Bizim düşündüğümüz, inşa ettiğimiz piramitler, Toplumsal bellek bileşimimiz tarafından oluşturulan düşünce formlarıyla inşa edilmişlerdir. Soru O halde kayalar bulundukları yerde meydana getirildiler. Başka yerden oraya taşınmadılar doğru mu? Ra Sizin deyiminizle büyük piramiti biz ölümsüz kayadan yaptık. Diğer piramitler ise bir yerden diğerine götürülen kayalardan yapıldılar. Soru Ölümsüz kaya nedir? Ra eğer düşünce formları kavramını anlayabiliyorsanız şunu da anlarsınız. Düşünce formunun sapması, biçimi kayadaki malzemelerin meydana getirdiği enerji alanlarınkine göre çok daha düzgündür. Zira kayalarda yine düşünce formları vasıtasıyla düşüncenin sonlu enerjiye dönüştürülmesi ve bunun düşünce formunun bu sapma, ilizyon düzeyinde yansıtılması yoluyla meydana getirilmişlerdir. ''Size daha yararlı olacak şekilde yanıt verebilir miyim?'' Soru ''Aslında hiç önemli değil ama piramidin bir kerede oluşturulmuş tek bir form olarak değil de birçok bloğu bir araya getirerek inşa edilmesinin nedenini merak ediyordum.'' Ra ''Bizim birin yasasının en önemli sapmalarından biri olduğuna inandığımız bir yasa var. Bu da karışıklık yasasıdır. Siz buna özgür irade yasası dersiniz.'' Biz bir şifa makinesi ya da en yüksek derecede etkili olacak bir zaman uzay orantısı kompleksi yapmak istemiştik. Ama bunun gizemini öğrenmeye çalışanlar tarafından mucizevi bir piramidin yaratıcısı sıfatıyla bize tapınılmasını istemedik. Bunun içinde düşünceyle yapılmış gibi değil de maddesel olarak inşa edilmiş gibi görünürler. Soru. O halde büyük piramitten söz ettiğinizde esas olarak bir şifa makinesinden söz ediyorsunuz. Ayrıca onun bir inisiyasyon yeri olduğunu da söylediniz. Bunların ikisi bir ve aynı kavram mıdır? Ra Şifayı doğru olarak kullanabilmek, sonsuz yaradanın sevgi ışığının içinden akabileceği arınmış ve ona adanmış bir kanal ya da enerji kaynağının varlığını gerektirir. Bunun için de aklı, bedeni ve ruhu yaratanın hizmetine hazırlamak için inisiyasyon yöntemi gerekmiştir. İkisi bir bütündür. Soru Piramidin biçimi inisiyasyon sürecinde bir rol oynar mı? Ra Bu büyük bir soru. Sizden bunu yeniden değerlendirmenizi ve bu aydınlatıcı noktaya gelecek celsede tekrar sormanızı isteyeceğiz. Başlangıç olarak şunları söyleyebiliriz. İnisiyasyon süreci içinde piramidin iki ana işlevi vardır. Bir tanesi bedenle ilgilidir. Bedenin inisiye edilebilmesi için Önce zihnin inisiye edilmesi gerekir. Aklın gerçek kimliğini oluşturan karakter ve kişilik keşfedildikten sonra sıra bedeni her yönüyle tanımaya gelir. Böylece bedenin çeşitli fonksiyonlarının anlaşılması ve onlardan sıyrılarak kontrol altında tutulabilmeleri mümkün olur. Şu halde piramidin ilk kullanımı duysal girdileri gidermek amacıyla yapılır. Yani beden bu surette bir anlamda ölür ve başka bir yaşam başlar. Şu anda başka gerekli soru varsa sormanızı ve celseyi hızla sona erdirmenizi öneriyoruz. Soru Acaba yanlış yaptığımız bir şey var mı ya da medyumu daha rahat ettirebilmek için yapmamız gereken bir şey var mı? Ra Bu medyumu taramaktayız. Alınan önlemler kendisine çok yardımcı olmuştur. Yalnızca boyun bölgesine daha fazla destek yapmanız yararlı olacaktır. Soru Medyum başının arkasında duran kadehteki suyu mu içmeli yoksa bizim sevgiyle yüklediğimiz başka bir bardakta bulunan suyu mu? Ra Bu kadehteki su çok yararlı olur. Çünkü bu kadehte yaşayan bakir madde sizin varlıklarınızdan kaynaklanan sevgi titreşimlerini alır, korur ve onlara karşılık verir. Grubunuzu tek yaratanın gücü ve huzuru içinde bırakıyorum. Adonai Celse 4 22 Ocak 1981 Ra Sonsuz yaratanın sevgi ve ışığı ile sizleri selamlıyorum. Şimdi sizinle iletişim kuruyorum. Soru Son celseyi bitirirken uzun bir yanıtı gerektiren bir soru sormuştum. Soru piramidin biçiminin inisiyasyon ilişkisi ile ilgiliydi. Bu soruyu sormak için uygun zaman geldi mi? Ra Evet bu soruyu sormak için bu uygun zaman uzaydır. Soru Piramidin biçiminin inisiyasyon üzerinde etkisi var mıdır? Ra Geçen celsede bu soruyu yanıtlamaya başladığımızda bu biçimin bedenin inisiyasyonunda da kullanıldığını belirtmiştik. Ruhun inisiyasyonu ise daha dikkatle ele alınması gereken bir inisiyasyondur. İnsiye edilecek varlığın içine gireceği zaman uzay oranları bunun için önemlidir. Şimdi piramit denen şeklin bir yan yüzeyini oluşturan üçgeni gözünüzün önüne getirin. Bunun dört eşit üçgene bölündüğünü düşünün. Bu üçgenin dört kenarının her birinin ilk düzeyinde bulunan ara kesiti, yatay düzlemde bir elmas şekli meydana getirir. Bu düzlemin tam orta noktası sonsuz boyutlardan akan enerjilerle varlıkların iç içe geçmiş çeşitli enerji alanlarının en uygun kesişme noktasıdır. Öyle tasarlanmıştır ki, dilecek olan varlık, sonsuz zekaya giden bu yolu zihnen algılayıp, ona bir kanal oluşturabilsin. Bu özel biçimin tasarlanmasının ikinci nedeni de budur. Sorunuzu daha gelişmiş bir tarifle yanıtlamamızı ister misiniz? Soru Evet, şöyle anladım. İnisye edilecek aday piramidin merkezinden geçen eksen üzerinde bulunacak. Ancak bulunduğu yer tabandan her yan yüzeyin bölündüğü dört üçgenin ara kesitine isabet eden yükseklikte olacak. Doğru mu? Ra, doğrudur. Soru, bu noktada bizim boyutlarımıza göre boyut ötesi diyebileceğimiz bir enerji odaklanıyor. Doğru mu? Ra, bu tanımı da kullanabilirsiniz ama tamamıyla doğru değil. Boyut ötesi ya da ekstra boyut diye bir şey yoktur. Biz çok boyutlu terimi tercih ederiz. Soru Piramidin büyüklüğü inisiyasyon etkinliğinde bir rol oynar mı? Ra Her boyda piramidin kendi odak noktası vardır. Sonsuz zeka bu noktaya akar. Böylece bir bedenin altına ya da üstüne konacak küçücük bir piramit bile bedende konulduğu yere göre sonsuz zekanın gireceği nokta ile ilişkili olarak özel etkiler yapabilir. İnisiyasyon amacıyla kullanılacak bir piramit ise muazzam büyüklük hissi verecek kadar büyük olmalıdır. Öyle ki çok boyutlu sonsuz zekanın giriş noktası inisiye edilecek varlığı tamamıyla kaplayıp doldurabilsin ve o tüm bedeniyle bu odak noktasında uzanabilsin. Ayrıca eğer şifa için kullanılacaksa hem şifacı hem de şifa verilecek olan varlık bu odak noktasında yan yana uzanabilmelidirler. Soru Giza'daki büyük piramit hala bu amaçla kullanılabilir mi yoksa artık işlevini yitirdi mi? Ra Bu da diğer birçok piramitte akortsuz bir piyano gibiler. Hala çalıyor ama çok berbat ses veriyor. Bu uyumsuzluk duyarlığı rahatsız ediyor. Artık enerji akımının sadece gölgesi kalmış. Çünkü gezegenin elektromanyetik alanındaki kaymalar yüzünden akım giriş noktaları yer değiştirmiş bulunuyor. Bunda bu inisiyasyon ve şifa yerini daha az insani amaçlarla kullanmış olan uyumsuz varlıkların da rolü olmuştur. Soru Zamanımızda bulunabilecek malzemelerle yeni bir piramit inşa edip bunu uygun şekilde ayarlamak mümkün müdür? Ra Piramit biçiminde bir yapı inşa etmek sizin için mümkündür. Kullanılacak malzeme hayati önem taşımaz ama zaman uzay bileşimlerinin oranları önemlidir. Ancak bu yapıyı inisiyasyon ve şifa için kullanabilmeniz tamamıyla bu işe girişecek medyumların iç disiplinlerine bağlıdır. Soru O halde şöyle sorayım. Bugün gezegenimizde enkarne olmuş varlıklar arasında sizin talimatınıza uyarak bir piramit inşa edecek ve bu piramidi inisiyasyon yeri olarak kullanabilecek İç disiplinine sahip kişiler var mıdır? Yoksa bu işi yapabilecek kimse yok mu? Ra Bu devrede bu işi yapabilecek insanlar var. Ama şunu da işaret etmek isteriz ki artık bu piramitlerin devri geçmiştir. Piramit gerçekten de belirli zamanı olmayan sonsuz bir yapıdır. Ancak bizim bu gezegene yardım etmeye çalıştığımız devirde evrenden gelen akımlar belli bir arınmışlık anlayışını gerektiren cinsendi. Bu akımlar döndükçe ve her şey tekamül ettikçe, bu anlayış da değişerek daha aydınlanmış bir arınmışlık görüşüne dönüştü. Şu anda aranızda sonsuz zeka ile zaten bir olmuş arınma derecesine erişmiş insanlar var. Bunun içinde hastalara bu yapıları kullanmadan da şifa verilebilir. Özellikle konuşmamızı istediğiniz bir nokta var mı? Soru. Biz doğuştan yetenekli bir kişi bulabilirsek. Sizin bu şifa tekniklerinizi öğretmeniz ve ona gerekli talimatları vermeniz mümkün müdür? Ra. Mümkündür. Şunu da eklemeliyiz ki birçok öğretme-öğrenme sistemi, şifacı hasta ile ilgili olarak nasıl hareket edileceğinin bilgisini çeşitli varlıklara aktarmaktadır. Sizden o eski devreler sırasında aklın şimdikine kıyasla daha sade olduğunu ve birçok enkarnasyondan sonra aynı akıl beden ruh bileşimlerinin giderek daha az sapmış ama gereğinden fazla karmaşık görüşlere, düşünce ruh süreçlerine sahip olduklarını anlamanızı istiyoruz. Sizden ayrıca hizmet yolunu seçmiş olan varlıkları da kafanıza canlandırmanızı istiyoruz. Onlar kendi akıl beden ruh bileşimlerini bir boyuttan diğerine taşırlarken beraberlerinde şifa hasta sürecine çok daha uygun olan idrak ve becerileri de getirirler. Soru Bu şifa süreci olanaklarını çok daha derin bir biçimde araştırmak istiyorum. Ama nereden başlayacağımı bilemiyorum. İlk adımımın ne olması gerektiğini söyleyebilir misiniz? Ra Ben size ne soracağınızı söyleyemem. Size sadece şimdi verilmiş olan oldukça karmaşık bilgi üzerinde düşünmenizi ve böylece Araştırmanız için birkaç yol bulunduğunu görebilmenizi öneririm. Sizin ortamınızda sadece bir çeşit sağlık var. Halbuki birbirinden hatırı sayılır derecede farklı akıl beden ruh bileşim tipleri var. Her tip bu alanda kendi öğrenme öğretme yolunu izlemelidir. Soru O halde yapılacak ilk şeyin bu enkarnasyonuna, kendinde saklı bu yeteneğini de getirmiş olan bir kişi bulmak olduğunu söyleyebilir miyiz? Doğru mu? Ra? Doğrudur. Soru. Ben bir kez şifa verebilecek kişiyi seçtikten sonra onun sizden talimat alması yararlı olacaktır. Bu mümkün müdür? Ra. Mümkündür. Soru. Şu halde seçilecek kişinin birin yasasıyla son derece uyum içinde olan bir kişi olacağını varsayıyorum. Bu yasanın entelektüel anlayışına sahip olmasa bile yasaya uygun şekilde yaşıyor olmalıdır. Değil mi? Ra. Ra. Bu hem doğru hem de değil. Bu yaklaşım şifa titreşimlerine sahip olan soru sorucu için geçerli ve doğrudur. O yasaya uygun hareket ediyor ve şifa verebilir. Yanlıştır çünkü sizin zaman uzay ilizyonunuzda davranışları birin yasasına uygun olmasa da kendilerine göre bir yol ve yetenekle sonsuz zekanın yolunu bulmuş olanlar da şifa verebilmektedirler. Soru Biraz kafam karıştı. Sizi tam olarak anladığımdan emin değilim. Başka bir şekilde ifade edebilir misiniz? Ra. Birçok şekilde ifade edebilirim. Bir kez daha kısa bir şekilde ifade etmeye çalışacağım. Şifa verebilen iki çeşit varlık vardır. Birincisi sizin gibiler. Yani birin yasası doğrultusunda bilgi verme konusunda doğal bir eğilime sahip olanlar. Bunlar şifa verebilirler ama vermezler. İkincisi de aynı bilgiye içten sahip olup da birin yasasına yönelik aklen, bedenen ve ruhen anlamlı bir eğilim göstermemelerine rağmen yine de aynı yeteneğe bir kanal açmış olanlar. Anlatılmak istenen şudur, bazıları gerekli eğitim almamış oldukları halde şifa verirler. İlginç bir noktada, yaşamları şifa çalışmalarına paralel gitmeyen bazılarının sonsuz zekanın enerjisini mahsetmekte güçlük çekmeleri ve bunun sonucu olarak gerek kendilerinde, gerek başkalarında uyumsuzluklara neden olmaları hatta bu yüzden şifa çalışmalarını durdurmak zorunda kalmalarıdır. Bunun içinde ilk tipe uygun olanlar yani hizmet etmeyi isteyen ve düşünceleri, sözleri ve eylemleri yönünden eğitilmeye gönüllü olan kişiler şifacılığı rahatça sürdürebilirler. Soru: Yani sizin bizleri şifa bilincine erişecek şekilde eğitmeniz mümkün olabilir mi? Ra: Mümkündür. Soru. Bizi eğitecek misiniz? Ra. Eğiteceğiz. Soru. Bunun ne kadar süreceği konusunda hiçbir fikrim yok. Bize eğitim için gerekli programın bir özetini vermeniz mümkün mü? Bu noktada neler soracağım hakkında hiçbir bilgim yok. Ra. Bilgi talebinizi inceliyoruz. Bildiğiniz gibi şifacıyı eğitmek için kullanılacak pek çok titreşimsel ses bileşimi var. Eğitimin neler içerdiğini anlayabilmeniz için bir özet iyi bir başlangıç olacaktır. İlk olarak zihin kendi kendini tanımalıdır. Bu şifa işinin belki de en zor ve en çok şey isteyen kısmıdır. Eğer zihin kendini tanıyabilirse şifanın en önemli bölümü elde edilmiş demektir. Bilinç birin yasasının mikrokosmosudur, çekirdeğidir. İkinci iş bedenin disipline sokulmasıyla ilgilidir. Şu devrede gezegeninize erişen akımlar göz önüne alındığında, bu idrak ve disipline kavuşmak, bedenin kendi doğal fonksiyonları içinde kullanımında, sevgi ile bilgelik arasında kurulması gereken dengeye bağlıdır. Üçüncü alan ise ruhsaldır ve bu alanda ilk iki alanda kurulmuş olan disiplin, sonsuz zeka ile temas kurma yoluyla birbirine bağlanır. Soru Sanırım ilk adımın nasıl başarılabileceği hakkında biraz fikrim var. Benim bütünüyle yabancı olduğum diğer iki alan hakkında biraz daha açıklama yapabilir misiniz? Ra Bedeninizi düşünün. Zihninizde canlandırın. Bedenin daha yoğun durumlarını düşünün. Buradan bedenin enerji kazanmasını sağlayan enerji yollarının en iyi şekilde öğrenilmesine geçin. Şunu anlayın. Bedenin bütün doğal fonksiyonları... En yoğundan en inceye kadar her hali içerirler ve sizin deyiminizle kutsal hale getirilebilirler. Üçüncü anlamak için de mıknatısın fonksiyonunu düşünün. Mıknatısın iki kutbu vardır. Biri yukarı uzanır, öteki de aşağıya. İşte ruhun fonksiyonu da akıl bedenin yukarıya doğru uzanmak isteğiyle dolay enerjisini. Sonsuz zekanın aşağıya doğru boşaltığı akımla bağdaştırmaktır. Bu da üçüncü bölümün kısa bir açıklamasıdır. Soru O halde bu eğitim programında özel şeyler yapılması, özel talimat ve alıştırmalar gerekecek mi? Ra Şu devrede sizin insanlarınız arasına enkarne olmadık. Bunun için de size yol gösterebilir ve bu olguyu ayrıntılarıyla tarif edebiliriz. Ama bizzat gösteremeyiz. Bu da bir handikap oluşturuyor. Ama gerçekten de sunduğumuz öğretme öğrenme sürecinde zihinsel, bedensel ve ruhsal olarak özel alıştırmalar yapılması gerekecektir. Bir kez daha şifanın, birin yasasının sadece bir sapması, tezahür olduğu vurgulanmalıdır. Bu yasanın saptırılmamış bir idrakine varabilmek için şifa vermek ya da herhangi bir şeyi tezahür ettirmek şart değildir. Sadece bu idrakin gerektirdiği disipline erişmek için çalışmak yeterlidir. Bir ya da iki soru daha sorarak bu celseyi bitirmenizi istiyoruz. Soru Benim asıl amacım birin yasası hakkında daha çok bilgi edinmektir. Bunun için şifa tekniklerini keşfetmemiz çok yararlı olacak. Sizin özgür irade ile ilgili sorunuzun farkındayım. Bana birin yasasını ve şifa yasalarını bildirebilir misiniz? Ra Birin yasası sözcüklerin sınırlamasını çok aşar. Ama yaklaşık olarak şöyle tarif edilebilir. Her şey birdir. Kutupluluk yoktur. Doğruya da yanlış diye bir şey yoktur. Uyumsuzluk yoktur. Sadece tek bir kimlik vardır. Her şey birdir. O da sevgi, ışık, ışık sevgi, sonsuz yaratandır. Birin yasasının başlıca sapmalarından biri şifadır. Bir insan varlığının derinliklerinde Birin yasasını hissettiğinde ve idrak ettiğinde, yani uyumsuzluğun, kusurun olmadığını her şeyin tamam, bütün ve mükemmel olduğunu idrak ettiğinde şifa gerçekleşir. Böylece bu varlığın içindeki sonsuz zeka, beden, akıl ya da ruha ait ilüzyonu yeniden düzenleyerek onu birin yasasıyla uyumlu hale getirir. Bu tamamıyla bireysel süreçte şifacı sadece enerji verici ya da katalizör rolü oynar. Bilinmesi gerekli bir husus var. Bir şifacı öğrenmek arzusu gösterdiğinde beraberinde bunu istemenin, almanın gerektirdiği sorumluluğu da kabullenmelidir. Bu böyle bir istekte bulunmadan önce özgür irade ile üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken bir onur görevdir. Soru Herhalde yarın devam etmemiz gerekiyor. Ra Tahmininiz doğrudur. Ancak mutlaka sorulmasını istediğiniz bir soru varsa sorabilirsiniz. Bu medyum yaklaşık bu uzunlukta bir çalışma için desteklenmiştir. Soru Kısa bir sorum daha var. Bu medyum günde iki celse yapacak kapasitede midir? Yoksa bir taneyle yetinmemiz mi gerekir? Ra Bu medyum günde iki celse yapabilecek kapasitededir. Ama kendisi bedensel gücünü koruyabilmek için artık alıştığı ölçünün üstünde yemek yiyerek beslenmelidir. Çünkü konuşmak için fiziksel maddeler kullanmaktayız. Ayrıca bu medyumun fiziksel faaliyetleri kontrol edilmeli ve aşırı faaliyette bulunması önlenmelidir. Çünkü bu faaliyet ağır bir işte çalışılan bir iş günü kadar yorucudur. Bunlara dikkat edilirse iki celse mümkün olur. Bu medyumu tüketmek istemiyoruz. Soru Teşekkür ederim Ra Ra Sizi Yaradan'ın ta kendisi olan sonsuz zekanın ışığı ve sevgisiyle terk ediyorum. Birin gücü ve huzuru içinde mutlu olun. Adonai Celse 5 23 Ocak 1981 Ra Sizi sonsuz Yaradan'ın sevgi ve ışığı ile selamlıyorum. Şimdi sizinle iletişim kuruyorum. Soru Son kez iletişim kurduğumuzda şifacılık üzerinde konuşuyorduk. Daha önceki celselerde bize verdiğiniz bilgilerden edindiğim izlenime göre, insanın önce bazı alıştırma ve disiplinlerle kendini arındırması şarttır. Sonra da bir hastaya şifa verebilmek için, hasta, kendi kendini şifaya kavuşturabilmesi için gerekli olan zihinsel ve ruhsal duruma getirilir. Doğru mu? Ra Anlayışınız esas itibarıyla doğrudur. Ama seçtiğiniz sözcükler bu anlayışı yeterince ifade etmiyor. Şifacı şifayı örneklerle yapmaz. Şifa kendi içinde her şeyi içerir. Şifacı sadece bir katalizördür. Nasıl ki medyumda bizim sözlerimizin size erişmesi için gerekli katalize sahiptir ama bu gibi bir durumda örnek ya da alıştırma söz konusu olamaz. Şifa olayı sonsuz zekanın bir tezahürüne bir kanal oluşturma biçimidir. Soru Bizler eğer önerilirse... Şifa sürecini öğrenme-öğretme görevini onurunu kabul etmeye karar verdik. Etkili şifacılar olabilmek için atmamız gereken ilk adımın ne olduğunu sormak isterim. Ra İşe üç öğretinin ilkiyle başlayalım. Sonsuz zeka ile temas kurabilmek için gerekli olan akli öğrenme süreciyle başlayacağız. Akli çalışmanın vazgeçilmez koşulu benliğin talebi üzerine mutlak bir sessizlik halini sürdürebilme yeteneğidir. Zihin bir kapı gibi açılmalıdır. Bunun anahtarı ise sessizliktir. Bu kapının arkasında hiyerarşik bir yapı bulunur. Bunu coğrafyaya ya da bazı bakımlardan geometriye benzetebilirsiniz. Çünkü hiyerarşi çok düzgündür. Kendi içinde düzeni vardır. Zihinsel disiplin kavramını öğrenebilmek için insanın kendi benliğini incelemesi şarttır. Sizin boyutunuzun kutbiyeti içselleştirilmelidir. Aklınızda sabrı bulduğunuz yerde bunu karşılayan sabırsızlığı da bilinçli olarak aynı yerde bulmalısınız. Ya da bunun tam tersi. Bir varlığın her düşüncesinin bir de karşıtı mevcuttur. Akıl disiplininin ilk adımı da kendi benliğinizdeki onayladığınız ve onaylamadığınız şeyleri tanımlamak. Sonra da her pozitif ve negatif yükü kendi karşıtı ile dengelemektir. Akıl her şeyi içerir. Bundan dolayı kendi benliğinizdeki bu bütünlüğü keşfetmelisiniz. İkinci akli disiplin ise bilincinizdeki bütünlüğü kabullenmektir. Fiziksel bilinç alemindeki kutuplaşmış bir varlığın nitelikler arasında bir tercih yapması ve bu suretle zaten karmaşı içinde olan aklını büsbütün karışıklığa ve kalıplaşmaya itecek roller yaratması doğru değildir. Her kabulleniş, yargılama hastanızın doğurduğu birçok çarpıtmayı biraz daha düzeltir. Aklın üçüncü disiplini, birincinin bir tekrarıdır. Ancak bu aklın dışa dönük ve rastladığı diğer varlıklara bakışıyla ilgilidir. Her varlık bir bütünlüğü sergiler. Bunun için de her bir dengeyi anlayabilme yeteneği önemlidir. Sabra baktığınızda, akli anlayışınızda sabrı, sabırsızlığı yansıtmakla sorumlusunuz. Sabırsızlığa baktığınızda da akli anlayışınız, sabırsızlık, sabır dengesi şeklinde olmalıdır. Bunu basit bir örnek olarak kullanıyoruz. Aklın çoğu kavramı çok gönlüdür. Yani kendi kutbiyetlerinizi ya da başkalarının kutbiyetlerini anlamak çok ince bir iştir. Bu nokta iyice anlaşılmalıdır. Bundan sonraki adım başkalarının kutbiyetlerini kabul etmektir. Bu da ikinci adıma aynen yansıtır. İşte akli disiplinin ilk dört adımı bunlardır. Beşinci adım kendi aklının, öteki akılların, kütle aklının ve sonsuz aklın coğrafi ve geometrik ilişkilerini ve oranlarını gözlemlemektir. Öğrenme-öğretme sürecinin ikinci çalışma alanı bedenin incelenmesi, anlaşılmasıdır. Bedeni iyi tanımak zorunludur. Bu aklınızı kullanarak duyguların, yargıların, heyecanların bedenin çeşitli kısımlarını nasıl etkilediklerini araştırmaktır. Bedensel kutbiyeti hem anlamak hem de kabul etmek gerekli olacaktır. Böylece akıl üzerinde bilinçle ilgili olarak yaptığınız işi bu kez kimyasal, fiziksel bir planda tekrarlamış olacaksınız. Beden, aklın yarattığı bir eserdir. Onun da kendi eğilimleri, ön yargıları vardır. Önce biyolojik eğilim bütünüyle anlaşılmalı. Sonra tam tersi eğilimin idrakinizde bütünüyle ifade bulmasına, Anlaşılabilmesine izin verilmelidir. O zaman bedenin kutbiyete sahip ama aynı zamanda dengeli bir birey olarak kabul edilmesi süreci tamamlanabilir. Ondan sonra da bu idraki karşılaşacağınız başka varlıkların bedenlerine doğru genişletmek gerekir. Bunun en basit örneği, her biyolojik erkeğin aynı zamanda biyolojik bir dişi olduğunu idrak etmektir. Her biyolojik dişi de biyolojik bir erkektir. Bu basit bir örnektir. Aslında kendinizin veya başka varlıkların bedenlerini anlama girişiminde bulunduğunuz hemen her durumda yer alan komplekslerin kutbiyetini bütünüyle kavrayabilmek için çok ince bir seziş, muhakeme ve idrak gerektiğini göreceksiniz. Şimdi bu konuyu gelecek çalışmamızda sürdürmek üzere burada bırakmayı öneriyoruz. Böylece üçüncü alana taşıdığı öneme uygun bir zaman ayırabiliriz. Sizi... Sonsuz yaratanın sevgisi ve ışığı ile terk ediyorum. Adonai. Celse 6. 24 Ocak 1981. Ra. Sizi sonsuz yaratanın sevgisi ve ışığı ile selamlarım. Şimdi sizinle iletişim kuruyorum. Soru. Dün kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Ra. Bizim için uygundur. Şimdi şifa güçlerini geliştirmeye öğretme ve öğrenme sürecinin üçüncü kısmına geçiyoruz. Üçüncü alan ruhsal bileşimdir. Bu akıl beden ruh bileşiminizin en az çarpıtılmış kısmı olan güç alanlarını ve bilinci kapsar. Ruhsal bileşimin araştırılması ve dengelenmesi gerçekten de öğrenme öğretme sürecinizin en uzun ve en incelikli bölümüdür. Aklı bir ağaç olarak düşünüyoruz. Akıl bedeni yönetir. Eğer akıl tek bir noktaya yönelik dengede ve farkındalık içindeyse, beden de bu ortama göre uygun şekilde dengelenmesi için hangi eğilimlere bürünmesi gerekiyorsa, onlara bürünmüşse artık ortam daha yüksek bir çalışma için hazır demektir. Bu ateşin ve rüzgarın işidir. Ruhsal bedenin enerji alanı bir patika ya da bir kanaldır. Beden ve akıl açık ve almaya hazır durumda ise, Ruhta o varlığın yukarı doğru uzanmak isteyen enerji iradesiyle yaratıcı ateşin ve rüzgarın aşağıya doğru akışı arasında bir iletişim aracı ya da ileri geri gidip gelebilen bir mekik gibi fonksiyon görebilir. Şifacılık yeteneği de sizin deyiminizle diğer bütün paranormal yetenekler gibi sonsuz zekaya doğru bir yol açılmasından ya da ona doğru gidip gelebilen bir mekik bulunmasından etkilenir. Sizin katınızda... Ruhların enerji alanında açılmış rastgele bir deliğe ya da girişe sahip birçok varlık vardır. Bu bazen elestiği dediğiniz maddeye benzeyen bazı kimyasal maddelerin alınmasıyla meydana gelir. Bu gibi kişiler rastgele bir biçimde ve kontrolsüz olarak enerji kaynaklarından akımlar alırlar. Bunlar hizmet etmek isteyen varlıklar olabileceği gibi hizmet etmek istemeyen varlıklar da olabilirler. Oysa böyle bir kanalı bilinçli ve dikkatle açmanın amacı daha güvenilir bir biçimde hizmet edebilmektir. Bunun daha çok bilinen ya da en çok rastlanan şekli şifacılıktır. Başkalarına bunlar mucize gibi görünebilirler. Sonsuz zekaye dikkatle kapısını açmış olan biri için ise bu olağandır, normaldir, olması gerektiği gibidir. Yaşam deneyimi bir dereceye kadar dönüşüme uğramıştır. Şimdilik bu araştırmaların başlangıç için yeterli olduğunu inanıyoruz. İleride önünüze konanı başardığınıza inandığınız zaman bu giriş bilgilerinin şifacılık deneyiminde işlev ve kullanımlarını tam ve kesin bir biçimde idrak edebilmeniz için size rehberlik edeceğiz. Soru Sanırım burada kendiniz hakkında biraz bilgi vermeniz uygun olacaktır. Mümkünse dünya gezegeniyle ilgilendiğiniz devrede Nereden geldiğiniz hakkında bilgi vermeniz iyi olur. Ra Benim de bir parçası olduğum toplumsal bellek bileşimi sizin güneş sisteminiz içindeki başka bir gezegenden hareketle seyahat etmekteydi. Bu gezegene siz venüs diyorsunuz. Biz sizin ölçülerinize göre çok eski bir ırkız. Altıncı boyutta bulunduğumuz sırada fiziksel bedenlerimiz sizin altın dediğiniz maddeye benzerlerdi. Uzun boylu ve narin yapılıydık. Fiziksel bedenimizin örtüsü, ki siz ona deri diyorsunuz, altın gibi parıldardı. Sizin insanlarınızın arasına bu şekil içinde gelmeye karar verdik. Sizin insanlarınız o devirde fiziksel görünüm olarak bize hiç benzemiyorlardı. Bunun için bizler, bariz bir şekilde farklı olduğumuz bu insanlarla anlaşamadık. Bu nedenle ziyaretimiz kısa sürdü. Çünkü kendimizi sizin öteki benlikleriniz olarak değil de, Yabancılar olarak görülüp alkışlanmak gibi iki yüzlü bir durumda bulmuştuk. Bu devir bizim, size ilginç gelen yapıları inşa ettiğimiz devirdir. Soru Venüs'ten bu gezegene nasıl geldiniz? Ra Düşünce gücümüzü kullandık. Soru O devirde bu gezegenin insanlarından birini alıp Venüs'e götürmek mümkün müydü? O Venüs'te yaşayabilir miydi? Venüs'teki koşullar yaşamaya uygun muydu? Ra. Üçüncü yoğunluk derecesinin koşulları sizin halkınızın yaşamasına uygun değildir. Bu gezegenin beşinci ve altıncı boyutları tekamül, öğrenme, öğretme süreci için çok iyidir. Soru. Venüs'ten buraya geçişi nasıl yapabildiniz? Dünya yüzünde yürüyebilmek için boyut değiştirmeniz mi gerekti? Ra. Rüzgar alıştırmasını hatırlayın. Hiçliğe doğru çözülmek, birliğe doğru erimektir. Çünkü hiçlik diye bir şey yoktur. Altıncı boyutta biz düşünce yoluyla her ışık parçacığında mevcut olan sonsuz zekayı yönlendirmeyi muktediriz. Böylece kendimizi altıncı yoğunluk derecesinde bulunan akıl beden ruh bileşimlerimizin üçüncü yoğunluk derecesinde göze görülebilecek bir kopyasının içine yerleştirdik. Bu deneyde bize bu gezegeni koruması altında bulunduran konse izin vermişti. Soru bu konsey nerede bulunuyor? Ra. Bu konsey Satürn gezegeninin oktavında ya da sekizinci boyutunda yer almaktadır. Sizin üçüncü yoğunluk derecesinde kullandığınız terimle bu yer Satürn'ün halkalarında bulunmaktadır. Soru. Güneş sistemimizin diğer gezegenlerinde sizin dünyada bulduklarınıza benzer insanlar var mı? Ra. Siz uzay zaman şimdiyle mi yoksa uzay zaman süreklilikle mi ilgili bilgi istiyorsunuz? Soru. Her ikisini de. Ra. Sizin geçmişiniz olan bir zaman uzayda güneş sisteminiz içinde bulunan bir gezegende üçüncü yoğunluk derecesinde varlıklar bulunuyordu. Bu gezegene değişik isimler verilmiştir. Sizin insanlarınız tarafından en çok kullanılan isim Maldek'tir. Bu varlıklar gezegenlerini tahrip ettiler. Böylece kendilerine yeni bir yer aramak zorunda kaldılar. Üçüncü yoğunluk derecesindeki dünyanız onların zaman uzay devresinde, sizin güneş sisteminizde onlara uygun koşullara sahip ve birin yasasına göre kendi varlıklarındaki sapmaları azaltmak için gerekli dersleri alabilecekleri tek yerdi. Soru Buraya nasıl geldiler? Ra Hasat süreci vasıtasıyla geldiler. Ve bu yoğunluk derecesi içinde bulunan daha yüksek kürelerden, enkarnasyon süreci yoluyla burada enkarne oldular. Soru. Bu ne kadar zaman önce oldu? Ra. Bu medyumla iletişim kurmakta zorluk çekiyorum. Trans halini derinleştirmeliyiz. Bu sizin ölçünüze göre yaklaşık olarak 500 bin yıl önce oldu. Soru. O halde dünyanın bütün insan nüfusu Maldek'ten mi geldi? Ra Gezegeninizin halkı Maldek gezegeninden hasat edilenlerin yanı sıra ikinci yoğunluk derecesindeki ve bir devreyi sona erdirmiş, üçüncü yoğunluk derecesindeki gezegenlerden hasat edilen değişik gruplardan meydana gelmiştir. Hepiniz tek bir ırktan ve aynı başlangıç noktasından gelmediniz. Paylaştığınız deneyim bu zaman uzay sürekliliği içinde benzersizdir. Soru Peki varlıkların dünyamıza bu nakledilişlerinde ve hasat eyleminde birin yasası nasıl bir rol oynamakta, nasıl işlemektedir? Ra, birin yasası sadece her şeyin bir olduğunu, bütün varlıkların bir olduğunu bildirir. Bu yasanın idraki ve uygulanışı ile uyum içinde bulunan belirli düşünce ve davranış biçimleri vardır. Bu deneyim devresini bitirmiş olup da bunun idrakini düşünce ve davranışlarında gösterenler, kendi tercihleriyle akıl-beden-ruh bileşimleri için en rahat titreşim boyutuna geçmek üzere ayrılırlar. Bu süreç titreşim olarak birin yasasına en yakın konumda bulunmalarına rağmen aktif bir biçimde hizmet etmek isteyen destekleyici varlıklar tarafından korunur ve gözetilir. Yani illüzyon ışıktan yaratılır ya da daha doğru bir deyişle ama daha az anlaşılır biçimde Işık sevgiden yaratılır. Bu çeşitli yoğunluk derecelerine sahiptir. Hasat edilmiş olan her varlık ışık hattı boyunca ilerler. Ta ki ışık bakamayacağı kadar parlaklaşıncaya kadar. O zaman varlık durur. Bu varlık üçüncü yoğunluk derecesine ancak erişebilmiş olabileceği gibi, üçüncü derecede ışık sevgi titreşimsel bileşiminin sonuna çok yaklaşmış da olabilir. Herhalde bu yoğunlaşan ve güçlenen ışık sevgi oktavi içinde bulunanlar artık yeni ve büyük bir devreyi deneyimleyebileceklerdir. Her varlık bu devreyi deneyimlerken kendisinde yaratılıştan bulunan sapmaları keşfetme fırsatlarıyla karşılaşıp bu sapmaları azaltabilme olanağını bulacaktır. Soru Bu devrelerin her birinin bizim ölçülerimize göre kaç yıl sürdüğünü söyleyebilir misiniz? Ra bir büyük devre yaklaşık 25 bin yıl sürer. Bu karakterde 3 devre vardır. Tekamül etmiş olanlar her devrenin sonunda hasat edilebilirler. Bu da sizin ölçülerinizle 75-76 bin yıl eder. Devre sonunda bütün varlıklar tekamül etsinler etmesinler hasat edilirler. Çünkü bu zaman esnasında gezegenin kendisi bu boyutun yararlı kısmını kat etmiş... Ve bu yoğunluk derecesindeki daha düşük titreşim düzeyleri için kullanılabilirliğini yitirmeye başlamış olur. Soru Devrelerin gelişimine göre şu anda dünyanın durumu nedir? Ra Bu küre şu anda dördüncü boyu titreşiminde bulunuyor. Maddesi ve malzemesi bilincinde gömülü bulunan toplumsal bellek bileşimlerinden dolayı oldukça karmaşa içindedir. Kendisine seslenen titreşimlere kolay bir geçiş yapamamıştır. Onun içinde bazı zorluklarla karşı karşıya kalacaktır. Soru: Bu zorluklar birkaç yıl içinde ortaya çıkacaklar mı? Ra: Bu zorluklar ya da uyumsuz titreşimsel bileşim birkaç yıl önce başlamıştır. Hiç kesilmeden ve azalmadan 30 yıl kadar devam edecektir. Soru: Anladığıma göre 30 yıl sonra bu gezegen dördüncü yoğunluk derecesinde bir gezegen olacak. Doğru mu? Ra. Evet, öyledir. Soru. Bu dördüncü yoğunluk derecesindeki gezegende şimdiki nüfusun yüzde kaçının kalacağını tahmin etmek mümkün müdür? Ra. Daha hasat başlamadı. Onun için tahminde bulunmak anlamsızdır. Soru. Bu geçiş devresinde bulunduğumuz için mi bilgilerinizi bize, yani insanlarımıza sunuyorsunuz? Ra. Biz sizin insanlarınızın arasında yaşadık. Hatırlıyoruz. Acıları hatırlıyoruz. Çok acı gördük. Birkaç yıldan beri bu bilgileri en az çarpıtmayla ve en yüksek hizmet arzusuyla kabul edebilecek ve varlığında aracı olmak için en uygun parametreleri taşıyan bir medyumu ve onu destekleyecek ve anlayacak varlıkları arıyorduk. Kısaca bu sorunun yanıtı evettir. Bunun için size teşekkür ettiğimizi bilmenizi isteriz. Soru Bizim UFO adını verdiğimiz disk biçiminde araçların bir kısmının Venüs'ten geldiği söylenmişti. Bunların içinde sizin araçlarınız da var mıydı? Ra Biz kristalleri pek çok amaçla kullandık. Sizin söz ettiğiniz araç tarafımızdan sizin şimdiki uzay zaman bellek bileşiminiz içinde kullanılmamıştır. Ama sizin ilizyonunuzun, madde aleminizin geçmişinde kristalleri ve çam biçimini kullanmıştık. Soru Çam biçimindeki aracı kullanarak dünyaya kaç yıl önce gelmiştiniz? Ra İnsanlarınızı 18 bin yıl önce ziyaret ettik ama yere inmedik. Yeniden 11 bin yıl önce ziyaret ettik. Soru Çam biçimli araçların fotoğrafları ve Venüs'ten gelenlerle temas raporları 30 yıllık bir süre esnasında verildi. Bu raporlar hakkında bilginiz var mı? Ra Şimdiki zaman uzayınıza yapılan bu gezilerle birlik bilgisine sahibiz. Biz artık Venüs'ü değiliz ama bizim aranızda bulunduğumuz zamanlarda insanlarınızda yarattığımız bazı düşünce formları hala mevcuttur. Onun için bellek ve yaratılan düşünce formları sizin toplum bellek bileşiminizin bir parçasıdır. Sizin deyiminizle bu kütle bilinci böyle bir deneyim yaşamayı dileyenler için bu deneyimi bir kez daha yaratıyor. Şimdiki Venüs halkı artık 6. yoğunluk derecesinde değildir. Soru Son zamanlarda rapor edilen UFO'lar başka gezegenlerden mi geliyorlar? Bu konuda bilginiz var mı? Ra Ben sonsuz yaratanın hizmetindeki Gezegenler Konfederasyonu'nun üyelerinden biriyim. Bu konfederasyonda yaklaşık 500 gezegensel bilinç bileşimini kapsayan yine yaklaşık 53 uygarlık var. Bu konfederasyon dünya gezegeninde olup da sizin üçüncü boyutunuzun ötesine geçebilmiş olanları da kapsar. Yine bu konfederasyonda sizin güneş sisteminizden gezegensel varlıklar bulunduğu gibi başka galaksilerden gezegensel varlıklar da bulunuyor. Bu gerçek bir konfederasyondur. Yani üyeleri birbirine benzemezler ama birin yasasına göre hizmette birleşmişlerdir. Soru İçlerinden hiçbiri uzay araçlarıyla dünyaya gelir mi? Ya da son 30 yıl içinde geldiler mi? Ra Bu bilginin önemsiz olduğunu kaydetmeliyiz. Eğer bunu anlayabilirseniz, bilgi size makul bir biçimde sunulabilir. Biz burada birin yasasını ifade etmek için bulunuyoruz. Yine de bu konu üzerinde konuşacağız. Sizin üçüncü boyutunuzdaki uzay zamanda görünmek isteyen her gezegensel varlık, sizin deyiminizle, Karantinayı delmek için izin ister ve insanlarınıza görünür. Bu görünmenin nedeni ve amacı anlaşılır ve kabul edilir ya da reddedilir. Göklerinizde aynı anda 15 konfederasyonlu varlığın toplumsal bellek bileşiminin bulunduğu bile olmuştur. Diğerleri ise sizinle düşünce yoluyla temas kurarlar. Şu anda sizin yoğunluk derecenizde araç kullanarak iş gören 7 birim var. Amaçları çok basittir. Gezegeninizdeki varlıkları sonsuzluktan haberdar etmek. Sonsuzluk da bilgisiz olanlara çoğu kez gizemli ya da bilinmeyen olarak en iyi biçimde anlatılabilir. Soru Sizin aslında birin yasası hakkında bilgi vermekle ilgilendiğinizi çok iyi biliyorum. Ama ben inanıyorum ki tabii yanılıyor da olabilirim. Bu bilgileri verebilmek için şimdi sorduğum gibi soruları da hesaba katmak gerekir. Eğer yorumum yanlışsa sorularımı sadece birin yasasının uygulamasıyla sınırlayabilirim. Ama anladığıma göre şu anda bu bilgileri geniş bir biçimde yaymak amaçlanıyor. Doğru mu? Ra. Bu algınız biraz yanlıştır. Sizin kendi uygun göreceğiniz şekilde devam etmenizi arzu ediyoruz. Burası sizin yeriniz. Size bu bilgileri verirken amacımız sadece bilgi vermek değil. Ama bu bilgileri... Onların göreli önemleriyle ilgili algılarımıza uygun olarak da tartmaktır. Bunun içinde zaman zaman bir sorunun önemsiz olduğunu belirten beyanlarımızla karşılaşabilirsiniz. Bunun nedeni söz konusu sorunun önemsiz olduğunu algılamış olmamızdır. Yine de bu soru özgür iradeyi ihlal eden bir yanıtı gerektirmiyorsa yanıt veririz. Soru. Çok teşekkür ederiz. Medyumu aşırı yormak istemiyoruz. Normal çalışma süremizi oldukça aştık. Bana medyumun ne durumda olduğunu söyleyebilir misiniz? Ra Medyum ona gösterdiğiniz dikkatten dolayı dengededir. Ama fiziksel bedeni kasılmaya başlamıştır. Soru Bu durum karşısında daha sonra devam etmemiz iyi olur. Ra Hepinizi sonsuz yaratanın sevgi ve ışığı ile bırakıyorum. Adonai Celse 7 25 Ocak 1981 Ra Sonsuz yaratanımızın sevgi ve ışığı ile sizleri selamlıyorum. Şimdi sizinle iletişim kuruyorum. Soru Gezegenler Konfederasyonunun birçok üyesi olduğundan söz etmiştiniz. Bu konfederasyon üyeleri için ne gibi hizmet yolları ya da hizmet çeşitleri mevcuttur? Ra Bu sorunuzla biz konfederasyon üyelerinin sunabilecekleri hizmetlerden söz ettiğinizi kabul ediyorum. Yoksa bizim için yapılacak hizmetlerden değil. Bize yardım çağrısında bulunanlara sunabileceğimiz hizmet, yaratılışın birliğinin farkında olmayanların özgür iradelerini gösteren sapması içinde birin yasasıyla bütünleşen çağrı ihtiyacının karesine eşittir. Soru Bu yanıttan anladığıma göre şu anda bu gezegenle temas kurmakta zorlanışınızın nedeni burada bulunan insanların karışımıdır. Bunların bazıları bir oluştan haberdardır, bazıları ise değildirler. Bu nedenle de siz açıkça gelemiyor ya da temaslarınızla ilgili kanıtlar veremiyorsunuz. Bu doğru mu? Ra, az önce de söylediğiniz gibi biz sizin toplumsal bellek bileşiminizin bütün parçalarını, içinde bulunduğu ilizyonu yani ayrılıp dağılma halini de göz önüne alarak bir bütün halinde irdelemek zorundayız. Bunun ürünü de bizim ne derecede hizmet sunabileceğimiz şeklinde ortaya konacaktır. Şu açıdan şanslıyız ki hizmet yasası çağrıda bulunanların isteklerinin karesini alıyor. Aksi halde şimdiki illüzyon sürekliliğinde bu zaman uzayda bulunamazdık. Kısacası temelde haklısınız. Bizim insanlarınıza karşı beslediğimiz düşünce formlarında hizmet edememek kavramı yer almaz. Ancak neler yapılabileceğinin, en geniş biçimde ele alınması yer alır. Soru, karesi alınır demekle ne kastediyorsunuz? Yani eğer on kişinin size çağrıda bulunduğunu saymışsanız, bu gezegensel düzeyde on ile çarpılarak, yüz olarak mı kabul edilecektir? Ra, hayır bu doğru değil. Kare birbirini izleyen sıralar demektir. Yani bir, iki, üç, dört ve her bir rakamın bir sonraki rakam tarafından karesi alınır. Soru. Eğer yeryüzünde sadece on kişi size çağrıda bulunmuş olsa, bu kare alma yöntemini kullanarak onların çağrılarını nasıl hesaplardınız? Ra. Biz bir sayısının birbirini izleyen şekilde on kez karesini alırdık. Soru. Bu hesabın sonucu kaç olurdu? Ra. Sonucu iletmek oldukça zor. Yaklaşık olarak bin on iki olurdu. Çağrıda bulunan varlıklar bazı hallerde bu çağrılarında bütünüyle birleşmiş olmuyorlar. O takdirde kare biraz daha az çıkabilir. Dolayısıyla her çağrı devresi için istatistiki bir kayıp vardır. Ama belki bu istatistik olarak düzeltilmiş bilgi vasıtasıyla kare alma mekanizmasını anlayabilirsiniz. Soru Şu anda dünya gezegeninde aşağı yukarı kaç varlık size yardım çağrısında bulunuyor? Ra ben kişisel olarak 352 bin çağrı aldım. Konfederasyon ise birimlerinin tamamı göz önüne alındığında 632 milyon insanınızdan çağrı almıştır. Bu rakamlar yuvarlatılmıştır. Soru Bana kare alma yasasının bu rakamlara uygulandığında ne sonuç verdiğini söyleyebilir misiniz? Ra Bu rakam sınırlı anlamda düşünüldüğü zaman anlamsızlaşır. Çünkü çok pek çok haneden ibarettir. Ama bunun çok büyük bir ihtiyaç ve çağrı ifade ettiği kesindir ve biz federasyonlular bunu sanki kendi varlıklarımız büyük ve baş edilemez bir ıstırapla karşılaşmışçasına işitiyor ve hissediyoruz. Soru Bu çağrı sizin dünya insanları arasına açıkça gelebilmeniz için ne kadar büyük olmalıdır? Dünyadaki kaç varlık konfederasyona çağrıda bulunmalıdır? Ra biz sizin insanlarınız arasına gelebilmemiz olasılığını çağrıda bulunanların sayısına bağlamıyoruz. Bu tüm toplumsal bellek bileşiminin her şeyin sonsuz bilincine ulaştıktan sonra kendi arasında tam bir anlayış birliğine varmasına bağlıdır. Bu ise insanlar arasında ancak çok belirli ve kısa sürelerde mümkün olabilmiştir bir toplumsal bellek bileşimi, yaradanın bir hizmetkarı olarak bu durumu görür ve uygun yardımın sadece insanlarınız arasına inerek yapılabileceğini düşünürse, bu projeyi Satürn Konseyi'ne getirir. Eğer onaylanırsa karantina kaldırılır. Soru Konsey hakkında bir sorun var. Üyeler kimlerdir ve konsey nasıl çalışır? Ra Konsey üyeleri konfederasyondan gelen temsilciler ile sizin iç katlarınızın titreşim düzeylerinden gelen ve sizin üçüncü yoğunluk derecenizle ilgili sorumluluk taşıyan varlıklardır. İsimler önemsizdir. Zaten isim yoktur. Sizin akıl beden ruh bileşimleriniz isim talebinde bulunurlar. Bunun için de birçok durumda her varlığın kendi titreşimlerine uygun olan isimler kullanılır. Ama isim kavramı konseye ait değildir. Eğer isim talep ediliyorsa vermeye çalışacağız. Ama her birinin seçilmiş isimleri yoktur. Sürekli toplantı halinde bulunan konseyin 9 üyesi vardır. Üyeler dengeleme amacıyla düzensiz bir şekilde değişirler. Ama konsey sürekli olarak toplantı halinde bulunur. Bu toplantı konseyidir. Bu konseye destek olmak üzere istenildiğinde hizmetlerini sunan 24 varlık daha vardır. Sürekli olarak sadakatle gözetim yapan bu varlıklara koruyucular denir. Konsey 9 üyenin birliği içinde telepatik temas vasıtasıyla iş görür. Onların titreşimleri birbiriyle uyum içinde bulunur. Böylece birin yasası kolaylıkla hüküm sürebilir. Bir düşünceye gereksinim duyulduğunda konsey bu gereksinimin bileşimini ele alır. Bunu anlatıldığı şekilde dengeler ve uygun bulduğu eylemle ilgili öneride bulunur. Bu süreç şunları içerir. 1. Toplumsal bellek bileşimlerini konfederasyona kabul etme görevi. 2- Yardım isteyen ve bu istekleri çağrı kuralına, yasaya uygun, çağrıda bulunanların sayısı yeterli. Başka bir deyişle çağrının direnci yeterli, toplumsal bellek bileşimlerine nasıl yardım edeceklerini bilmeyenlere yardım etmek. 3- Konsey içindeki dahili konuların karara bağlanması. Bunlar konseyin önde gelen görevleridir. Eğer bir kuşkuları varsa her an 24 varlıkla temas kurabilirler. Bu takdirde onlar da konseye ortak görüş yargılarını sunarlar. Konsey bundan sonra söz konusu sorunu yeniden gözden geçirebilir. Soru Siz konsey üyesi olan dokuz varlıktan söz ettiniz. Bu dokuz şu kitapta söz edilen aynı dokuz mudur? Soru sorucu Uri kitabını gösterir. Ra Dokuzlar konseyi yarı çarpıtılmamış bir biçimde Mark ve Henry isimli iki varlık tarafından ele alınmıştır. Soru. Söz ettiğiniz isimler Mark Probert ve Henry Poirich midir? Ra. Evet. Soru. Birin yasasının özgür irade ile ilgili uygulamasıyla ilgileniyorum. Ufuların dünya gezegeni ile kurdukları temaslar ki bence bunlar birer reklamdır. Bu açıdan nasıl açıklanabilir? Konsey 30 yıl zarfında karantinayı birçok kez kaldırmış gibi görünüyor. Bana bu şu anda yapmakta olduğumuz şey için bir çeşit reklam gibi görünüyor. Böylece daha çok sayıda insan uyandırılmış olacak. Bu değerlendirmemde haklı mıyım? Ra, sorunuza uygun bir karşılık verebilmek için kullandığınız zihinsel kavramların tarafımızdan biraz sadeleştirilmesi gerekiyor. Lütfen biraz bekleyin. Satürn konseyi sizin sözünü ettiğiniz zaman uzay diliminde karantinanın delinmesine izin vermemiştir. Dünyaya belli sayıda iniş yapılmaktadır. Bunların bazılarını siz Orion grubu olarak tanıyorsunuz. İkinci olarak şunu söyleyebiliriz. İzin verilmiştir ama karantinayı delerek sizin aranızda yaşamak için değil. Görmeye istekli olanlara düşünce formu halinde görünmek için izin verilmiştir. Üçüncü olarak da ilk nükleer aygıtınızı geliştirdiğiniz ve kullandığınız zaman uzay diliminde bu izin verildiği konusunda haklısınız. Çünkü konfederasyon üyeleri sizin insanlarınıza öyle bir biçimde ilgilenirler ki bunlar gizemli şeylerin meydana gelmesine yol açar. Sizin reklamdan kastettiğiniz şey budur ve doğrudur. Bizim sunmamıza izin verilen gizemli ve bilinmeyen olayların amacı insanları sonsuz olanaklardan haberdar etmektir. Bu umudu taşıyoruz. İnsanlarınız sonsuzluğu kavradıkları zaman ancak o zaman Birin yasasına giden kapı açılacaktır. Soru. Orion'un bazı ufa temas vakalarının kaynağı olduğunu söylediniz. Bu temaslardan ve bunların amacından biraz söz edebilir misiniz? Ra. İsterseniz iyi kötü niyet olayının basit bir örneği üzerinde düşünün. Bu örnek Adolf Hitler'dir. Siz onu bu isimle çağırıyorsunuz. Amaç bir toplumsal bellek bileşiminden seçkin sınıf, elit denen bir bölümü seçerek birlik yaratmak. Sonra da seçkin olarak görünmeyen varlıkları çeşitli eylem ve uygulamalarla tutsak etmekti. Sonra da böylece ayıklanmış olan toplumsal bellek bileşimini alıp bunları Orion adı verilen grup tarafından imparatorluk olarak adlandırılan bir düşünce sapmasına katmaktı. Ama bir sorunla karşılaştılar. Bu da ayrılık kavramının açığa çıkardığı büyük orandaki düzensiz, rastgele enerjiydi. Kendi üyeleri arasındaki titreşimler uyumlu olmadığı için bu onları zayıflattı. Soru Orion grubunun yoğunluk derecesi nedir? Ra Aynı konfederasyon gibi bu grubu kapsayan kütle bilincinin yoğunluk dereceleri de çeşitlilik gösterir. Çok az üçüncü derece, daha çok sayıda dördüncü derece bir o kadar 5. derece ve pek az da 6. derecede üye bu organizasyonu meydana getirir. Uzay zaman sürekliliğinde herhangi bir noktada onların sayısı bizim onda birimiz kadardır. Çünkü ruhsal entropi sorunu onların sürekli olarak toplumsal bellek bileşimlerinde çözülme, ayrılıp dağılma yaşamalarına neden olur. Onların gücü bizim kadardır. Birin yasası ne aydınlığa ne de karanlığa yüz verir. Ancak başkalarına ve kendi kendine hizmet için vardır. Ama aslında başkalarına hizmet, sonuçta kendine hizmet demektir. Böylece bu eğilim, bu disiplinler yoluyla sonsuz zekaya erişmeye çalışan varlıkların titreşimlerini korur ve daha uyumlu olmalarını sağlar. Sonsuz zekaya, kendilerini hizmeti araç olarak kullanarak varmaya çalışanlar yine aynı güce sahip olabilirler. Ama daha önce de dediğimiz gibi, Başkaları üzerinde güce sahip olmaya içeren kendine hizmetin dolaylı olarak ifade ettiği ayrılık kavramı yüzünden sürekli zorluklarla karşılaşırlar. Bu da zamanla Orion grubuna çağrıda bulunan akıl beden ruh bileşimleri ve Orion grubunu oluşturan toplumsal bellek bileşimi tarafından toplanan enerjiyi zayıflatır ve sonunda parçalayıp dağıtır. Şurası dikkatle kaydedilmeli, üzerinde düşünülmeli ve kabul edilmelidir. Birin yasası hangi amaçla olursa olsun ister kendine isterse başkalarına hizmet güçlerini birleştirerek çaba göstermeye karar veren her toplumsal bellek bileşimi için geçerlidir. Böyle bir durumda birin yasasının başlıca sapmaları olan yasalar yürürlüğe konur ve özgürce yapılan bu seçimlerin uygulanması için bir vasıta olarak da uzay zaman ilizyonu kullanılır. Böylece ne arıyor olurlarsa olsunlar, bütün varlıklar öğrenirler. Kimi hızlı, kimi yavaş ama hepsi aynı şeyi öğrenir. Soru Orion grubunu göz önüne alırsak, bu gruptaki beşinci yoğunluk derecesinde bulunan varlıklar, beşinci dereceye geçmeden önce hangi yoğunluk derecesindeydiler? Ra Yoğunluk derecelerinde birbirini izleyen sıraya göre ilerlenir. Beşinci yoğunluk derecesindeki bir toplumsal bellek bileşimi, dördüncü yoğunluktan hasat edilmiş bulunan akıl beden ruh bileşimlerinden meydana gelir. Ondan sonra bu kütlesel akıl beden ruh bileşimi kaynaşmasını tamamlar. Sonuçlar sonsuz sayıdaki sapma kombinasyonları olasılıklarına doğrudan doğruya bağlıdır. Soru Orion grubu gibi bir grubun nasıl tekamül edilebildiğini anlamaya çalışıyorum. Eğer Orion grubundaysanız ve kendine hizmet amacını taşıyorsanız, nasıl olur da bizim üçüncü yoğunluk derecemizden dördüncü yoğunluk derecesine geçebilirsiniz? Bunun için neyi öğrenmek gerekir? Ra Hatırlarsanız başkalarına hizmet peşinde olmayanların yine de sonsuz zekaya ulaşan yolu nasıl bulduklarına ve kullanabildiklerine ayrıntılarıyla değinmiştik. Bu, oktavımız içinde bulunan bütün yoğunluk dereceleri için geçerlidir. Biz sizin deyiminizle bizden yukarıda, bir sonraki kuantumda ya da varoluş oktavında bulunanlar hakkında konuşamayız. Söylediklerimiz bu yoğunluk oktavı için geçerlidir. Varlıklar uygun yoğunluk derecesinin ışığını, sevgisini görebildikleri ve bunun tadına varabildikleri için hasat edilirler. Ama onu başkalarına hizmet yararına kullanmak istemeyenler de, bu sevgi ışığı görebildikleri takdirde özgür irade yasası uyarınca bu ışığı sevgiyi istedikleri amaç için kullanmakta özgürdürler. Burada şunu eklemeliyiz ki birliği değil ayrılığı amaçlayanların da sonsuz zekaya ait bu girişlere erişmelerini mümkün kılan başka öğreti sistemleri vardır. Bu öğreti de size bildirdiğimiz öğreti kadar zordur. Ama nasıl sizler hizmet etmek için bu bilgiyi idrakin zor yolunu inatla izliyorsanız, aynı inatla diğer öğreti yolunu da izleyenler vardır. Birin yasası, kendine hizmet etmeyi amaçlayanlar ile başkalarına hizmet etmeyi amaçlayanları birbirinden hiç farksız olarak aynı göze görür. Çünkü hepsi zaten bir değil midir? Eğer birin yasasının özünü anlamışsanız, kendine hizmetle, başkalarına hizmetin, Aynı şeyi söylemenin ikili bir yöntemi olduğunu da anlarsınız. Şimdi varsa kısa sorularınıza yanıt vereceğiz. Soru: Medyumu yormak istemiyoruz. Size çok teşekkür ederiz. Gelecek celsede bu noktadan devam etmeyi isteriz. Ra. Sizi tek ve sonsuz yaratanın sevgisi ve ışığıyla terk ediyorum. Adonai. Celse 8, 26 Ocak 1981. Ra. Sizleri sonsuz yaradanın ışığı ve sevgisiyle selamlıyorum. Şimdi sizinle iletişim kuruyorum. Soru. Benim konfederasyonun reklama adını verdiğim husus ile ilgili bir sorum var. Özgür irade ile ilgili. Anladığıma göre konfederasyon belli sayıda temasa izin veriyor ama bunlar bu temasları kurmayı istemeyecek konumdaki kişilerin özgür iradeleri göz önüne alınarak sınırlı sayıda tutuluyor. Bu gezegende birçok kişi bu bilgileri istiyor ve biz bunları yayacağız. Ama pek çok kişi bunların varlığından haberdar olmayacak. Bu durumda reklam dediğimiz etkiyi yaratabilecek bir şeyler yapabilme olanağı var mı? Yoksa bu özgür irade prensibine aykırı mıdır? Ra İsterseniz geçirdiğiniz yaşam deneyimleriniz üzerinde düşünün. Geçtiğiniz yolları hatırlayın. Bir şeyin diğer bir şeyi doğurduğu. Bir halden diğerine geçildiği rastlantıları ve garip durumları düşünün. Bunun üzerinde çok iyi düşünün. Her varlık ihtiyacı olan fırsatlarla karşılaşacaktır. İnsanlarınız arasında arayış içinde olanların hepsi yaşam deneyimleri için bu bilgileri kullanamazlar. Bu nedenle bu bilgiler onlar için gerekli ya da yararlı olamaz. Yani reklam sadece genel mahiyette olur ve belirli bir bilgiden kaynaklanan arayışı işaret edecek şekilde planlanamaz. Sadece ilüzyonun hissedilemeyen ancak öyle varsayılabilen yönünü öne sürüp telkin edebilir. Soru Bu zaman süresi içindeki inişlerden bazılarının Orion grubu tarafından yapıldığını söylediniz. Orion grubu neden buraya indi? Amaçları neydi? Ra Onların amacı fetihtir ki bu çağrı almayı bekleyen konfederasyonun amacından farklıdır. Bu Orion diye bilinen grup kendini fete davet eder. Daha önce de söylediğim gibi amaçları kendi titreşimsel bileşimleriyle rezonans içinde titreşen belirli akıl beden ruh bileşimlerini bulmak ve daha sonra da Orion titreşimlerine ait olmayan seçkin olmayanları köleleştirmektir. Soru 1973'te Paskaguala'da yapılmış olan ve Charlie Hicks'a'nın gemiye götürüldüğü iniş bu türden bir iniş miydi? Ra, sözüne ettiğiniz iniş yine sizin deyiminizle kural dışı bir inişti. Ne Orion etkisinde bir inişti ne de bizim düşünce formu şeklinde görünen halkımızdı. Bu bilmeden masum bir şekilde karantinaya delmiş olan sizin kendi titreşim derecenizden bir gezegensel varlığın yaptığı rastgele bir inişti. Soru. Gemiye götürdüklerinde Charlie Hickson'a ne yaptılar? Ra. Onun akıl beden ruh bileşiminin yaşam deneyimini kullanarak sizin savaş adını verdiğiniz deneyimleri üzerinde konsantre oldular. Soru. Bunları nasıl kullandılar? Ra. Deneyimi kullanmanın amacı ve yararı öğrenmektir. Bir film seyreden bir ırk düşünün. Bu ırk, bu filmi izlerken öyküyü yeniden yaşar ve kahramanın duygularıyla, algılarıyla ve deneyimleriyle özdeşleşir. SORU Charlie Hickson aslında kendisine götürenlerle aynı toplumsal bellek birleşimine mi mensuptu? RA Bu varlığın onu kullananlarla hiçbir bağı yoktu. SORU Onu kullananlar onun savaş deneyimlerini, birin yasasını daha iyi öğrenmek için mi kullandılar? Ra Dediğiniz zorudur. Soru Onu götürenler normal görünüşe mi sahiptiler? Onları oldukça alışılmadık şekilde tarif etmişti. Ra Onların görünüşü kendilerinin normal şeklidir. Farklılıkları şaşılacak bir şey değildir. Bizler de bir görevle aranıza ineceğimiz zaman sizleri çok iyi inceleriz. Çünkü kendi olduğumuz gibi gelseydik bizi ışık olarak algılardınız. Soru Charlie Hickson'ı götürenler hangi yoğunluk derecesinden gelmişlerdi? Ra. Bu kadar ilgi gösterdiğiniz varlıklar, üçüncü yoğunluk derecesinin oldukça ileri bir düzeyinden gelmişlerdi. Şunu da belirtmemiz gerekir. Bu varlıklar, eğer hizmet için enkarne olmadan önce kendisi buna karar vermiş olmasaydı, Charlie Hicks’ın akıl beden ruh bileşimini kullanmazlardı. Soru. Charlie'yi götüren varlıkların asıl geldikleri yer neresiydi? Ra. Bu varlıklar Sirius galaksisinden geliyorlardı. Celse bitmeden önce kısa bir soru daha sormak ister misiniz? Soru. Bizlerden herhangi biri için konfederasyonla daha direkt bir biçimde temas kurmak mümkün müdür? Ra. Bu deneme aşamasında geçirmiş olanların sapmalarını gözlemledikten sonra düşünce formu şeklinde yaptığımız direkt temastan yavaş yavaş vazgeçtik. En az çarpıtma Zihinden zihne yapılan iletişimde oluyor. Bunun için de gemiye götürülme isteğinize uymak istemiyoruz. Kendi ortamınızda çok değerlisiniz. Sizi sonsuz yaratanın ışığı ve sevgisiyle terk ediyorum. Adonai Celse 9 27 Ocak 1981 Ra Sizleri sonsuz yaratanın ışığı ve sevgisiyle selamlıyorum. Sizinle şimdi iletişim kuruyoruz. Soru. Bize verdiğiniz şifa alıştırmaları öyle bir yapıda ki, bir defada tek bir alıştırma üzerinde konsantre olmak en iyisi. Bu gece hangi alıştırma üzerinde konsantre olmam gerektiğini sormak istiyorum. Ra. Tekrarlıyorum. Kararlarınız üzerinde etki yapmak, gelecek denen uzay zaman süreklilik sapmanıza müdahaledir. Ama bizim kendi sapma karar sınırlarımız içinde kalan geçmiş ya da gelecekten söz edilebilir. Bizim öğretme-öğrenme yöntemimizde öğretmek-öğrenmek yerine yol göstermek kabul edilemez. Onun için size ancak şöyle bir öneride bulunabiliriz. Madem ki size verdiğimiz alıştırmalardan hangisini seçeceğinize karar veremediniz, her biriniz bu alıştırmaları size verildikleri sırayla birer birer uygulayabilirsiniz. Bu uygun bir seçim olur. Yani üzerine oturacağı yer sağlam olmak koşuluyla, İşe temelden başlamalıdır. Biz harcanan enerjiyi ölçerek sizin için bu çalışmanın yoğunluğunun derecesini saptadık. Bunu aklınıza yerleştirin ve sabırlı olun. Çünkü size bilinçlenme, idrak kazanma konusunda kısa ya da kolay bir program vermedik. Soru Ben tekamül sürecini şöyle anlıyorum. Bizim gezegenimiz halkının tekamül etmek için belirli bir süresi vardır. Bu süre genelde 25 biner yıllık 3 devreye bölünmüştür. 75 bin yılın sonunda gezegenin kendisi de tekamül eder. Her devrenin böyle kesin rakamlarla saptanmasını gerektiren durum nedir? Ra. Satürn konseyi tarafından yönetilen küçücük evren parçasını meydana getiren, dışarı doğru patlayan ve sonra içeri doğru, kendi üstüne doğru yoğunlaşan enerjiyi gözünüzde canlandırmaya çalışın. Bu sürecin ritmini görmeye devam edin. Bu canlı akım sizin zaman devreleriniz gibi kaçınılmaz bir ritim yaratır. Gezegeninizdeki varlıkların her biri bu enerji bağı bu ortamda akıl beden ruh bileşimlerini yaşamasına uygun bir durum yarattığı zamandan itibaren ilk devrelerine başladılar. Böylece gezegeninizdeki varlıkların her biri sizin deyiminizle farklı bir devresel programa sahiptir. Bu devrenin zamanlaması zeki enerjinin bir bölümüne eşit ölçüdedir. Bu zeki enerji bir çeşit saat sunar. Nasıl bir saat her saat başında hassasiyetle çalışıyorsa devrede aynı hassasiyetle ilerler. Böylece saat çaldığı anda şartlar ne olursa olsun zeki enerjiden sonsuz zekaya giden kapı açılır. Soru Bu gezegendeki ilk varlıklar onlar nereden geliyorlar? Bu gezegene gelmeden önce Nerede bulunuyorlardı? Ra Bu gezegendeki ilk varlıklar Su, ateş, hava ve topraktı Soru Bizim gibi insanların ilk olanları Buraya ilk defa gelenler Nereden gelmişlerdi? Nereden tekamül etmişlerdi? Ra Siz 3. yoğunluk derecesi Deneyiminden söz ediyorsunuz Buraya ilk gelenler sizin güneş sisteminizdeki başka bir gezegenden, sizin kızıl gezegen Mars adını verdiğiniz gezegenden getirilmişlerdi. Bu gezegenin ortamı artık 3. yoğunluk derecesinde bulunanların barınmasına uygun olmaktan çıkmıştı. Yani ilk insanlar sizin deyiminizle bu ırka mensuptu. O zamanki koruyucular tarafından bu şekilde yönlendirilmişlerdi. Soru Bu hangi ırktı ve Mars'tan buraya nasıl geldiler? Ra. Bu ırk Kızıl gezegendeki akıl beden ruh bileşimleriyle o zamanki koruyucular tarafından dikkatle yürütülen bir genetik uyarlamanın bir karışımıydı. Bu varlıklar sizin kürenizdeki deneyimleri için üreme şeklinde değil de enkarnasyonları için genetik malzeme hazırlanmasından oluşan bir çeşit doğumla geldiler ya da bunun için korundular. Soru Anladığıma göre koruyucular bu ırkı onlar Mars'ta ölerek fiziksel bedenlerini terk ettikten sonra buraya naklettiler. Öyle mi? Ra. Doğru. Soru. Koruyucular bunu yaparken belli ki birin yasasına uygun bir idrakla hareket ediyorlardı. Bu süreçte birin yasası nasıl uygulanmıştı açıklar mısınız? Ra. Koruyucular birin yasasını kızıl gezegende bulunan varlıkların, koruyucuların bilgeliğiyle temasa geçirilmeleri ve bu şekilde koruyucu ırkın toplumsal bellek bileşimiyle kızıl gezegen ırkının toplumsal bellek bileşiminin birbirine karışıp kaynaşması şeklinde değerlendirmişlerdi. Ama diğer koruyucuların bakış açısı değişti ki onlar birin yasasının uygulanışının giderek daha büyük bir sapma gösterdiğini düşünüyorlardı. Bu gezegende yaşayanların özgür iradelerinin kısıtlandığı düşünülüyordu. Bunu engellemek için de Operasyonun başından itibaren bu gezegene karantina uygulaması konuldu. Soru Kızıl gezegendeki varlıklar bu gezegeni terk etmeden önce de birin yasasına uyarlar mıydı? Ra Kızıl gezegendeki varlıklar birin yasasının temel sapmalarından biri olan sevgi yasalarını öğrenmeye çalışıyorlardı. Ama bu insanların kavgacı davranışları olan eğilimleri, savaşmayı sevmeleri, gezegenlerinin atmosferinde öylesine çevresel güçlükler yarattı ki bu gezegen daha devresini tamamlayamadan üçüncü yoğunluk derecesi deneyiminin yaşanmasına uygun olmaktan çıktı. Böylece kızıl gezegenli varlıklar hasat edilemediler ve sizin ilizyonunuzda sevgi yasasını öğrenme çabasını sürdürdüler. Soru Kızıl gezegenden dünyaya bu nakil ne kadar zaman önce yapıldı? Ra sizin zaman ölçülerinize göre bu yaklaşık olarak 75 bin yıl önce oldu. Soru, 75 bin yıl mı? Ra, Yaklaşık olarak doğrudur. Soru. Bu nakilden önce dünya gezegeninde şimdi benim içinde bulunduğum şekilde, yani iki kolu iki bacağı olan varlıklar var mıydı? Ra. Son 4 milyon yıl boyunca kürenize değişik zamanlarda ziyaretçiler gelmişlerdir. Bu ziyaretçiler, Gezegen küresinin devresini etkilemezler. Daha önce belirtilen zamana kadar bu kürenin ortamı 3. yoğunluk derecesinde değildi. Soru Demek ki yaklaşık olarak 75 bin yıl önce burada 2. yoğunluk derecesindeki varlıklar vardı. Bunlar ne tipte varlıklardı? Ra 2. yoğunluk derecesi yukarı, sonsuzluğa doğru uzanma dürtüsü olmayan gelişmiş bitki ve hayvanlara ait bir yoğunluk derecesidir. Nasıl sizin yoğunluk derecenizdeki bilinçli varlıklar arasında çeşitli bilinçlilik derecelerine rastlarsanız, ikinci yoğunluk derecesi varlıkları da tam bir bilinç oktavı meydana getirirler. Soru Bu ikinci yoğunluk derecesi varlıkları içinde hiç bizimkine benzer biçime sahip, yani iki kolu iki bacağı kafası olan ve iki ayağı üzerinde dikilerek yürüyen tipte varlıklar var mıydı? Ra. İkinci yoğunluk derecesinin, alt titreşimsel düzeyinin en üst katında bulunan iki tür varlık. Sizin deyiminizle de iki ayaklılardandı. Ama bu varlıklarda iki ayak üzerinde dikilerek yürüme olayı tam anlamıyla gerçekleşmemişti. Öne doğru eğilerek yürüyorlardı ki bu duruş dört ayaklı duruştan çok az farklıydı. Soru. Bu varlıklar nereden gelmişlerdi? Bunlar, bilim adamlarımız tarafından anlaşıldığı şekliyle evrimin birer ürünü müydüler? Dünya üzerinde bulunan ilk maddelerden evrim yoluyla mı meydana gelmişlerdi? Ra Evet, öyle. Soru Bu varlıklar sonra tekamül ederek ikinci yoğunluk derecesinden üçüncü yoğunluk derecesine mi geçtiler? Ra Bu doğrudur. Ancak bir varlığın üçüncü dereceye geçmek için... Ön koşul olan benliğinin bilincine erişmesi için öğrenmesi gereken dersleri kaç devrede öğreneceği konusunda hiçbir garanti verilemez. Soru Şu anda gezegenimizde ikinci yoğunluk derecesinden gelerek burada enkarne olmuş hiçbir ırk var mıdır? Ra Gezegeninizde şu anda ikinci yoğunluk derecesine ait hiçbir bilinç bileşimi yoktur. Ama ikinci yoğunluk derecesi biçimini kullanan iki ırk vardır. Biri sizin Maldek dediğiniz gezegenden gelen varlıklardır. Bu varlıklar idraklerini sizin deyiminizle bir dizi karmik geri dönüşler vasıtasıyla geliştirirler. Yer altında derinlerde bulunan geçitlerde yaşarlar ve siz onlara koca ayak dersiniz. Diğeri ise koruyucuların bu yoğunluk derecesindeki varlıklara sizin nükleer savaş dediğiniz olayın meydana gelmesi halinde gerekli olacak uygun şekilde oluşturulmuş fiziksel bedenler sağlayabilmek amacıyla bu gezegende oturmalarını önerdikleri bir ırktır. Soru Nükleer savaş halinde uygun olacak bu varlıkların ne olduğunu anlayamadım. Ra Bunlar şu anda içgüdüsel ikinci yoğunluk derecesi varlıkları olarak varlıklarını sürdüren ve bu bedenlere ihtiyaç duyulması halinde bir gen deposu olarak kullanılmak üzere yedekte tutulan varlıklardır. Sizin şu anda işgal ettiğiniz bedenler radyasyona dayanamazlar. Bu varlıkların bedenleri ise radyasyonun etkilerine çok dayanıklıdırlar. Soru Bu varlıklar nerede bulunuyorlar? Ra Bu ikinci ırkın varlıkları bakir ormanların derinliklerinde yaşarlar. Gezegeninizin değişik yerlerinde bunlardan çok sayıda bulunuyor. Soru Bunlar da koca ayak türünden yaratıklar mıdır? Ra Evet ancak biz bunlara bu adı vermezdik. Çünkü çok seyrek rastlanabilirler ve gizlenme konusunda çok ustadırlar. Birinci ırk başka varlıkların civarda olduğunu pek iyi algılayamaz. Halbuki bunlar buraya enkarne olmadan önceki teknolojik bilgilerinden dolayı kaçmakta çok ustadırlar. Bu parlak gözlü varlıklar insanlar tarafından daha iyi bilinirler. Soru O halde iki ayrı tip koca ayak var öyle mi? Ra bu, bu celsenin son sorusu olsun. Eğer bu ismin böylesine farklı üç varlık turu için kullanılmasını kabul ederseniz, üç tip koca ayak vardır diyebiliriz. İlk ikisini tarif ettik. Üçüncüsü ise bir düşünce formudur. Sizi, sonsuz yaratanın ışığı ve sevgisiyle terk ediyorum. Adonai Celse 10 27 Ocak 1981 Ra sizi sonsuz yaratanın sevgi ve ışığı ile selamlıyorum. Şimdi sizinle iletişim kuruyorum. Soru Sanırım Maldek'teki ruhların naklinden önceye dönerek bu nakil olayında birin yasasının nasıl uygulandığını ve bu naklin için gerekli olduğunu öğrenirsek bizim için durum daha iyi aydınlanacaktır. Maldek halkına gezegenlerini kaybetmelerine yol açacak ne gibi şeyler oldu? Bu olay ne kadar zaman önce meydana geldi? Ra Maldek halkı, sizin Atlantis olarak bildiğiniz toplumsal bileşimi oldukça benzeyen bir uygarlığa sahipti. Teknolojik bilgileri çoktu ve bunu kürelerini korumayı hiç göz önüne almadan dikkatsizce kullandılar. Büyük oranda sizin negatif kutbiyet ya da kendine hizmet dediğiniz kavramla ilgili olan düşünceleri, fikirleri ve eylemleri uyguladılar. Ancak çoğu zaman bu olayları, bu varlıkların onları olumlu ve başkalarına hizmet olarak algılamalarına dayanan içten bir inanç, düşünce yapısına dayanıyordu. Onların biyosferini tahrip eden ve parçalanmasına neden olan felaket, sizin savaş dediğiniz olaydan kaynaklanmıştı. Bu toplumsal bileşimin o zaman emrinde olan teknoloji en üst noktalara kadar gelişti. Bu sizin zaman ölçünüze göre 705 bin yıl önceydi. Bu küredeki devreler çok ama çok önce başlamıştı. Çünkü bu küre tek boyutlu yaşamı desteklemeye uygun hale güneş sisteminizin uzay zaman sürekliliğinin daha erken bir noktasında erişmişti. Oradaki varlıklar sözünü ettiğimiz felaket nedeniyle o kadar büyük bir sarsıntı geçirmişler. Öylesine büyük bir yara almışlardı ki sizin toplumsal bileşim düğümü ya da bir korku diyeceğini diyeceği Zaman geçti. Kimse onlara erişemiyordu. Hiçbir varlık onlara yardım edemiyordu. Sizin zaman ölçünüze göre 600 bin yıl önce o zamanki konfederasyon üyeleri bir toplumsal bellek bileşimi meydana getirmeyi ve korku yumağını çözmeyi başardılar. O zaman varlıklar kendilerinin de bilinçli olduklarını anımsayabildiler. Bu farkındalık onları sizin deyiminizle düşük astral katlara eriştirdi. Artık koruyucular burada her varlığı bu travmadan kurtulup iyileşerek bir önceki yaşam ilizyon bileşiminde deneyimlediği sapmaları inceleyebilecek hale gelinceye kadar destekleyebilirlerdi. Bu öğrenme öğretme deneyiminden sonra grup kararı karma hafifletici bir tipe bürünmek oldu. Bunun içinde insan olarak kabul edilemeyecek formlara bürünerek Gezegeninizde enkarne oldular. O zamandan beri de bunu deneyimliyorlar. Ta ki bu felaketin neden olduğu sapmaların yerini daha az çarpıtılmış bir başkalarına hizmet vizyonu ve arzusu alıncaya kadar da böyle devam edecekler. Bu maldek deneyimini yaşayan varlıkların büyük çoğunluğunun bilinçli kararıydı. Sonuçta bu gezegene nakil işlemi 500 bin yıl önce başladı. Ve o zaman diliminde bulunabilen beden tipi kullanıldı. Soru. O zaman diliminde kullanılabilecek beden tipi bizim maymun bedeni dediğimiz tip miydi? Ra. Dediğiniz zorudur. Soru. Maldekli varlıkların arasında o zamandan bu yana dönüşüme uğrayan oldu mu hiç? Hepsi hala ikinci yoğunluk derecesinde mi? Yoksa bazıları üçüncü yoğunluğa geçtiler mi? Ra. Bu varlıkların bilinci her zaman üçüncü yoğunluk derecesinde olmuştur. Hafifletme mekanizması bu bilincin üçüncü yoğunluk derecesindeki akla uygun el becerisine, organ yönetimine sahip olmayan ikinci boyuta ait fiziksel bedenlere yerleştirilmesi yoluyla oluşturulmuştur. Soru Bu varlıklar içinde bir devrenin sonunda ilerleme kaydederek ikinci yoğunluk derecesindeki bedenlerden üçüncü yoğunluk derecesindeki bedenlere geçenler var mıdır? Ra bu varlıklardan çoğu karmasının birikimini ortadan kaldırarak 3. yoğunluk derecesindeki bir bedende 3. yoğunluk devresine geçebilmeyi başarmıştır. Bunların çoğu da yaratılışın başka bir yerinde enkarne olarak 3. yoğunluktaki devresini sürdürmüştür. Bu gezegen 3. yoğunluk derecesine eriştiği zaman bu varlıklardan bazıları bu kürenin titreşimlerine 3. yoğunluk derecesine ait formda katılmışlardır. Ama hala az sayıda varlık, daha önceki eylemlerini, akıl beden ruh sapmalarını uyumlu kılma, düzenleme yoluyla hafifletememiştir. Onun için de onlar burada kalıyorlar. Soru Bunlar sözüne ettiğiniz koca ayaklar mıdır? Ra Bunlar koca ayağın bir tipidir. Soru Demek ki insan ırkı Maldek'ten gelen birkaç ve Mars'tan gelen birçok varlık tarafından meydana getirildi. Başka yerlerden gelen varlıklar da var mıydı? Ra Yaratılışın birçok yerinden gelmiş olup sizin zaman uzay sürekliliğinizi deneyimlemekte olan varlıklar vardır. Çünkü bir devre değişikliği olunca derslerine yinelemeleri gerekenler bu yineleme için uygun bir gezegen küresi bulurlar. Aslında bir gezegenin birçok değişik yerden gelen varlıkları bünyesinde bulundurması olağan dışı, nadir rastlanan bir durumdur. Ama siz üçüncü boyut olgusunu, devrelerini tekrarlamak zorunda olan pek çok varlıkla beraber deneyimliyorsunuz ki bu da pek çok şeyi açıklıyor. Yani bunun için bu durumda birlik meydana getirmek pek çok öğretmeninizin, öğrencinizin yardımıyla bile zor oluyor. Soru Maldek yok olduğunda, Maldek halkının hepsinde korku problemi oldu mu? Yoksa bazıları başka gezegenlere transfer olacak kadar tekamül etmişler miydi? Ra Gezegenin yok olması sırasında hiçbiri kaçamadı. Çünkü bu gezegenin kendi toplum bileşiminin sonunu getiren bir eylemdi. Hiçbiri bu korku yumağından kaçamadı. Soru Bu zaman diliminde aynı şeyin dünyanın başına gelmesi tehlikesi de var mı? Ra Biz sadece böylesine bir teknolojinin gelişmesi ve yayılması için gerekli olan zihinsel koşulların var olduğunu söyleyebiliriz. Bizim görüşümüze, anlayışımıza göre dünyanın asıl ihtiyacı oyuncakların yani nükleer silahların sökülüp parçalanmaları değil. İnsanlarınızın aklen ve ruhen birbirleriyle ve çevreleriyle uyum içinde olmalarıdır. Çünkü var olan her şey Yaradan'ın bir parçasıdır. Soru Bir devrenin bitiminde mezun olunursa ve varlıkların bir gezegenden diğerine aktarılmaları gerekirse... Bunun için hangi araçlar kullanılır? Ra Yaradan'ın planında akıl beden ruh bütünlüğünün ilk adımı, kendisini uygun sevgi ışık anlayışına ulaştırmaktır. Bu varlığın uygun şekilde şifa bulması ve giderek her şeyin bütünlüğüne uyum sağlaması için yapılır. Bu sizin zaman uzay kavramınıza göre çok değişik süreler alır. Bu başarıldıktan sonra devreye ait deneyimler çözülür ve filtreden geçirilirler. Öyle ki geriye sadece sapmaların imbikten geçmiş ürünleri, katışıksız biçimleriyle kalırlar. Bu noktada hasat edilmiş varlık, kendi varlığının gereksinim duyduğu yoğunluk derecesini değerlendirir ve ya aynı devreyi tekrarlamak ya da bir sonraki devreye geçmek için daha uygun yeni bir ortam seçer. İşte hasat, birçok gözlemci ve koruyucunun gözetiminde böyle yapılır. Soru. Bir varlık, bir gezegenden diğerine düşünce yoluyla mı götürülür yoksa bir araç kullanılır mı? Ra Akıl beden ruh bütünlüğü yaradan ile birdir. Zaman uzay sapması yoktur. Onun için zaman uzay söz konusu değildir. Bunun için de yapılması gereken sonsuz zaman uzay olanakları içinde uygun olanın düşünülmesinden ibarettir. Soru Bir varlık bu zaman diliminde, bu yoğunluk derecesinde enkarneyken... Ya öğrendiğini bilmeden bilinçsiz olarak öğrenir ya da birin yasasını öğrendiğinin bilincinde olarak öğrenir. Bu ikinci, bilinçli öğrenme yoluyla tekamülünü son derece hızlandırabilir. Doğru mu? Ra Söylediğiniz doğrudur. Soru O halde birçok varlık bunun bilinçli olarak farkında olmasa bile aslında gerçek hisseyi tekamülünü hızlandırmaktır ve görevi de enkarneyken bunu keşfetmektir. Üçüncü yoğunluk derecesindeyken tekamüllerini bu yoğunluk derecesine ait enkarnasyonların ikisi arasında bulundukları hale göre çok daha fazla hızlandırabilirler değil mi? Ra, doğrudur. Bu kavram üzerinde konuşmayı deneyeceğiz. Birin yasasının ana sapmalarından biri de özgür irade sapmasıdır. Yani her varlık etrafındaki akıl beden ruh bileşimlerini kabul ya da reddetmekte veya onlara önem vermemekte ya da yaratılışın bizzat kendisini yatsımakta özgürdür. Sizin toplumsal bellek bileşiminiz için bu zaman uzay diliminde, birin yasasının ana sapmalarından biriyle, yani sevginin çeşitli biçimleri üzerinde sürekli çalışan pek çok varlık vardır. Ama varlıklarının ta derinliklerinden sevgi ve ışığa eğilimli olan bu insanlar, eğer yaşadıkları anların getirdiklerinin sorumluluğunu kullanabilseler, o zaman tekamüllerini, Toplumsal bileşiminizin konfederasyona yaptığı çağrılar hangi oranda güçleniyorsa aynı oranda hızlandırabilirler. Soru Bunu, yani bu çağrıyı nasıl güçlendirdiğinizi biraz daha farklı bir biçimde açıklayabilir misiniz? Ra Şimdi daha önce verdiğimiz bir bilgiden söz ettiğiniz anlamını çıkarıyoruz. Bu çağrı tek bir çağrı ile başlar. Bu çağrı sonsuzda eşittir ve sizin deyiminizle sayılmaz. Bu çağrı temel taşıdır. Buna ikinci çağrı eklenir. Üçüncü çağrı ikinciyi güçlendirir veya iki katına çıkarır ve böyle devam eder. Her yeni çağrı kendinden önceki çağrıları ikiye katlar ya da güçlendirir. Böylece insanların çağrısı çok sayıda ise bu çağrı birçok kez katlanmış ve çok güçlenmiştir. Ve tek yaratılışın sonsuz uzaklıklarından bile kuvvetle işitilir. Soru bu kitabın okuyucularının genel gelişmeleri için, birin yasasına doğru tekamülü hızlandırmak için yapılması gereken alıştırmaların ya da uygulamaların bazılarını bildirebilir misiniz? Ra Birinci alıştırma Bu sizin ilüzyonunuz için en kullanışlı ve en gerekli olandır. Bunun içeriği sevgidir. Yaşanan an sevgiyi taşır. Bu ilüzyonun ya da bu yoğunluk katının dersi, hedefi budur. Alıştırma ise bu sevgiyi bilinçli olarak farkındalık içinde görebilmek ve sapmaları idrak etmektir. Bu ilk çaba işin temel taşını oluşturur. Bir varlığın yaşam deneyiminin geri kalan kısmı ise bu seçimin üzerine inşa edilir. Bu seçime dayanır. İkinci adım ise her yaşanmakta olan anda sevgiyi aramaktan geçer. Bu surette eklenme başlar. Üçüncü arayış ikinciyi güçlendirir. Dördüncü ise üçüncüyü güçlendirir ya da ikiye katlar. Daha önce söz edilen güçlendirme çeşidinde olduğu gibi, bu arayış içinde de samimiyetsizlik sapmasının yarattığı çatlaklar yüzünden güç kaybı olabilir. Ama benliğin benliğe bilinçli olarak sevgi aradığını bildirmesi, öylesine belirgin ve merkezi bir irade tezahürüdür ki, bu sürtünmenin yarattığı güç kaybı önem taşımaz. İkinci alıştırma, evren tek bir varlıktır. Bir varlık başka bir varlığa baktığında yaratanı görmelidir. Bu çok yararlı bir alıştırmadır. Üçüncü alıştırma Bir aynaya bakın, yaradanı görün. Dördüncü alıştırma Çevrenizdeki yaratılmış şeylere bakın, yaradanı görün. Bu alıştırmaların ön koşulu ya da temeli meditasyon diyebileceğimiz bir olaya ya da dua etmeye olan yatkınlıktır. Böyle bir tutum alınırsa bu alıştırmalar sürdürülebilir. Eğer bu tutum yoksa bilgiler akıl ağacının köklerine erişip içine işleyemez ve bu suretle bedeni etkili kılıp yüceltemez ve ruhunuza dokunamaz. Soru Atlantis ve Lemurya uygarlıklarının doğuşunu merak ediyorum. Bu uygarlıklar ne zaman ortaya çıktı ve nereden geldiler? Ra Atlantis ve Lemurya uygarlıkları bir değil iki ayrı uygarlıktır. Önce Mu varlıklarına bir bakalım. Bunlar ilkel yapıda ama çok gelişmiş ruhsal sapmalara sahip varlıklardı. Uygarlık bu devrenin bir parçasıydı. Sizin zaman ölçünüzde 53 bin yıl önce devrenin başlangıcına yakın yıllarda yaşanmıştı. Burası zararsız ve iyi bir yerdi. Ama kürenizin tektonik tabakalarının yeniden ayarlanması sırasında ki bunda onların herhangi bir katkısı olmamıştı. Okyanusun sularına gömülmüştü. Kurtulanlar dağılarak sizin Rusya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika dediğiniz bölgelere gittiler. Toplumsal olarak kendilerine sempati duymaya başladığınız kızıl derililer bu varlıkların torunlarıdır. Bu devredeki diğer reenkarnasyon varlıklar gibi bunlar da başka yerlerden gelmişlerdi. Ancak bu varlıklar çoğunlukla Güneş'in yaşı dolayısıyla üçüncü yoğunluk derecesi yaşam koşullarına geçmekte güçlüklerle karşılaşan bir ikinci yoğunluk derecesi gezegeninden geliyorlardı. Bu gezegen Denep galaksisinde bulunuyordu. Atlantis ırkı, sizin uzay zaman sürekliliği ilizyonunuzda yaklaşık 31 bin yıl önce oluşmaya başlayan çok karışık bir toplumsal bileşimdi. 15 bin yıl öncesine kadar yavaş gelişen ve hemen bütünüyle tarıma dayanan bir toplumdu. Ama bundan sonra... Kısa sürede öyle bir teknolojik idrak eriştiler ki sonsuz zekayı bilgi kaynağı olarak kullanabilir hale geldiler. Ayrıca zeki enerjiyi de kullanarak sonsuz enerjiden gelen çivit rengi ya da epifiz ışınının doğal akımlarını büyük oranda yönlendirebiliyorlardı. Böylece yaşam formları yaratabiliyorlardı. Ancak onlar kendi akıl beden ruh bileşimlerine şifa verip onları mükemmelleştirecekleri yerde yaşam formları yaratmaya başladılar. Ve sizin deyiminizle negatif düşünce ve eylemlere yöneldiler. Sizin zaman ölçünüzde yaklaşık 11.000 yıl önce çıkan ilk savaş nüfusun %40'ının bedenlerini yitirerek bu yoğunluk derecesini terk etmelerine neden oldu. Bundan 10.821 yıl önce de ikinci ve en korkunç savaş oldu. Bu savaş dünyanın çehresinin değişmesine neden oldu ve Atlantis'in büyük bir kısmı sulara gömülerek yok oldu. Pozitif eğilimli Atlantisli gruplardan 3'ü bu felaket olmadan önce bu coğrafi bölgeyi terk etmişti. Bunlar sizin bugün Tibet, Peru ve Türkiye dediğiniz ülkelerin dağlık bölgelerine gittiler. Bu celseyi kapamadan önce sormak istediğiniz kısa sorular var mı? Soru Bizim gezegen sistemi adını verdiğimiz şeye siz birkaç kez galaksi dediniz. Galaksi sözcüğünü sizin kullandığınız anlamıyla tarif edebilir misiniz? Ra bazı galaksilerin tek bir gezegen sistemi ve güneş sistemi gruplarını kapsadığını kabul ediyoruz. Diğer galaksilerde birkaç tane bulunabilir. Ama sonsuz zaman uzay boyutluluğunda yerlerin önemi o kadar azdır ki, böyle belirsiz bir terimin ifade ettiği sapmayı yeterli buluyoruz. Soru O halde bizim sistemimizde bulunan dokuz gezegen ve güneşe siz galaksi adını verir miydiniz? Ra Hayır, vermezdik. Soru bir galakside yaklaşık olarak kaç tane yıldız bulunur? Ra, bu galaktik sisteme bağlı bir şeydir. Sizinki, bildiğiniz gibi milyonlarca gezegen ve yıldız bulundurmaktadır. Sizi sonsuz yaratanın sevgi ve ışığında terk ediyorum. Onun gücü ve huzuru içinde mutlu kalın. Adonai Celse 11, 28 Ocak 1981 Ra, sizi sonsuz yaratanın sevgi ve ışığı ile selamlıyorum. Şimdi sizinle iletişim kuruyorum. Soru. Dün Maldek'in savaş sonucunda yok olduğunu söylemiştiniz. Eğer Maldek, savaş sonunda kendini yok etmeseydi, kendine hizmet yolunda tekamül eden bir gezegen mi olurdu? Ve o zaman bu gezegendeki varlıklar, yoğunluklarını artırıp, negatif anlamda ve kendine hizmet anlayışıyla dördüncü yoğunluk derecesine mi geçerlerdi? Ra. Gezegensel bellek bileşimi Maldek, sizin kürenizle, Aynı özellikleri taşıyordu. Yani karışık enerji yönelimleri içindeydi. Bu yüzden büyük olasılıkla karışık bir hasada uğrardı. Yani birkaç varlık dördüncü yoğunluk derecesine geçer, birkaçı kendine hizmet yoluyla dördüncü yoğunluk derecesine yaklaşır. Büyük çoğunluk üçüncü yoğunluk derecesini tekrarlardı. Bunun belirsiz olması eylem meydana geldiğinde paralel olasılık olanak girdaplarının ortadan kalkarak Yeni olanı kolasılık girdaplarının başlamasından dolayıdır. Soru: Bizim güneşimizin bize göre tam aksi tarafında olup da bizim göremediğimiz bir gezegen var mı? Ra: Güneşinizin aksi tarafında çok ama çok soğuk bir gezegen var. Ama büyüklüğü istatistik bilgi kaynağı olmasına yeterlidir. Bu küreye aslında gezegen denmemesi gerekir. Çünkü birinci yoğunluk derecesinde kilitlenip kalmıştır. Soru: Madik'teki varlıkların negatif dördüncü yoğunluk derecesine gidebileceklerini söylediniz. Bizim şimdiki üçüncü yoğunluk derecemizden gidip de, evrendeki dördüncü yoğunluk derecesinde ama negatif tipte, kendine hizmet anlayışındaki gezegenlerde hizmet eden varlıklar var mı? Ra, sorunuz açık değil, lütfen yeniden sorunuz. Soru, bizim devremiz bitip de mezuniyet gerçekleştiğinde, bizim üçüncü yoğunluk derecemizden herhangi bir varlığın, Kendine hizmet anlayışında ya da negatif tipte bir dördüncü yoğunluk gezegenine gitmesi mümkün müdür? Ra. Şimdi sorunuzun özünü anladık. Bu hasatta, az sayıda da olsa bu türde hasat olacaktır. Bu doğrudur. Soru. Bize Adolf Hitler'e ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Ra. Adolf adıyla tanınan varlık, şu anda sizin kürenizin güç alanı içinde bulunan orta yükseklikteki astral katlardan birinde şifa sürecinde bulunmaktadır. Bu varlık büyük bir karmaşa içindeydi. Fiziksel bedeninin yok olmasıyla ilişkili olarak titreşim düzeyinde meydana gelen değişikliğin farkında olmakla beraber yine de çok ihtimama ihtiyacı vardı. Soru Tarihimizdeki tanınmış kişiler içinde kendine hizmetin dördüncü yoğunluğuna ya da negatif tipte bir gezegene giden ya da gidecek olan var mıdır? Ra. Bu şekilde hasat edilen varlıkların sayısı azdır. Ama bunlardan az bir kısmı sekizinci düzeye erişebilmiştir. Sekizinci düzeye ancak altıncı ve yedinciden geçilerek ulaşılabilir. Sekizinci ya da sonsuz zeka düzeyine ulaşabilmek, bir varlığın eğer isterse devre esnasında herhangi bir zaman ve yerde hasat edilebilmesine olanak verir. Soru. Bu varlıklar arasında... Gezegenimiz tarihi boyunca tanınan, isimleri bilinen varlıklar var mı? Ra. Birkaç isim verebiliriz. Bir tanesi Taras Bulba, bir diğeri Cengiz Han, biri de Rasputin adıyla bilinmektedir. Soru. Bunu nasıl başardılar? Bunu elde etmek için ne yaptılar? Ra. Bu varlıkların üçü de sonsuz zekanın girişine ulaşmak için insanın çeşitli merkezlerinin enerji akımının kullanılmasıyla ilgili Atlantislilere ait idrake bellekleri yoluyla ermişlerdi. Soru Bu yolla onlar bizim sihir adını verdiğimiz şeyi mi yapıyorlardı? Onlar enkarneyken paranormal şeyler yapabiliyorlar mıydı? Ra Evet, adı geçen iki varlık yeteneğinin pek azını bilinçli olarak kullanırdı. Bütün güçleriyle tek bir konuya eğilmişlerdi. Kendine hizmet. Bu giriş kapısına ulaşabilmek için kişisel çabalarını sonuna kadar zorlamışlardı. Üçüncü varlık ise bilinçli bir ustaydı ve o da kendine hizmet için hiçbir çabadan kaçınmazdı. Soru. Bu üç varlık şimdi nerede bulunuyor? Ra. Bu varlıklar şimdi dördüncü boyutta bulunuyorlar. Bundan dolayı uzay zaman sürekliliği sizinkiyle tutmaz. Her birinin uzay zaman yeri koordinatları yaklaşık olarak saptansa bile bir anlam ifade etmez. Bunların her biri birin yasasının idrakinin arayışına tahsis edilmiş bir dördüncü yoğunluk gezegenini seçti. Bir tanesi sizin Orion grubu diyebildiğiniz grupta. Biri sizin Cassiopeia grubu koltuk takım yıldızı diyebildiğiniz grupta. Biri de Güney İstavrozu grubunda. Bu yer saptamaları tatmin edici değil ama bu idraki size iletebilmek için Gerekli olan geometrik hesapları ifade edecek sözcük hazinesine sahip değiliz. Soru: Orion grubuna giden kimdir? Ra. Han adıyla tanınan. Soru: Orada şu anda ne yapıyor? Görevi ya da işi nedir? Ra. Bu varlık yaradana kendi yoluyla hizmet ediyor. Soru: Bu hizmeti nasıl yaptığını bize tam olarak anlatmanız mümkün mü? Ra. Bu soruya yanıt vermemiz mümkün ancak elimize geçen her fırsatta bütün varlıkların yaratana hizmet ettikleri anlayışını vurguluyoruz. Cengiz Han diye bildiğiniz varlık şu anda hafif bir fizik bedende enkarne olmuştur. Görevi sizin haçlılar adını verebileceğiniz varlıklara düşünce kontrolü bilgilerini kazandırmaktır. Soru Haçlılar ne iş yaparlar? Ra Haçlılar onlar toplumsal bellek kazanma aşamasına ulaşamadan önce gezegensel varlıkları fethetmek için gemileriyle dolaşırlar. Soru, bir gezegen hangi aşamada toplumsal bellek elde eder? Ra, bir akıl beden ruh toplumsal bileşimi, bu grupta bulunan varlıkların hepsi aynı yönelimde, eğilimde ya da arayışta oldukları zaman bir toplumsal bellek bileşimine dönüşür. Akıl ağacının köklerinde bulunan ve bireylerin yitirmiş bulundukları grup belleği artık toplumsal bileşimde kendini gösterir, ve böylece bir toplumsal bellek bileşimi yaratır. Bu bileşimin avantajı toplumsal varoluşun idrakinde ve arayış yönünün sapmasında çok az sapma bulunmasıdır. Çünkü bütün idrak sapmalar toplumun bütün bireylerinin emrindedir. Soru Demek ki burada bizim gezegenimizde de aklımızı, zihnimizi kontrol amacıyla Orion'dan gelen haçlılar var. Bunu nasıl yapıyorlar? Ra Herkes gibi onlar da birin yasasına uygun olarak özgür iradeye riayet ederler. Çağrıda bulunanlarla temas kurulur. Ondan sonra da gezegeninizde bulunanlar birin yasasıyla ilgili idraklerine, ki bu onlar için kendine hizmet anlayışıdır. Bunlara ait tutumları ve felsefeyi yaymak için sizin gibi harekete geçerler. Bunlar seçkin bir sınıf oluştururlar. Bunlar kanalıyla bunlar dışındaki gezegensel varlıkların kendi özgür iradeleriyle köleleştirdikleri bir durum yaratılmaya çalışılır. Soru Bu gezegende haçlıların çabalarına muhatap olanlardan tanınmış kişilerin isimlerini verebilir misiniz? Ra Özgür irade prensibini ihlal etmemek arzusundayız. Sizin uzay zamanınızın geleceği ile ilgili olduğu için bu isimleri vermek müdahale olur. Onun için bu bilgiyi vermeyeceğiz. Sizden güç kazanmaya eğilimli olduklarını Güçten zevk aldıklarını gözlediğiniz varlıkların eylemlerinin sonuçları üzerinde derin derin düşünmenizi istiyoruz. Bu yolla bu bilgiyi kendiniz de elde edebilirsiniz. Biz, gezegensel oyuna karışmayız. Bu zaten hasat için birinci derecede önemli değildir. Soru Bu haçlılar kendi kavramlarını dünyalılara nasıl iletiyorlar? Ra Başlıca iki yol var. Sizin katınızda da sonsuz zekaya götüren kapıların açılması için gerekli bilgiyi ve gücü verecek kaynaklarla temas kurmak isteyen ve bunun için alıştırmalar yapıp disiplinler uygulayan varlıklar var. Ayrıca titreşimlere öyle olan varlıklar da var ki, bu kapı açılır ve başkalarını yönetme ana sapmasını içeren, tam kendine hizmet kaynağıyla hiç güçlük çekmeden, eğitilmeden ve kontrolsüz bir biçimde temas oluşturulur. Soru Haçlılar bu tip insanlara nasıl bilgiler iletiyorlar? Ra Orion grubu, Birin Yasası'nın kendine hizmete uygulanması ile ilgili bilgiler iletiyor. Bu bilgiler teknik olabilir. Nasıl ki bazı konfederasyon üyeleri de başkalarına hizmet yolunda yardım etmek amacıyla bu gezegene teknik bilgiler getirmişlerdir. Bu grubun getirdiği teknoloji, kendine hizmet amacıyla başkalarının nasıl kullanıp yönlendirilebileceklerini yollarını göstermektedir. Soru. Yani bazı bilim adamlarının daha sonra kullanılabilir aygıtlar haline dönüştürülebilecek bilgileri, örneğin telepati yoluyla aldıklarını mı söylemek istiyorsunuz? Ra, dediğiniz zorudur. Ancak bazı bilim adamları da, ki siz onlara pozitif eğilimli dersiniz, daha önce negatif eğilimli bilim adamlarının almış oldukları bilgilerin, neredeyse sebep olacağı yok olma olasılığını ortadan kaldıracak, barışçı tekamül yollarını tıkanık halden kurtararak hizmete sunmak için, gerekli bilgileri almışlardır. Soru Nükleer enerjiyi biz böyle mi öğrendik? Bu hem pozitif hem de negatif yönelimlerin bir karışımı mıydı? Ra Doğrudur. Bilim adamlarının bir araya gelmelerini sağlayan varlıklar karışık eğilimlere sahiptiler. Halbuki bilim adamları çok güçlü bir pozitif eğilime sahiptiler. Onların çalışmalarını izleyen onların ardından gelen bilim adamları ise karışık eğilimlere sahiptiler. Bunların arasında bir tanesi sizin deyiminizle aşırı derecede negatif eğilimliydi. Soru Bu son derece negatif eğilimli varlık hala aramızda yaşamakta mıdır? Ra Evet Soru O halde onun ismini veremeyeceğinizi kabul ederek size Nikola Tesla'nın bilgilerini nereden aldığını soracağım. Ra Nikola adıyla bilinen varlık bilgilerini konfederasyon kaynaklarından alıyordu. Bu kaynaklar bu son derece pozitif eğilimli. Sizin deyiminizle melek gibi varlığın, diğer varlıkların yaşamlarını iyileştirecek şeyler yapması için ona yardım ettiler. Ama ne yazık ki birçok gezgin gibi üçüncü yoğunluk derecesinin titreşimsel sapmaları bu varlığın da diğer hemcinslerini algılayışını son derece saptırmış ve bozmuştu. Onun için görevi tam anlamıyla yerine getiremedi ve bunun sonucunda da amaçlarından saptı. Soru. Tesla'nın çalışması yeryüzündeki insanlara nasıl yararlı olacaktı? Amacı neydi? Ra. Nikola adlı varlığın en çok istediği şey gezegendeki bütün varlıkları karanlıktan kurtarmaktı. Bunun için de gezegen küresinin sonsuz enerjisini, aydınlanma ve güç sağlamada kullanılması için gezegene vermeye çalıştı. Soru. Gezegendeki varlıkları karanlıktan kurtarmakla tam olarak neyi kastediyorsunuz? Ra. Bu yanıtın büyük bir kısmı teybin bozulmuş olmasından dolayı kaydedilemedi. Ama yanıtın anlamı aşağıdaki gibidir. Biz insanları karanlıktan kurtarmayı sözcük anlamında söyledik. Soru. Bu karanlıktan kurtarma birin yasasının bir uygulaması mıdır yoksa gerçek bir ürünü mü içermektedir? Ra. Böyle bir kurtarma sonucunda iki çeşit deneyim ortaya çıkacaktı. Birincisi. İnsanlar artık enerji için para ödemek zorunda kalmayacaklardı. İkincisi ise enerjinin bu şekilde sağlanmasının ortaya çıkaracağı boş zaman, birin yasasına ulaşmanın birinci basamağı olan kendini araştırmaya başlayabilme için gerekli olan özgürlüğü sağlayabilecek bu olasılığı artıracaktı. Sizin deyiminizle gün doğuşundan gün batışına kadar bedensel olarak çalışan kişilerin pek azı birin yasasını bilinçli bir şekilde düşünebilir. Soru. Genel olarak sanayi devrimi için ne diyeceksiniz? Bu herhangi bir biçimde planlanmış mıydı? Ra. Evet. Gezginler birkaç dalga halinde bedenlendiler. Amaçları insanları yavaş yavaş gündelik yaşamın taleplerinden ve boş vakit bulma özgürlüğüne sahip olmama durumundan kurtarmaktı. Bu celseyi bitirmeden önce sormak istediğiniz kısa sorular var mı? Soru. Bu sorunun kısa mı uzun mu olduğunu bilmiyorum. Uzun ise gelecek celsede sorarız. Orion'dan gelen Haçlılar bunun için yapıyorlar. Nihai amaçları nedir? Herhalde bunun yanıtı çok uzundur. Ra Bu çok uzun bir yanıt gerektirmiyor. Kendine hizmet, herkese hizmet demektir. Bu açıdan görüldüğünde kendine hizmet, güce ulaşmak amacıyla kendi çıkarları adına yönetip yönlendirebilmek için başkalarının enerjilerini giderek daha büyük oranda kullanmayı gerektirir. Bu konuyu genişletmek için başka sorularınız olacaksa yine sizinle olacağız. Soru. Sormayı unuttuğum bir şey var. Bugün geç saatte bir جلسه daha yapmamız mümkün mü? Ra. Olabilir. Soru. Teşekkür ederim. Ra. Sizi sonsuz yaratanın sevgi ve ışığıyla terk ediyorum. Adonai. جلسه 12. 28 Ocak 1981. Ra. Sonsuz Yaratanın sevgi ve ışığı ile sizi selamlıyorum. Sizinle şimdi iletişim kuruyorum. Soru: Son celsede Orionlu Haşlıların buraya gemileriyle geldiklerini söylemiştiniz. Bu gemileri tarif edebilir misiniz? Ra: Orion gemileri çeşitli tiptedirler. Birinci tip uzun ve oval biçimlidir. Gümüş renginden biraz daha koyu renktedir. Işıkta bakıldığında metalik bir görünüm arz eder bazı hallerde kırmızı ya da ateş rengi görünebilir. Diğer araçlar arasında sizin ölçülerinizle 12 ayak çapında, ufak disk biçiminde olanlar ya da bir yanı yaklaşık 40 ayak ölçüsünde olan kutu biçimindekiler bulunur. Diğer bazı araçlar ise düşünce kontrolü mekanizmasının kullanımı yoluyla istenilen şekle girebilirler. Bu grupla çalışan değişik uygarlıklar vardır. Bunlardan bazıları diğerlerine göre, sonsuz zekayı ve enerjiyi daha iyi kullanmayı bilirler. Bu bilgiyi de pek paylaşmazlar. Onun için araçları büyüklük ve şekil bakımından birbirinden çok farklı olabilir. Soru Konfederasyon Orion gemilerinin buraya gelmelerini önlemek için herhangi bir çaba gösteriyor mu? Ra Bu gezegeni karantinaya almak için her türlü çaba sarf edilmektedir. Ama koruyucular ağı herhangi bir düzeydeki Herhangi bir ileri karakol ya da askeri devriye örneği gibi karantinayı delen varlığa engel olmaz. Eğer bu izin talebi birin yasası çevresi içinde, ışıkla, sevgiyle yapılmışsa bu kabulle karşılanır. Ama eğer A delinmiş ve bu tarafa geçilmişse artık izin almaya da gerek kalmaz. Soru Kim izin talebinde bulunuyor? Ra Sorunuz açık değil. Lütfen yeniden sorunuz. Soru Konfederasyonun, Orion gemilerinin karantinayı delip geçmelerini nasıl önlediğini anlayamadım. Ra Koruyucunun titreşim düzeyine bağlı olarak ışık varlık ya da ışık beden düzeyinde temas vardır. Bu koruyucular gezegeninizin enerji alanlarını sürekli olarak tarayarak yaklaşan varlıklar olup olmadığını saptarlar. Yaklaşan her varlığa tek yaradan adıyla seslenilir. Böyle seslenilen bir varlık sevgi ışık ile yıkanır. Kendi özgür iradesiyle gücünü birin yasasından alan karantinaya uyar. Soru Bir varlık kendisine seslenildikten sonra karantinaya uymazsa ne olur? Ra Bizim söz ettiğimiz düzeyde kendisine seslenildikten sonra karantinaya uymamak, sizin bir taş duvara çarptıktan sonra durmamanıza eşittir. Soru Bir varlık böyle yapıldığı takdirde kendisine ne olur, aracına ne olur? Ra, yaratan tek bir varlıktır. Karantina sınırlarını ihlal edecek kata erişmiş olanların titreşim düzeyi, onların bu sevgi ışık anı gördükten sonra bu yasaya uymamalarını olanaksız kılar. Onun içinde hiçbir şey olmaz, hiçbir girişimde bulunulmaz, hiçbir karşı karşıya gelme olmaz. Karantinayı delebilen tek tük varlık bunu, gezegeninizin enerji alanlarını çevreleyen uzay zaman sürekliliğinde pencereler, ya da sapmalar keşfettikleri için yapabilirler. Bu pencerelerden gelirler. Bu pencereler çok azdır ve nerede ortaya çıkacakları tahmin edilemez. Soru Bu bizim UFO akını dediğimiz şeyi açıklıyor mu? Yani 1973 yılında olduğu gibi. Birdenbire büyük sayıda UFO'nun ortaya çıkması gibi olayları. Ra Doğrudur. Soru Bizim göklerimizde görülen UFO'ların çoğu Orion grubuna mı ait? Ra Göklerinizde görülenlerin çoğu Orion grubuna aittir. Mesajlar gönderirler. Bunların bazıları başkalarına hizmet eğiliminde olanlar tarafından alınır. O zaman bu mesajlar alan varlıklar tarafından kabul görecek şekilde değiştirilir ve gelecekteki zorluklara karşı uyarılara dönüşürler. Başkalarına hizmet isteğinde olan varlıklarla karşılaşan kendine hizmet yanlısı varlıklar çok çok bunu yapabilirler. Ama bu grubun amaçlarına en uygun bulduğu temaslar, kendine hizmet eğilimindeki varlıklarla yaptığı temaslardır. Ancak göklerinizde pozitif yapıda ve konfederasyonun projeksiyonu olan birçok düşünce formu varlığı da bulunmaktadır. Soru Orion haçlılarının ağı geçtikten sonra hem teknik hem de teknik olmayan bilgiler verdiklerini söylediniz. Teknik bilgilerle ne kastettiğinizi sanırım biliyorum ama ne tipte teknik olmayan bilgi veriyorlar acaba? Bunun telepatik temas yoluyla yapıldığı düşünmekte haklı mıyım? Ra Evet, doğrudur. Birin yasasının kendine hizmet sapmasının felsefesi telepati yoluyla bildirilir. İlerlemiş gruplara yapılması gereken ayinler ve alıştırmalar bildirilir ve bunlar aynı başkalarına hizmet eğilimli varlıkların, kendi öğretmenlerinin aktardıkları felsefeyi kaydedişleri gibi yazılıp kaydedilirler. Bu felsefe varlıkları yönlendirerek Onların başkalarına hizmet deneyimini yaşamalarını ve bu suretle de kendine hizmeti takdir edebilmelerini amaçlar. Böylece bu varlıklar kendine hizmet eğilimi kazanırlar ve bu sefer onlar diğerlerini başkalarına hizmeti deneyimlemeye yönlendirmeye çalışırlar. Soru Bizim kara büyü dediğimiz şeyin aslı bundan kaynaklanmış olabilir mi? Ra Bu bir anlamda doğru bir anlamda değil. Orion grubu sizin gezegeninizdeki negatif eğilimli varlıklara yardım etmiştir. Bu varlıklar her halükarda negatif eğilimlere sahip olup kendilerine hizmetle uğraşacaklardı. Ayrıca sizin kendi iç katlarınızda da negatif eğilimli birçok varlık vardır ve bunlar bu kendine hizmet peşindeki varlıklara içsel öğretmen ya da rehber olmaya veya onların ruhlarını obsede etmeye hazırdırlar. Soru Burada dünyada bulunan bir varlığın Sırayla hem konfederasyonu hem de Orion grubunu çağıracak kadar, yani önce birini, sonra vazgeçip diğerini, sonra yine vazgeçip ilkini çağıracak kadar karmaşı içinde olması mümkün müdür? Ra. Akort olmamış, ayarlanmamış bir kanalın, yani medyumun, hem negatif hem de pozitif iletişimleri alması mümkündür. Eğer alıcı varlık, içinde bulunduğu karmaşanın gerisinde, varlığının derinliğinde aslında başkalarına hizmete eğilimli ise, Kıyamet habercisi mesajlar almaya başlar. Ama varlık temelde kendine hizmet eğiliminde ise bu durumda haççılar yalan söylemeye gerek görmez. Buraya vermek için geldikleri felsefeyi hemen vermeye başlarlar. Sizin insanlarınızın kurmuş oldukları birçok temas bu yüzden karmaşaya ve zarara neden olmuştur. Bu gibi temaslarda medyumlar aslında başkalarına hizmete eğilimli oldukları halde kanıt gösterme arzusu yüzünden haççıların yalan bilgileri, Haçlıların yalan bilgilerine açık olmuşlardır. Böylece haçlılar bu kanalların etkilerini geçersiz kılıp onları tesirsiz bırakabilmişlerdir. Soru Bu haçlıların çoğu dördüncü yoğunluk derecesinden midir? Ra Çoğunluk dördüncü yoğunluk derecesindendir. Soru Normal olarak biz dördüncü yoğunluk derecesinde bulunan bir varlığı gözlerimize görebilir miyiz? Ra Normal sözcüğü sorunun anlamını bulandırıyor. Açıklığa kavuşturmak için yeniden düzenleyelim. Dördüncü yoğunluk derecesindekiler, üçüncü yoğunluk derecesinde bulunanların kendilerini görmemelerini tercih ederler. Onların gözle görülür olmaları da mümkündür. Ama bunu tercih etmezler. Çünkü bunun için sizin şu anda deneyimlemekte olduğunuz, üçüncü yoğunluk denen bu oldukça zor titreşimsel bileşim üzerinde büyük bir konsantrasyon göstermeleri gerekir. Soru İçinde bulunduğumuz bu zaman diliminde, dünya üzerinde bulunan ve bizim toplumumuz içinde gözle görülür şekilde faaliyette bulunan oriyonlu ya da konfederasyonlu varlıklar var mıdır? Ra Bu zaman diliminde her iki gruptan da kimse aranızda bulunmuyor. Ama oriyonlu haçlılar kendi peylerini sürmek, davetlerini yapmak, girişimlerde bulunup kumanda etmek için iki türlü varlık kullanırlar. Birinci düşünce formlarıdır. İkincisi ise bir çeşit robottur. Soru Robotu tarif edebilir misiniz? Ra Robot aranızdan herhangi bir varlığa benzeyebilir. Robotlar yapaydırlar. Soru Robot normalde siyahlı adam denilen şey midir? Ra Hayır bu doğru değil. Soru Peki siyahlı adamlar kimlerdir? Ra Siyahlı adamlar düşünce formu tipi varlıklardır. Onlara belli fiziksel özellikte verilmiştir. Ama titreşimsel yapıları üçüncü yoğunluk derecesinin titreşimsel özelliklerini taşımaz. Onun içinde gerektiğinde materyalize ve demetaryalize olabilirler. Soru: O halde bütün bu siyahlı adamlar Orion haçları tarafından mı kullanılıyorlar? Ra: Evet doğrudur. Soru: Gezginlerden söz ettiniz. Kimdir bu gezginler? Nereden geliyorlar? Ra: Kıyılarınızdaki kumsalları gözünüzün önüne getirin. Nasıl buralarda sayısız kum tanesi varsa sonsuz zekanın kaynakları da o derece çoktur. Bir toplumsal bellek bileşimi artık isteğinin, dileğinin, hedefinin ne olduğunu bütünüyle idrak ettiğinde arzusunun başkalarına hizmet olduğu sonucuna varmışsa yardım isteyen her varlığa elini uzatır. Sizin dert ortakları ya da keder kardeşleri diyebileceğiniz bu varlıklar Kederin çağrısına uzanırlar. Bu varlıklar sonsuz yaratılışın her köşesinde bu sapmada hizmet etme arzusuyla bir araya gelmişlerdir. Soru Bunlardan kaç tanesi şu anda dünyada bedenlenmiştir? Ra Rakam yaklaşıktır. Hasata yardımcı olabilmek için gezegenin titreşimini hafifletebilmek çok gerekli olduğundan büyük bir enkarnasyon akımı olmuştur. Rakam 65 milyona yaklaşmaktadır. Soru Bunların çoğu dördüncü yoğunluk derecesinden mi geliyor? Değilse hangi dereceden geliyorlar? Ra Pek azı dördüncü derecedendir. Bu gezginlerin büyük kısmı altıncı yoğunluk derecesindendir. Bunlarda hizmet arzusu büyük oranda zihinsel saflık ve toplumsal değer yargılarınıza göre delice cesaret ya da kahramanlık diyeceğiniz özellik olarak belirginleşir. Gezgin olmanın zorluğu ve tehlikesi şuradadır. Gezgin bedenlenince... Görevini unutup olaylara karmik anlamda karışabilir ve yok olmasını önlemek için enkarne olduğu dünyanın girdabına kapılıp gidebilir. Soru Böyle bir varlığın olaylara karmik anlamda karışmak için ne yapması gerekir? Bunun bir örneğini verebilir misiniz? Ra Başka varlıklarla ilişkisi esnasında bilinçli bir sevgisizlikle hareket eden bir varlık olaylara karmik anlamda karışmış olur. Soru bu gezginlerin çoğu üçüncü yoğunluk derecesinde bulunurken fiziksel rahatsızlık yaşar mı? Ra. Bu, bu celsenin son sorusu olacaktır. Üçüncü yoğunluk derecesinin titreşimsel sapmalarıyla daha büyük yoğunluk derecelerinin sapmaları arasında çok büyük farklar vardır. Bunun içinde genel olarak gezginlerin hepsinde bir çeşit sakatlık, sıkıntı ya da şiddetli bir yabancılaşma, uyumsuzluk duygusu bulunur. Bu sıkıntıların en ortak olanı, ki biz buna yabancılaşma diyoruz, gezegensel titreşimlere karşı sizin deyiminizle de kişilik bozuklukları şeklinde tepki gösterilmesidir. Bir diğeri de gezegensel titreşimlere uyum sağlamakta zorluk çekildiğini gösteren bedensel rahatsızlıklardır. Örneğin sizin deyiminizle de alerjiler. Sizi tek sonsuz yaratanın ışığı ve sevgisiyle terk ediyorum. Adonai CELSE 13 29 Ocak 1981 Ra Sonsuz yaratanın sevgi ve ışığı ile sizi selamlıyorum. Şimdi sizinle iletişim kuruyorum. Soru İlk önce ne yapmamız gerektiğini araştırırken bu kadar çok aptalca soru sorduğum için özür dilemek istiyorum. Yaptığımız şeyin büyük bir onur ve ayrıcalık olduğunu, aynı zamanda birin yasasının mütevazı elçileri olmanın da ne kadar büyük bir onur olduğunu biliyoruz. Bu kitabı hazırlamanın en iyi yolunun ta yaratılışın başından başlayarak, insanın dünyadaki tekamülünü izlemek ve birin yasasının her adımda nasıl uygulanmış olduğunu araştırmak olduğunu inanıyoruz. Ayrıca kitabın adını birin yasası koymayı ve yazar olarak da ra'yı göstermeyi düşünüyoruz. Bunu kabul eder misiniz? Ra, isteğiniz açık değil. Bu kararın her bölümünü ayrı ayrı istekler şeklinde yeniden belirtir misiniz? Soru. İlk önce yaratılışın en başından başlamak istiyorum. Gidebileceğimiz kadar geriye gidelim ve insanoğlunun tekamülünü oradan günümüze kadar izleyelim. Bu sizce uygun mu? Ra. Bu tamamıyla sizin kararınıza bağlıdır. Soru. İkinci sorum, kitabın adını birin yasası, yazan Ra koymakla ilgilidir. Bunu kabul ediyor musunuz? Ra. Kitabın adını kabul ediyoruz. Ancak Ra'nın yazar olması savı bizim anlayışımıza göre eksiktir. Biz sadece elçileriz. Soru O zaman kitabın yazarı olarak kimi göstermemiz gerektiğini söyleyebilir misiniz? Ra Ben sadece şu öneride bulunabilirim. Eğer sizin görüşünüz, anlayışınız bu ismi, yani Ra'yı yazar olarak belirtmeyi uygun görüyorsa, buna birin yasasının mütevazı elçisi ekini koyunuz. Soru ''Teşekkür ederim. Bize yaratılışta ilk bilinen şey neydi söyleyebilir misiniz? Yani ilk başta ne vardı?'' ''Ra. Yaratılışta ilk bilinen şey sonsuzluktu. Sonsuzluk yaratılıştır.'' ''Soru. Şu halde bu sonsuzluktan bizim yaratılmış olarak deneyimlediklerimiz doğru. Tekamülün bundan sonraki adımı neydi?'' ''Ra. Sonsuzluk bilinçlendi, farkındalık başladı.'' İkinci adım buydu. Soru, peki bundan sonra ne oldu? Ra, bu farkındalık sonsuzluğun sonsuz enerji üzerine odaklanmasını doğurdu. Siz bunu çeşitli isimlerle nitelendirdiniz. En çok rastlananı logos, kelam, evrenin düzeni ya da sevgidir. Yaradan sonsuzluğun farkındalık içinde ya da bilinçli bir prensip olarak odaklanmasıdır ki biz buna sizin dilinizde, Kullanabileceğimiz en uygun sözcüklerle sonsuz zeka ya da zeki sonsuzluk diyoruz. Soru Bir sonraki adımı söyleyebilir misiniz? Ra Bir sonraki adım sizin ilüzyonunuzdaki bu uzay zaman aşamasında hala tekamülünü sürdürmektedir. Bir sonraki adım birin yasasının temel sapmalarından birini yani özgür iradeyi izleyerek yaratıcı prensibe karşı verilen sonsuz bir tepkidir. Böylece sonsuz sayıda boyut olasılık kazanır. Enerji sonsuz zekadan önce yaratıcı gücün rastgele fışkırışı şeklinde akar. Sonra bu enerji hangi yönde incelenirse incelensin, holografik tarzda tezahürler şeklinde ortaya çıkan düzenler meydana getirir. Bu enerji kümeleri bundan sonra kendi yerel ritimlerini ve enerji alanlarını düzenlemeye başlarlar. Böylece boyutlar ve evrenler yaratılır. Soru. O halde bana galaksilerin ve gezegensel sistemlerin nasıl şekillendiklerini söyleyebilir misiniz? Ra. Bu sorunuza geçmek için düşüncelerinizde muazzam bir atlama yapmanız gerekiyor. Çünkü son sorunuzun yanıtında sizin deyiminizle fiziksel evrenler henüz doğmamışlardı. Sonsuz zekanı yaratıcı prensibinden fışkıran çeşitli enerjiler bireyselleşerek, birlikte yaradan haline gelene dek giderek daha zekileşen düzenler halinde dolaşıp durdular. İşte fiziksel madde böyle başladı. Bu büyük düşünce atlamasını kavrayabilmek için ışık kavramını anlamak gerekir. Çünkü sonsuzluğun bu titreşimsel sapması madde olarak bilinen şeyin yapı taşıdır. Yaratıcı prensibin çağrısına uyan sonsuz zekanın ilk ve temel sapması olan ışığın kendisi de zeki ve enerji doludur. Bu sevgi ışığı varlığının oluşumunda belirli özelliklerle var edilmişti. Bunlar arasında paradoksal bir biçimde sizin deyiminizle doğru çizgiyle tarif edilen sonsuz bütünlükte vardı. İşte bu paradoks sizin güneş sistemleri galaksiler ve kendi etrafında dönen ve iki yüzlü dış bükey mercek şeklini almaya yönelen gezegenler olarak adlandırdığınız çeşitli fiziksel illüzyon varlıklarının biçimlerinden sorumludur. O yüzden bu biçimlerde yaratılmışlardır. Soru Sanırım sizin anlatmakta olduğunuz sürecin ilerisine atlamakla hata yaptım. Bu hatamdan doğan büyük arayı kapatmak yararlı olur mu? Ra Bu arayı kapatmaya çalıştım. Ama siz bana uygun gördüğünüz her şekilde soru sorabilirsiniz. Soru Galaksiler ve gezegenler hakkında sorduğum sorudan bir önceki soruya dönerek Oradan bir sonraki adımın ne olduğunu anlatır mısınız? Ra Sizin deyiminizle adımlar eş zamanlıdır ve sonsuzdurlar. Soru Acaba bana sonsuz zekanın nasıl olup da uygun sözleri bulmakta zorlanıyorum? Kendi kendinden soyutlanarak bireyselleştiğini anlatabilir misiniz? Ra Bu uygun bir sorudur. Sonsuz zeka bir kavramı ayırt etti, sezdi, idrak etti. Bu kavram farkındalık özgür iradesiydi. Bu kavram sonluluk idi. Bu birin yasasının ilk temel paradoksu ya da sapmasıydı. Böylece tek sonsuz zeka kendini çokluğun keşfedilmesine tahsis etti. Sonsuz zekanın olanakları sınırsız olduğundan bu çokluğunda sonu yoktur. O halde bu keşif de sonsuz bir şimdi de sonsuza kadar devam etmekte özgür olacaktır. Soru İçinde bulunduğumuz galaksi sonsuz zeka tarafından mı, yoksa onun bir bölümü tarafından mı yaratıldı? Ra Galaksi olsun, sizin farkında olduğunuz diğer maddesel varlıklar olsun. Hepsi sonsuz zekanın bireyselleşmiş bölümleri tarafından yaratılmıştır. Her keşif işe başladığında kendi odak noktasını buldu ve birlikte yaratan durumuna geçti. Her bireyselleşmiş bölüm sonsuz zekayı kullanarak ayrı bir evren yarattı ve özgür seçimin ritimlerinin bu evrendeki sonsuz olanaklar tayfıyla oynayarak akmasına izin vererek, sevgi ışığın zeki enerjiyle ulaşması için bir kanal oldu ve böylece kendi evrenin doğal yasalarını, doğa yasalarını yarattı. Her evrende aynı şekilde bireyselleşerek ve birlikte yaratan olmaya odaklanarak, daha ileri başkalıklara, çeşitliliklere izin verdi ve böylece doğal yasaların sizin deyiminizle bir güneş sisteminin titreşimsel düzeninde belirmesine neden olan daha zeki enerjiler yarattı. Böylece her güneş sisteminin de kendi yerel ilizyoni doğal kendi yerel ilizyoni doğal yasaları oluştu. Şu iyice anlaşılmalıdır ki her bölüm ne kadar küçük olursa olsun hangi yoğunluk derecesine ya da ilizyoni düzene, madde alemine ait olursa olsun, bir holografik filmde olduğu gibi, tek yaradanı yani sonsuzluğu içinde taşır. Böylece her şey gizemle başlar ve gizemle biter. Soru Bana bireyselleşmiş sonsuzluğun bizim galaksimizi nasıl yarattığını ve bizim gezegen sistemimizi de aynı bölümün yaratıp yaratmadığını, ve eğer yarattıysa, ise bunun nasıl gerçekleştiğini anlatabilir misiniz? Ra Sorunuzu yanlış algılamış olabiliriz. Çünkü bu soruya yanıt verdiğimizi sanıyoruz. Sorunuzu tekrarlar mısınız? Soru Benim merak ettiğim şimdi içinde bulunduğumuz gezegensel sistemin tümünün aynı anda yaratılıp yaratılmadığıydı. Öyle mi oldu yoksa önce güneş sonra gezegenler mi yaratıldılar? Ra sizin ilizyonunuzda süreç büyükten küçüğe doğru gelişir. Bunun içinde birlikte yaratan galaksinin niteliklerinde bireyselleşerek yeni enerji kalıpları yarattı. Bu kalıplar daha sonra sonsuz zekanın bilinci içinde yeni odaklara doğru yöneldiler. Birçok yeni odaklaşma oldu. Yani sizin şimdi içinde bulunduğunuz güneş sisteminin kendi kalıpları, düzeni, ritimleri ve kendine mahsus doğal yasaları vardır. Ama gelişim galaksinin spiral enerjisinden güneş sisteminin spiral enerjisine oradan gezegenin spiral enerjisine ve oradan da gezegendeki varlıkların birinci yoğunluk derecesi bilincinin farkındalığını başlatacak deneyim koşullarının spiral enerjisine doğru olur. Soru Bana gezegensel varlıkların bu ilk yoğunluk derecesini anlatabilir misiniz? Ra Her adım Farkındalığın keşfi içindeki sonsuz zekayı özetler. Her adımın özünde olan ve bu keşfi sürdüren de odur. Gezegensel bir çevrede ise her şey sizin kaos dediğiniz biçimde başlar. Enerji sonsuzluğu içinde yönlendirilmemiş ve rastgeledir. Sizin idrakiniz çerçevesinde yavaş yavaş diyeceğimiz bir hızla bir kendini farkındalık odağı oluşmaya başlar. Böylece logos hareket eder. Işık Birlikte yaratanın kalıplarına ve titreşimsel ritimlerine göre karanlığı biçimlendirmek için gelir ve böylece belirli tipte bir deneyim oluşturmaya başlar. Deneyim, bilinç yoğunluğu olan birinci yoğunluk derecesiyle başlar. Gezegensel mineral ve su yaşamı ateş ve rüzgardan var olmanın farkındalığını öğrenir. Bu birinci yoğunluk derecesidir. Soru Peki bu birinci yoğunluk derecesi nasıl daha ileri bir farkındalığa geçer? Ra Sizin ışık dediğiniz şeyin karakteristik özelliği olan spiral enerji, düz bir çizgide ilerleyen bir spiral şeklinde hareket eder. Böylece kendisini oluşturan spirallere, yukarıya, sonsuz zeka konusunda daha geniş idrakli bir varoluşa doğru kaçınılmaz bir hareket verir. Böylece birinci boyutun varlığı ikinci yoğunluk derecesine, onun derslerine geçmek için çabalar. Dersler artık çözülmek, yok olmak ya da rastgele değişime uğramak yerine tekamül etmeyi içeren tipte bir farkındalığı öğretirler. Soru, tekamülden ne kastettiğinizi tanımlayabilir misiniz? Ra, birinci titreşim derecesindeki mineral ya da su yaşamı ile ikinci yoğunluk derecesinin alt katlarında bulunan ve yavaş yavaş kendi içinde ve çevresinde hareket etmeye başlayan varlıklar arasındaki farkı gözünüzde canlandırın. Bu hareket, yani ışığa ve gelişmeye yönelik gösterilen çaba, ikinci yoğunluk derecesinin karakteristik özelliğidir. Soru Işığa doğru çabalamak ne demektir? Ra İkinci yoğunluk derecesi, tekamülünün ışığa doğru çabalamasının çok basit bir örneği. Bir yaprağın ışık kaynağına doğru dönmek için yaptığı harekettir. Soru Birinci ve ikinci yoğunluk dereceleri arasında fiziksel bir fark var mıdır? Örneğin, birinci ve ikinci yoğunluk derecelerinde olan iki gezegeni yan yana koyup bakabilseydim. Şimdi içinde bulunduğum koşullarda her ikisini de görebilir miydim? Her ikisi de benim için maddesel, fiziksel bir görüntü meydana getirirler miydi? Ra Evet eğer dördüncüden yedinciye kadar olan yoğunluk dereceleri kendi özgür tercihleriyle görünmez olmayı seçmezlerse yoğunluk derecelerinizin tüm oktavını açıkça görebilirsiniz. Soru Peki ikinci yoğunluk derecesi nasıl tekamül edip üçüncü dereceye geçiyor? Ra İkinci yoğunluk derecesi öz bilinci. Yani kendini farkındalık, kendini bilincinde olma yoğunluğu olan üçüncü dereceye geçmek için çaba sarf eder. Bu çaba 3. yoğunluk derecesi varlıkları tarafından bir kimlik verilerek yatırım yapılan gelişmiş 2. yoğunluk derecesi varlıkları tarafından gösterilir. Bu varlıklar kendilerine verilen kimlik vasıtasıyla kendinin farkında olan akıl-beden bileşimi haline gelirler. Ve böylece akıl-beden-ruh bileşimi olurlar ve 3. yoğunluk derecesine ruhun bilincinin ilk yoğunluk derecesine girerler. Soru şu anda bizim gezegenimizin yoğunluk derecesi nedir? Ra Dünyanız üzerindeki akıl-beden-ruh bileşimi varlıklar açısından üçüncü yoğunluk derecesinde bulunuyor. Ama kendisi şu anda dördüncü yoğunluk derecesine ait bir uzay zaman sürekliliğine girmiştir. Bu da oldukça güç bir hasat yapılmasına neden oluyor. Soru Üçüncü derecede bulunan bir gezegen nasıl dördüncü dereceye geçer? Ra bu son uzun sorunuz olsun. Dördüncü yoğunluk derecesinin yaklaşması, yakınlaşması, bir saatin vuruşları kadar düzenlidir. Güneş sisteminizin uzay zamanı, bu gezegenin farklı bir titreşimsel yapısı olan bir uzay zamana doğru bir spiral çizmesine olanak vermiştir. Bu da gezegen küresinin bu yeni sapmalar tarafından şekillendirilebilmesine neden oluyor. Ancak bu geçiş devresi sırasında insanlarınızın düşünce formları öyle ki hep birlikte ibreyi kavrayıp pusulayı tek bir yöne döndürmeleri gerekirken hem bireyler hem de toplumlar yelpazenin her yerine dağılmış durumdalar. Bunun için de sevgi titreşimine ya da bazılarınızın dediği gibi idrak titreşimine girişiniz mevcut toplumsal bileşiminiz için etkili olamamaktadır. Onun için de öyle bir hasat olacak ki Çoğunuz üçüncü yoğunluk devresini tekrarlamak zorunda kalacaksınız. Gezginlerinizin, öğretmenlerinizin ve üstadlarınızın tüm enerjisi şu anda hasatı çoğaltmak üzerinde toplanmıştır. Ama hasat edilecek pek az varlık vardır. Soru Bu celsenin öncekilere kıyasla biraz daha kısa olduğunu fark ettim. Bunun bir nedeni var mı? Ra Medyumun yaşam enerjisi biraz düşüktür. Soru Bundan anladığıma göre bugün ikinci bir celse yapmamak daha iyi olacak, öyle mi? Ra Daha sonra bir celse daha yapmak uygun olur. Biz bu medyumu kontrol altında tutuyoruz ve ondan aldığımız malzeme yönünden zayıfladığında da kullanmaktan vazgeçiyoruz. Medyumu zayıf düşürmeyi istemeyiz. Sizleri sonsuz yaratanın ışığı ve sevgisiyle terk ediyorum. Adonai Celse 14 29 Ocak 1981 Ra Sizi sonsuz yaratanın sevgi ve ışığı ile selamlıyorum. Şimdi sizinle iletişim kuruyorum. Soru Bu sabah yaptığımız çalışmanın üzerinden geçtiğimde bazı boşlukları tamamlamanın yararlı olacağını düşündüm. Siz ikinci yoğunluk derecesinin öz bilinci ya da kendini farkındalık yoğunluğu olan üçüncü yoğunluk derecesine geçmek için çabaladığını söylediniz. Bu çaba da üçüncü yoğunluk derecesi varlıkları tarafından yatırım yapılan, ikinci yoğunluk derecesinin gelişmiş varlıkları tarafından gösteriliyor. Bununla ne demek istediğinizi lütfen açıklar mısınız? Ra, Aynı sizin üzerinize bir giysi geçirmeniz gibi. Üçüncü yoğunluk derecesindeki bazı varlıklar, bazı ikinci derece varlıklarını kendini farkındalık bilinciyle giydirirler. Onlara bu bilincin yatırımını yaparlar. Bu da çoğunlukla sizin evcil hayvanlar adını verdiğiniz varlıklara bir fırsat verme şeklinde yapılır. Bu başka değişik şekillerde belirli bir bilinçle de yapılabilir ve yapılmıştır. Bunlar arasında birçok değişik dinsel uygulama grupları bulunur. Bu kişiler bazı doğal ikinci yoğunluk varlıklarına, bu varlıkların kendi grup formları içinde bir kişilik vererek onlara sevgilerini sunarlar. Soru Peki dünyamız ikinci yoğunluk derecesinde bulunurken, Üzerinde bulunan ikinci yoğunluk derecesindeki varlıklara nasıl bir işlem, yatırım yapıldı? Ra. Söz edilen tipte yatırımlar yapılmadı. Sadece yoğunluk derecesinden yoğunluk derecesine. Spiral çizen ışığın yukarıya doğru çağrısı şeklindeki en basit üçüncü yoğunluk derecesi yatırımı yapıldı. Soru. O zaman üçüncü derecede insan olarak ortaya çıkan ikinci yoğunluk derecesi formu neydi? Yani neye benziyordu? Yani bu varlık ikinci yoğunluk derecesinde bulunurken neye benziyordu? Ra, İkinci yoğunluk derecesi ile üçüncü yoğunluk derecesi bedenleri arasında pek çok durumda benzerlik bulunur. Ama sizin gezegeninizde bu süreç Mars adını verdiğiniz gezegene ait varlıkların burada enkarne olmaları yüzünden kesintiye uğramıştır. Onlar genetik değişim yoluyla gezegeninizin koşullarına uyum sağlayabilmişlerdi. Onun içinde genellikle görülen ve ikinci yoğunluk derecesindeki iki ayakları üzerinde dikilebilen varlıkların yavaş bir değişimle üçüncü yoğunluk derecesine geçmeleri yerine çok önemli ve büyük bir değişiklik ani biçimde ortaya çıkmıştı. Bunun sizin deyiminizle bedene ruh verilmesiyle bir ilgisi yoktur. Bu sadece o uygarlıktan arta kalanların getirdiği koşulların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Soru daha önceki bilgilerden anladığıma göre bu olay 75 bin yıl önce oldu. Bizim tekamülümüzün üçüncü yoğunluk süreci o zaman başladı. Bana bu 75 bin yıl boyunca neler olduğunu kısaca sadece önemli gelişme noktalarına değinerek anlatabilir misiniz? Bu gelişmeye yardımcı olmak üzere sürecin hangi noktalarında temas yapılmıştır? Ra İnsanoğluna yardım için ilk girişim 75 bin yıl önce yapıldı. Bunu yani sizin zaman ölçülerinize göre 75 bin yıl önce yapılan girişimi size anlatmıştık. İkinci kez yardım girişimi yaklaşık olarak 58 bin yıl önce Mu uygarlığına yapıldı ve sizin ölçülerinize göre çok uzun bir süre boyunca da devam etti. Bundan sonraki yardım girişimi uzun bir aralıktan sonra bundan 13 bin yıl önce Atlantesilere yapıldı. Bu girişimde daha önce söz ettiğimiz şifa yöntemlerine, ve kristallerle yapılan çalışmalara ait bilgiler onlara sunuldu. Bundan sonraki girişim 11.000 yıl önce yapıldı. Bunlar yaklaşık rakamlardır. Çünkü söz konusu rakamları sizin uzay zaman sürekliliği ölçüm sisteminize tam olarak uygulayamıyoruz. Sizin Mısır dediğiniz yerde yapılan bu girişimden de daha önce söz etmiştik. Bizimle gelmiş olan varlıklar 3500 yıl sonra bu kez Güney Amerika'da bulunan toplumsal bileşime yardım etmek üzere bir kez daha geri döndüler. Ancak bu kentlerdeki piramitler amaçlarına uygun olarak kullanılmadılar. Bu nedenle de bu işten vazgeçildi. 3000 yıl kadar önce sizin Güney Amerika dediğiniz yere bir iniş daha yapıldı. 2300 yıl kadar önce de yine Mısır bölgesinde insanlara yardım amacıyla birkaç girişimde daha bulunuldu. Devrenin geri kalan süresi boyunca sizin beşinci yoğunluk derecenizden hiç ayrılmadık ve şimdi şu son kısa devre esnasında da hasata hazırlık yapmak üzere çalışmaktayız. Soru 11 bin yıl önce Mısır'a yaptığınız ziyaret, yeryüzüne gerçekten bedensel olarak indiğiniz tek ziyaret miydi? Ra Biz Ra Sadece o zaman sizlerin arasında gerçekten indik. Soru daha önceki bilgilerden anladığıma göre siz piramitlerin dünyanın çevresinde bir halkı oluşturacak şekilde inşa edildiklerini söylemiştiniz. Kaç adet piramit yapılmıştı? Ra. 6 adet dengeleyici piramidin dışında şifa ve inisiyasyon amacıyla da 52 piramit inşa edilmişti. Soru. Dengeleyici piramit nedir? Ra. Dünyanın birçok güç alanı vardır. Bunları geometrik olarak son derece ince dengede bulunan bir ağ olarak düşünün. Enerjiler manyetik olarak saptanmış belli noktalardan dünya küresi katlarına doğru akarlar. Birin yasasının idraki önünde görülen düşünce formu sapmalarından dolayı gezegenin kendisinin dengesizlik eğiliminde olduğu görülmüştü. Bunun içinde dengeleyici piramitler gezegeni çevreleyen ona şekil veren elektromanyetik enerjinin çeşitli geometrik merkezlerine akan enerji güçlerinden uygun şekilde enerji çekerek gerekli dengeyi sağlayacak kristallerle yüklenmişlerdi. Soru Bir özet yapacağım. Lütfen doğru yapıp yapmadığımı bana bildirin. Bu 75 bin yıl boyunca yapılan tüm ziyaretlerin amacı, insanlara birin yasasını idrak ettirmek ve böylece onların dördüncü, beşinci, altıncı yoğunluk derecelerine doğru tekamül etmelerini sağlamaktı. Bu dünya gezegenine bir hizmet olarak düşünülmüştü. Piramitler de yine birin yasasını onların yöntemiyle iletebilmek için kullanılmışlardı. Dengeleyici piramitler konusunda pek emin değilim. Şimdiye kadar söylediklerim doğru mu? Ra Dilinizin el verdiği kadarıyla anlattıklarınız doğru. Soru Dengeleyici piramitler dünyanın eksenini değiştirmesini mi önlediler? Ra. Bu sorunuz açık değil. Lütfen yeniden sorunuz. Soru. Dengeleme deyimi piramidin içinde inisiyedilen kişiyle ilgili olarak mı yoksa dünyanın uzayda ekseni etrafında fiziksel olarak dengelenmesi anlamında mı kullanılıyor? Ra. Dengeleme piramitleri kişilerin inisiyasyonu için kullanılabilirler ve kullanılmışlardır. Ancak bu piramitlerin aynı zamanda gezegenin enerji ağını dengelemek için kullanılmaları da planlanmıştı. Diğer piramitler ise gezegeni değil sadece insanları şifaya kavuşturacak şekilde yerleştirilmişlerdi. Sizin üçüncü yoğunluk derecenizin durumunu incelediğimizde şu olgu dikkatimizi çekmişti. İnsanlarınızın birin yasasının temel sapmasını yani sevgi yasalarını, ya da yollarını öğrenme-öğretme konusunda daha büyük bir fırsata sahip olabilmeleri için bir enkarnasyon devresinin, yani insan ömrünün uzaması gerektiğini idrak ettik. Soru Öyleyse dengeleme piramitleri buradaki varlıkların yaşam sürelerini uzatmak için kurulmuşlardı. Böylece fiziksel bedenlerinde bir seferde daha uzun süre kalarak birin yasası ile ilgili daha fazla bilgelik kazanabileceklerdi. Doğru mu? Ra. Doğrudur. Yine de bizim dengeleme piramidi adını verdiğimiz piramitlerin sayısı daha çoktu. Ve sadece yukarıda belirtilen amaçla ve şifacıların öğretme-öğrenme süreci için ve bu süreçleri mümkün kılmak ve beslemek için kullanılmışlardı. Soru. George Van Tassel bizim batı çöllerinde adına Integratron denen bir makine yaptı. Bu makine de insanı yaşam süresini uzatmak için mi kullanılacak? Ra. Makine henüz tamamlanamamıştır ve sözünü ettiğiniz amaçla fonksiyon yapamaz. Soru. Bu makineyi yapması için gerekli bilgileri George kim verdi? Ra. Bu bilgi söz konusu varlığa kendisiyle yapılan iki temas sırasında iletildi. Bu temaslardan biri konfederasyonla, diğeri ise Orion grubu ile yapılmıştı. Konfederasyon, George adlı varlığın titreşimsel akıl bileşimi kalıplarının değişiminden dolayı tekrar temas kuramadı. Böylece Orion grubu bu medyumu kullandı. Ancak bu varlık, aklı karışmış bile olsa, gönlünde başkalarına hizmet arzusu taşıyordu. Bunun için de bu kaynağı gözden düşürmekten daha kötü bir sonuç ortaya çıkaramadılar. Soru Bu makinenin tamamlanması, bu gezegendeki insanlar için bir değer taşır mı? Ra Hasat zamanı gelmiştir. Artık daha uzun bir ömür sağlamak için çabalamanın nedeni kalmamıştır. Artık varlığın kalbini aramak için göstereceği çabalar cesaretlendirilmelidir. Çünkü mor ışın enerji alanında bulunan bu şey her varlığın hasata uğramasını tayin edecektir. Soru Bu 75 bin yıllık devrenin en başına dönersek, başlangıçtan 25 bin yıl sonra, yani bundan 50 bin yıl önce bir hasat olmuştu. Bu sırada kaç varlığın hasat edildiğini söyleyebilir misiniz? Ra. Hiçbir varlık hasat edilemedi. Soru. Yani hasat yapılmadı mı? Peki ya 25 bin yıl önce? Ra. Sizin zaman uzay ölçünüzde ikinci devrinin sonuna doğru bir hasat başladı. Çünkü bazı bireyler sonsuz zekaya açılan kapıyı bulmuşlardı. O zaman yapılan hasat çok az sayıyı kapsamıştı. Ancak hasat edilen varlıklar halen bu ana devreye tekrarlamakta olan diğer varlıklara hizmet etme konusunda çok büyük bir eğilim taşımaktaydılar. Bunun içinde bu varlıklar istedikleri an, şu anda sonsuz zekayı kullanma yoluyla bu yoğunluk derecesini terk edebilecekleri halde üçüncü yoğunluk derecesinde kaldılar. Soru: Yani 25 bin yıl önce yapılan hasatta dördüncü yoğunluk derecesine geçebilecek olan varlıklar, bu gezegen halkına hizmet etmek için burada kalmayı mı seçtiler? Doğru mu bu? Ra. Evet doğrudur. Bunun için de hasat olmadı. Ama dördüncü boyuta geçiş biçimlerine kendileri karar verecek olan hasat edilebilir nitelikteki varlıklar vardı. Soru. Şu halde siz son 2300 yıl boyunca 75 bin yıllık tam bir devrenin sonunda mümkün olduğunca büyük bir hasat sağlamak için çalışıyordunuz. Birin yasasına göre bunu neden yaptığınızı söyleyebilir misiniz? Ra Ben Ra adlı toplumsal bellek bileşimi adına konuşuyorum. Aranıza, size yardım etmek için geldik. Ama yardım çabalarımız saptırıldı. Arzumuz, bilgilerimizi ve rehberliğimizi yanlış yorumlayanların neden oldukları sapmaları mümkün olduğunca ortadan kaldırmaktır. Konfederasyonun sunduğuna benzer hizmetlerin genel nedeni ise birin yasasının ana sapmalarından biri olan hizmet yasasına uymaktır. Üçüncü yoğunluk derecesine uygun bir benzetme yaparsak, yaratılışın tek varlığı tıpkı bir beden gibidir. Bedenin bir bacağı ağrısa buna kulak asmayabilir miyiz? Ya da derisinde bir çürük oluşsa? Bir yarası iltihaplansa? Hayır, böyle bir çağrıya kulak asmamazlık yapamayız. Biz keder varlıkları. Bir fiziksel bedenin ağrılarına benzettiğimiz keder ve acıları iyileştirmeye çalışmayı hizmet yolumuz olarak seçtik. Soru Ra hangi yoğunluk derecesindendir? Ra Ben altıncı yoğunluk derecesinde bulunuyorum. Yedinciye doğru kuvvetli bir çaba içindeyim. Bizim hasada uğramamız sizin zaman ölçülerinize iki buçuk milyon yıl içinde olacaktır. Arzumuz Bizim içinde bulunduğumuz uzay zaman sürekliliğine yaklaşan bu hasata hazır olmaktır. Soru Bu hasata kendinizi verebildiğiniz hizmetler yoluyla hazırlıyorsunuz değil mi? Ra Evet doğrudur. Biz birin yasasını, paradoksların çözümünü, sevgi ışık ve ışık sevginin dengelenişini sunarız. Soru Sizin bir devreniz kaç yıl sürüyor? Ra Bizim bir devrimiz sizin ölçünüzle 75 milyon yıla eşittir. Soru: 75 milyon yıl mı? Ra: Evet. Soru: Birin yasasını iletme hizmetinizi şu zaman aralığında sadece dünya gezegeninde mi yapıyorsunuz yoksa başka gezegenlere de hizmet veriyor musunuz? Ra: Şu zaman aralığında sadece bu gezegen küresinde çalışıyoruz. Soru: 352 bin tane dünyalı varlık tarafından çağrıldığınızı bildirmiştiniz. Bu kadar sayıda varlığın, birin yasasını anlayacağı ve kabul edeceği anlamına mı geliyor bu? Ra sayımınızın herkes için doğru olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü çağrıda bulunanların hepsi çağrısına aldığı yanıtı idrak etmeye uygun yapıda değildir. Ayrıca daha önce çağrıda bulunmamış olanlar, geç kalmış bir çağrı yaptıkları zaman büyük bir sarsıntıyla Yanıtın hemen hemen çağrıyla aynı anda geldiğini de görebilirler. Çağrının zamanı uzayı yoktur. Bunun içinde sizin uzay-zaman sürekliliğinizde bulunan varlıklardan kaç tanesinin yanıtımızı duyup idrak edeceğini tahmin edemeyiz. Soru. Birin yasasını verme hizmetini genelde nasıl yerine getiriyorsunuz? Son 2300 yıldır bunu nasıl yaptınız? Bunu dünyalı insanlara nasıl verdiniz? Ra Genellikle şimdiki gibi medyumlar kullanırız ama bu medyumlar çoğu durumda rüyalar ve vizyonlarla ilham aldıklarını, aydınlatıldıklarını hissederler. Bizim kimliğimizin ya da varlığımızın bilinçli olarak farkına varmazlar. Sizin grubunuz böyle bir teması tanıyabilecek şekilde üzerinde özellikle durularak eğitilmiştir. Bunun sonucu olarak da bu bilgilerin odaksal ya da titreşimsel kaynağını fark edebildiniz. Soru sizin varlıklarla rüyalarında ya da başka yolla temas kurmanız için önce onların birin yasası yönüyle bir arayış içinde bulunmaları gerekir değil mi? Ra Evet doğrudur. Örneğin Mısırlı varlıklar kamu tanrıcıydılar. Siz yaradanın çeşitli bölümlerinde ayrı ayrı tapınma sapmasına bu adı veriyorsunuz. Biz onlar içinde bire doğru yönelim içinde olan bir kişiyle temas kurduk. Soru Anladığıma göre devre sona ererken ve rahatsızlıklar, güçlükler ortaya çıkarken bazı varlıklar arayışa girecekler ya da bu sarsıntı yüzünden arayışı yetilecekler ve bunlar sonra sizin sözlerinizi telepatik olarak ya da bu kitap gibi yazılı halde alacaklar. Doğru mu? Ra Doğru. Ancak söz konusu güçlüklerin ve sarsıntının başlamış bulunduğunu anlamıyorsunuz. Soru Oalspi kitabı bizlere kimin ilettiğini söyleyebilir misiniz? Ra. Bu kitap konfederasyona ait toplumsal bellek bileşimlerinden biri tarafından geliştirilmiştir. Bu kitap konfederasyona ait toplumsal bellek bileşimlerinden biri tarafından getirilmiştir. Bu toplumsal bileşimin konseye önerildiği şekliyle fikri sizin devrenizdeki dinlerin ya da dinsel eğilimlerin bilinen maddesel tarihini kısmen kullanarak, Birin yasasının temel sapmalarını yine kısmen açığa çıkarmaktı. Bütün adların kendilerine ait titreşimsel özelliklerinden dolayı kullanıldığı anlatılabilirdi. İçte gömülü bilginin, sevgi ve ışığın daha derin bir biçimde idrakiyle ilgili olduğu ve sonsuz zekanın birçok elçi vasıtasıyla kürenizde bulunan varlıklara öğretme-öğrenme girişiminde bulunduğu söylenebilirdi. Soru bu amaçla Konfederasyon tarafından verilmiş başka kitaplar var mıdır? Bunların adlarını söyleyebilir misiniz? Ra. Bu bilgileri paylaşamayız. Çünkü geleceğinizdeki idrak ve muhakeme düzeninizi bozabilir. Belli bir kitap hakkında soru sorabilirsiniz. Soru. Urantia kitabını kim iletti? Ra. Bu kitap sizin dünyanıza ait içsel katlar denen katlarda bulunan Enkarne olmamış bazı varlıklar tarafından verilmiştir. Bu bilgileri konsey göndermemiştir. Soru Edgar Cayce kanalı ile konuşan kimdi? Ra Edgar Cayce kanalı ile hiçbir varlık konuşmamıştır. Soru Peki Edgar Cayce tarafından kanalize edilen bilgiler nereden geldi? Ra Daha önce de sonsuz zekanın 8. yoğunluk derecesi ya da oktavdan zeki enerji haline getirildiğini açıklamıştık. Edgar adlı varlık da şimdiki zamanı gözden geçirmek için bu girişi kullanmıştı. Bu da şimdi deneyimlediğiniz süreklilik değil de bu gezegen küresinde ileride ortaya çıkma potansiyeline sahip toplumsal bellek bileşimidir. Sizler bunun için Akaşık Kayıtlar ya da Kayıtlar Salonu terimini kullanıyorsunuz. Celse bitmeden yanıtlamamızı istediğiniz kısa bir soru var mı? Soru Çabalarımızla makul sonuçlar elde edip etmediğimizi söyleyebilir misiniz? Ra Yasa birdir. Hata yoktur. Sonsuz yaratanın sevgi ve ışığı ile bu medyumu terk ediyorum. Adonai Celsa 15 30 Ocak 1981 Ra Sonsuz yaratanın sevgi ve ışığı ile sizleri selamlıyorum. Şimdi sizinle iletişim kuruyorum. Soru Geçmişte sorduğum ve gelecekte soracağım bütün aptalca sorular için özür dilemek isterim. Bu sorular birin yasasını incelemek için uygun girişi aramamdan kaynaklanıyorlar. Medyumun kullanılışı hakkında soru sormak istiyorum. Bu medyumu kullandığımız zaman süresinin bir fonksiyonu mudur? Yoksa medyumun naklettiği sözcük ya da bilgi miktarına mı bağlıdır? Başka bir deyişle acele edip hemen soruları sormalı mıyım yoksa istediğim kadar zaman harcamakta bir sakınca yok mudur? Ra. Sorunuzun iki bölümü var. Birincisinin yanıtı şudur. Bu medyumun akıl-beden-ruh bileşiminin bir ürünü olan yaşamsal enerji deposu, bu medyumu ne kadar süreyle kullanabileceğimizi belirleyen anahtardır. Sizin grubunuzu araştırdık ve hepinizin bedeninizde önemli ölçüde bir yaşam enerjisi taşıdığınızı gördüğümüz için sizinle temas kurduk. Ayrıca bu medyum, bu ilizyondaki, madde alemindeki varlığı sırasında akıl-beden-ruh bileşiminin sapmaları vasıtasıyla son derece uygun bir şekilde ayarlanmış bulunuyor. Onun içinde bu medyumu ile devam ettik. İkinci olarak da medyum üzerinde dikkatlice yaptığımız işlemlerin sonucu olarak sabit bir hızlı iletişim kuruyoruz. Sizin deyiminizle bundan daha hızlı olmamız mümkün değildir. Bunun içinde siz soruları daha hızlı sorabilirsiniz. Ama bizim yanıtlarımız belirli bir hızla verilecektir. Soru Ben tam olarak bunu demek istememiştim. Eğer ben sorularımı sormak için 45 dakika harcarsam, bana yanıt vermesi için medyuma 15 dakika mı kalır? Yoksa yanıtlarını vermesi bir saatte sürebilir mi? Ra Bu teması kurmak için gerekli enerji medyuma zamanın bir fonksiyonu yoluyla aktarılıyor. Bunun içinde sorunuza yanıt olarak zamanın göz önüne alınması gereken bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Soru. O halde zamanı azaltmamak için sorularımı hızlı bir biçimde sormam gerekiyor, değil mi? Ra. Nasıl uygun görürseniz öyle yapınız. Yine de istediğiniz yanıtları alabilmek için zaman olarak deneyimlediğiniz şeyin bir bölümünü yatırmanız gerekeceğini söyleyelim. Her ne kadar yanıta ayrılan zamandan kaybetseniz de yanıtın açıklığı ve kesinliği açısından kazanırsınız. Geçtiğimiz celselerde birçok kez aceleyle sorulmuş soruların açıklığa kavuşturulmalarını istemek zorunda kaldık. Soru Teşekkür ederim. İlk sorum şu. Bu gezegende niçin çabuk yaşlanılıyor? Ra Bu gezegende çabuk yaşlanılması bu gezegenin enerji alanının eterik bölümündeki alıcı A bileşiminde süre gelen bir dengesizlikten kaynaklanmaktadır. İnsanlarınızın düşünce formu sapmaları, bu enerji kalıpları ağına, sizin deyiminizle bu gezegensel manyetik atmosfere giren enerji akımlarını öyle etkilemektedirler ki, bu akımlar, bu varoluş oktavının kozmik düzeyinden gelen dengeli titreşimsel ışık sevgiyle doğru biçimde dolmamaktadırlar. Soru o halde sizin bu gezegene hizmet girişimlerinizden biri de bu hızlı yaşlanmanın normal yaşlanmaya çevrilmesi amacıyla insanların birin yasasını daha doğru anlamaları ve uygulamaları için onlara yardım etmekti. Öyle mi? Ra Büyük oranda doğru anlamışsınız. Soru Bu gezegen halkının bireysel olarak verebileceği en büyük hizmet nedir? Ra Sadece tek bir hizmet vardır. Yasa birdir. Kendini yaratana sunmak ve birlik en büyük hizmettir. Tek yaratana arayan bir varlık sonsuz zeka ile birliktedir. Bu arayıştan, bu sonuçtan varlıkların çeşitli illüzyonî durumlar ya da yaşadığınız illüzyonun madde aleminin çeşitli bileşimleri karşısındaki sapmalarına bağlı olarak pek çok fırsat doğup gelişecektir. Böylece bazısı şifacı olur, bazısı işçi, bazısı öğretmen. Soru Eğer bir varlık bu gezegende de birin yasasına göre tamamıyla dengede bulunuyorsa yine de yaşlanır mı? Ra Mükemmel bir dengeye erişmiş bir varlık görünür bir biçimde yaşlanmaktan çok bıkar. Pek yaşlanmaz ama usanır. Derslerine öğrenmiş olan varlık burayı terk eder. Yine bu da uygundur ve sizin insanlarınızın deneyimlemediği bir yaşlanma biçimidir. İdrak ne kadar geç gelirse beden o denli çabuk bozulur. Soru Bana bizim kullandığımız şekliyle dengeleme sözcüğüyle ilgili biraz daha bilgi verebilir misiniz? Ra Tek sonsuz olanı gözünüzün önünde canlandırmaya çalışın. Canlandıramazsınız. İşte süreç böyle başlar. Sevgi ışığı yaratır, sevgi ışık olur. Elektromanyetik ağın noktalarına ya da giriş kapılarına göre gezegen küresine doğru akar. O zaman aynen gezegen gibi bir elektromanyetik enerji alanları ağına ve giriş kapıları ya da noktalarına sahip olan birey bu akımlardan yararlanabilir. Dengeli bir birey de her enerji merkezi dengededir ve parlak bir şekilde ve tam anlamıyla fonksiyon görmektedir. Gezegeninizin atmosferindeki bazı tıkanıklıklar, Zeki enerjide bazı sapmalara neden olurlar. Akıl beden ruh bileşiminin tıkanıklıkları ise bu enerjiyi biraz daha saptırır ya da dengesini bozar. Sadece tek bir enerji vardır. Bunu ister sevgi ışık ister ışık sevgi ya da zeki enerji olarak idrak ederiz. Soru Akıl beden ruh bileşiminin tıkanıklıklarından birinin ego olduğunu... Ve bunun bir değerlilik, değersizlik dengesi kullanılarak dengelenebileceğini düşünüyorum. Haklı mıyım? Ra. Bu doğru değil. Soru. O halde benliği, egoyu nasıl dengeleyebileceğimizi söyler misiniz? Ra. Bu kavram üzerinde konuşamayacağız. Çünkü yanlış uygulanmaktadır ve bu yolla anlayış elde edilemez. Soru. Bir birey kendini nasıl dengeleyebilir? İlk adım nedir? Ra. Ra. Sadece tek bir adım vardır. Akıl beden ruh bileşimini oluşturan enerji merkezini anlamak. Bu anlayış kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir. İlk dengeleme Malkut ya da dünyanın kırmızı ışın bileşimi denen titreşimsel enerji bileşimine aittir. Bu enerjiyi anlamak ve kabul etmek temeli oluşturur. Tıkanabilecek ikinci enerji bileşimi turuncu ışın bileşimi de denen duygusal ya da kişisel bileşimdir. Bu tıkanma kendini çoğunlukla kişisel gariplikler, yabansılıklar ya da benliğin utangaç bir biçimde anlaşılması ve kabul edilmesiyle ilgili olarak beliren sapmalar şeklinde gösterir. Üçüncü tıkanma sizin ego, benlik adını verdiğiniz şeye çok benzer. Bu sarı ışın ya da güneş sinir karın boşluğu merkezidir. Bu merkezdeki tıkanıklıklar çok kez insanın gücünü kullanma, güç kullanarak başkalarını yönetme, ve yakınları ve ilişkide olduğu diğer insanlarla ilgili sosyal davranış bozuklukları şeklinde ortaya çıkar. Bu ilk üç enerji merkezinde ya da giriş kapılarında tıkanıklık olanlar birin yasasını arayabilme yeteneği açısından sürekli zorluklarla karşılaşırlar. Kalp merkezi ya da yeşil ışın merkezi üçüncü yoğunluk derecesi varlıklarının sonsuz zekaya doğru atlama yapabilecekleri bir başlangıç noktasıdır. Bu bölgedeki tıkanıklıklar Evrensel sevgi ya da şefkat ve merhameti tezahür ettirme konusunda güçlükler olarak tezahür eder. Mavi ışın enerji merkezi ise hem içeri hem de dışarı doğru enerji akımı olabilen ilk merkezdir. Bu bölgede tıkanıklık varsa kişi kendi varlığının ruh-akıl bileşimini anlamakta ve kendisiyle ilgili böylesi anlayışları ifade etmekte güçlük çeker. Bu bölgede tıkanıklık yaşayan varlıklar başka varlıklardan gelecek iletişimi de kabul etmekte zorlanırlar. Bir sonraki merkez epifiz ya da çivit rengi ışın merkezidir. Bu merkezi tıkanık olanlar değersizlik şeklinde ortaya çıkan tezahürler yüzünden zeki enerji akımının azalmasıyla karşı karşıya kalırlar. Bu sizin söz ettiğiniz şeydir. Gördüğünüz gibi akıl beden ruh bileşimine birçok noktadan enerji akışı olduğu için yukarıda belirtilen ve sizin söz ettiğiniz bozukluk bu bozukluklardan sadece bir tanesidir. Çivit rengi ışın dengelemesi ruhsal bileşimle ilgili çalışmalar için çok önemlidir. Bu merkez zeki enerjiden gelen en az saptırılmış sevgi ışık akımını alan enerji merkezi olduğu için Üçüncü yoğunluk derecesinden dördüncü yoğunluk derecesine doğru değişime uğramak için gerekli kendi akımını meydana getirir. Aynı zamanda da sonsuz zekaya ulaştıracak kapıları açan anahtara sahip olabilme potansiyelini de kendinde taşır. Enerji akımının son merkezi ise bir varlığın akıl beden ruh titreşimsel bileşiminin bir bütün olarak tam ifade edilişinden ibarettir. Bu enerji düzeyinde artık dengeli ya da dengesiz tanımı bir anlam taşımaz. Çünkü bu merkez kendi dengesini kurar. Buradaki sapma her ne olursa olsun, bu merkez diğer merkezler gibi işlem göremez, yönetilemez. Dolayısıyla varlığın dengesinin gözden geçirilmesinde bir önem taşımaz. Soru Daha önce bize dengeleme konusunda neler yapmamız gerektiği ile ilgili bilgi vermiştiniz. Bu enerji merkezlerini dengeleme için bize verebileceğiniz ve bizim de yayınlayacağımız alıştırmalar ya da yöntemler var mı? Ra Şu anda verilen bilgilere kıyasla yayınlamanız için verilenler sadece iyi bir başlangıç oluşturuyorlar. Bir elçinin dil yoluyla öğretmeye öğrenmeye kalkışması yerine arayış içindeki her varlığın kendi kendine aydınlatmasına izin vermek önemlidir. Biz sizden öğreniyoruz, biz size öğretiyoruz. Böylece öğretmiş, öğrenmiş oluyoruz. Eğer biz sizin adınıza öğrenmiş olsaydık, bu özgür irade önünde bir sapmaya neden olarak dengesizliğe yol açardı. Öğrenmenize izin verilebilecek başka bilgi ayrıntıları da var. Ama siz daha sorularınızla bu ayrıntılara erişmediniz. Sonuç olarak yalnız sizin aklınıza gelen sorulara yanıt vereceğiz. Soru Dün hasat başlamıştır. Artık uzun yaşama konusunda çaba sarf etmeye neden kalmamıştır. Artık insanın kalbini arama yönündeki çabaları teşvik edilmelidir. Mor ışın enerji alanında bulunan şey varlıkların hasadını tayin edecektir dediniz. İnsanın kalbini aramasının en iyi yolunu söyleyebilir misiniz? Ra Size bu bilgileri birçok şekilde ifade ettik. Ama şunu söyleyebiliriz ki idrake varmanız için en iyi bilgi kendinizsiniz. Akıl beden ruh bileşimi olan sizsiniz. Şifa konusunda size bilgi verildi. Bu bilgiler de daha genel bir açıdan bakıldığında kendini tanıma yolları olarak görülebilirler. İşte insanın kendi kendini anlaması, yaşaması, kabul etmesi ve kendi tüm varlığıyla, başka varlıklarla ve giderek yaratanla karışıp birleşmesi onu kendi kalbini bulmaya götüren yoldur benliğinizin en küçük parçasında bile bütün gücüyle bir vardır. Bundan dolayı da arama sürecini geliştirmek için önerebileceğimiz tek şey, bu konuda derin düşünme, tefekkür ya da dua yoludur. Bunu öznel nesnel olarak çeşitli anlayış ve idrak biçimlerini birleştirmek için kullanınız. İnsan, analitik süreci tersine çevirmekten ibaret böyle bir yöntem uygulamadan, bu arayış sırasında kazandığı değişik anlayış ve idrakları birleştirip bütünleştiremez. Soru Aynı soruyu iki kez sormak istemiyorum. Fakat bazı alanları son derece önemsiyorum ve yanıtlar birkaç kez değişik sözlerle ifade edilirse belki daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyorum. Sabrınız için size teşekkür ederim. Dün ikinci 25 bin yıllık devrenin sonunda hasat olmadığı, ama dördüncü boyuta geçme biçimlerine kendileri karar verecek olan hasat edilebilir nitelikteki varlıklar olduğunu bildirdiniz. Bununla ne demek istediğinizi açıklar mısınız? Ra Bu çobanlar ya da bazılarının onlara verdiği isimle yaşlı ırk kendi gidiş zaman uzaylarını kendileri seçeceklerdir. Ama onların diğer benlikleri de hasada uğrayıncaya kadar burayı terk edeceklerini sanmıyorum. Soru Diğer benliklerinin hasata uğrayabilecek hale gelmesi ne demektir? Ra Bu varlıkların ilgilendikleri diğer benlikler, ikinci ana devre sırasında hasata erişememiş olanlardır. Soru Yaşlı ırk olarak adlandırdığınız bu varlıkların tarihinden kısaca söz edebilir misiniz? Ra Sorunuz açık değil, lütfen tekrarlayınız. Soru bu soruyu sormamın nedeni yaşlı ırk deyimini daha önce George Hunt Williamson tarafından yazılmış olan Gökyüzündeki Yol kitabında da görmüş olmamdır. Sizin söz ettiğiniz ırkla kitapta söz edilen aynı ırk olup olmadığını merak ettim. Ra Sorunuz şimdi anlaşılmıştır. Şimdi içinde bulunduğunuz ana devrinin ikinci ana devresinin bitişi sırasında bu varlıkların burada kalmalarına neden olan seçimlerinden daha önce de söz etmiştik. George adlı varlığın betimlemelerinde bazı sapmalar var. Ama bu sapmalar aslında bu varlıkların bir toplumsal bellek bileşimi olmayıp kendini hizmete adamış bir grup akıl beden ruh bileşimi olmalarından kaynaklanıyor. Bu varlıklar beraber çalışırlar ama tamamıyla birleşmemişlerdir. Bunun içinde birbirlerinin düşüncelerini, duygularını ve amaçlarını tamamıyla göremezler. Yine de hizmet arzuları dördüncü boyutta rastlanan tipte bir arzudur. Bu da onları birbirine kardeş yapar, aynı birlik içine sokar. Soru: Onların için yaşlı ırk diyorsunuz. Ra. Bu adı onları size tanıtabilmek için verdik. Bu onların kimliğini anlamanıza yardımcı olacak bir hattır. Soru. Bu yaşlı ırk mensupları arasında gezginlerde var mı? Ra. Bunlar hasat edilmiş gezegensel varlıklardır. Yani bu gezegene aittirler. Dördüncü yoğunluk derecesinin sevgisi içinde, dördüncü dereceye doğru yol alacak yerde, hemen üçüncü yoğunluk derecesinde yeniden bedenlenmeyi tercih etmeleri açısından bir çeşit gezgin oldukları söylenebilir. Bu da onların titreşim düzeylerinden dolayı değil, kendi özgür iradeleriyle dünya katından ayrılmayan tipte birer gezgin olmalarına neden olur. Soru Dün verdiğiniz bilgilerde ilk ana sapmanın özgür irade sapması olduğunu söylediniz. Birin yasası bir sıra mı izliyor? Yani birinci, ardından ikinci ve üçüncü sapmalar mı var? Ra Bir noktaya kadar bu dediğiniz geçerlidir. Bir noktadan sonra sapmaların çokluğu birbirine eşittir. İlk sapma yani özgür irade bir odak bulur. Bu odak da sizin logos dediğinizdir. Yani yaratıcı prensip ya da sevgidir. Bu zeki enerjide böylece ışık diye bilinen sapmayı yaratır. Bu üç sapmadan çok, pek çok sapma hiyerarşileri ortaya çıkar. Bunların her birinin de sentez yoluyla birleştirilecek kendi paradoksları vardır. Ve hiçbirinin diğerinden daha önemli olduğu söylenemez. Soru siz bir de sevgi ışığın, ışık sevgiyle dengelenmesi olan birin yasasını sunduğunuzu söylediniz. Işık sevgiyle, sevgi ışık arasında bir fark var mıdır? Ra. Bu bu celsenin son sorusu olacaktır. Öğretme öğrenmeyle, öğrenme öğretme arasında ne fark varsa, sevgi ışık ile ışık sevgi arasında da aynı fark vardır. Sevgi ışık güçtür, enerji verendir, muktedir kılandır. Işık sevgi ise ışığın sevginin etkisinde kalmasından doğan tezahürdür. Soru Bugün iki celse yapabilir miyiz? Ra Bu medyumun zihinsel enerjisinde sizin deyiminizle sevdiği biri için duyduğu endişeden dolayı hafif bir sapma var. Bu da onun yaşam enerjisini çok az da olsa düşürmektedir. İşlem gördükten sonra medyum ikinci bir celse için uygun duruma geçecektir. Soru İşlem demekle medyumun yürüyüşe gitmesi ya da ona masaj yapmamız gibi şeyleri mi kastediyorsunuz? Ra. İkincisini kastettik. Ancak bu işlem medyumla uyum içinde olan bir varlık tarafından yapılmalıdır. Sizi sonsuz yaratanın ışığı ve sevgisiyle terk ediyorum. Adonai. Celse 16 31 Ocak 1981 Ra. Ra. Sizi sonsuz yaratanın ışığı ve sevgisiyle selamlıyorum. Şimdi sizinle iletişim kuruyorum. Soru Birin yasasının özgür irade sapması göz önünde tutulursa, koruyucular nasıl oluyor da dünyayı karantinaya alabiliyorlar? Bu karantina özgür iradeye uygun mudur? Ra Koruyucular bu gezegende bulunan varlıkların özgür irade sapmalarını koruyorlar. Karantina konulmasına neden olan olaylar, bu varlıkların özgür iradelerine müdahale edici nitelikte olaylardı. Soru Belki yanılıyorum ama bana öyle geliyor ki Orion grubunun müdahale etmesi de onların özgür iradelerinin bir tezahürüdür. Bu sizin az önce verdiğiniz bilgiyle nasıl dengelenebilir? Ra Dengeleme boyuttan boyuta yapılır. Haçlıların müdahale etme girişimleri ancak kendi idrak boyutlarında özgür iradenin tezahürü olarak kabul edilebilir. Ama üçüncü boyut denen bu boyuttaki varlıkların özgür iradeleri kendilerini yönetmeyi amaçlayan bir sapmayı tam anlamıyla idrake uygun değildir. Böylece titreşim derecelerindeki boyutsal farklılıkların dengelenmesi için karantina konulmuştur. Bu Orion grubunun özgür iradesinin engellenmediği ama onun bir çeşit meydan okumayla birlikte mücadeleye davet edildiği dengeleyici bir durumdur. Bu arada üçüncü grubun özgür iradesi de engellenmemiş olur. Soru Orion grubunun ara sıra buraya gelebilmesine olanak veren pencereler bu özgür irade ile mi ilgilidir? Ra Evet doğrudur. Soru bunun nasıl işlediğini anlatabilir misiniz Ra en yakın benzetme belli sınırlar içinde çalışan ve rastgele rakamlar üreten bir rakam üretici olabilir soru bu rakam üreticinin kaynağı nerededir koruyucular tarafından korumalarını dengelemek için mi meydana getirilmiştir yoksa bunun kaynağı koruyucular dışında bir kaynak mıdır Ra bütün kaynaklar birdir Yine de ne demek istediğinizi anladık. Pencere fenomeni koruyucuların dışında diğer benliklerle ilgili bir fenomendir. Sizin zeki enerji alanı diyebileceğiniz uzay zamanın ötesindeki boyutlardan işletilir. Aynı sizin devreleriniz gibi. Bu dengeleme, bu ritimler de saatin vuruşları kadar düzgün işlerler. Pencereler olayında ise hiçbir varlık bu saate sahip değildir. Onun içinde rastgele görünür. Ama bu dengeyi sağlayan boyutta bu rastgele bir fenomen değildir. Bunun içinde benzerliğin belli sınırlar içinde olduğunu söyledik. Soru O halde bu pencere dengelemesi koruyucuların koruyucu perde, karantina vasıtasıyla Orion temasını tamamen bertaraf ederek kendi pozitif kutuplaşmalarını zayıflatmalarını da önlüyor, öyle mi? Ra Kısmen doğru aslında dengeleme eşit oranda pozitif ve negatif akımlara izin verir. Bunlar da toplumsal bileşimi oluşturan varlıklar tarafından dengelenirler. Sizin gezegeninizde ise toplumsal bileşiminizin daha çok negatif eğilimli olmasından dolayı daha az negatif bilgi ya da dürtü gerekmektedir. Soru: Bu yolla toplam özgür irade dengelenmiş olacak ve böylece bireyler başkalarına ya da kendilerine hizmet yolunu seçmek için eşit fırsata sahip olacaklardır. Doğru mu? Ra Söylediğiniz doğrudur. Soru Özgür irade yasası ile çok derin bir bilgiyi bize verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu prensibe bir örnek oluşturmak üzere kısa bir soru daha soracağım. Eğer konfederasyon üyeleri dünyaya inselerdi, onlar insanlarımız tarafından tanrılar olarak karşılanacaklardı. Yani onların birer tanrı oldukları sanılacaktı ve böylece konfederasyon üyeleri özgür irade yasasına karşı gelmiş olacaklar ve kendilerinin herkese hizmet kutuplaşmasını zayıflatmış olacaklardı. Sanırım Orion grubunun inmesiyle de aynı şey olurdu. Eğer onlar da inebilseler ve tanrılar olarak kabul edilselerdi, bu onların kendine hizmet kutuplaşmalarını nasıl etkilerdi? Ra, Orion grubunun kitlesel halde yeryüzüne inmesi, daha önce söz ettiğiniz fırsatın kesinlikle tam tersi olan kendine hizmet yönünde büyük bir artışa neden olurdu. Soru Eğer Orion grubu yeryüzüne inebilseydi bu onun kutuplaşmasını artırır mıydı? Şunu söylemeye çalışıyorum. Onlar için perde arkasından çalışarak gezegenimizden yandaşlar neferler edinmek mi ki o takdirde gezegenimizde bulunan yandaşları kesinlikle kendi özgür iradelerini kullanacaklardı. Daha yararlıdır. Yoksa grubun tümünün gezegenimize inip olağanüstü güçlerini sergileyerek kendisine yandaş toplaması da aynı kapıya mı çıkar? Ra İlk durum uzun vadede Orion grubu için daha sağlıklı olur. Çünkü bu durumda yeryüzüne inerek birin yasasına karşı gelinmemiş ve bu gezegende bulunanlar vasısıyla iş görülmüş olur. İkinci durumda kitlesel bir iniş bu gezegenin özgür iradesini ihlal edici olması nedeniyle bir kutuplaşma kaybı yaratacaktır. Ama yine de bu bir kumar oynamaya benzer. Eğer o durumda gezegen fethedilebilir ve imparatorluğun bir parçası haline getirilebilirse özgür irade yeniden oluşturulabilir. Bu eylemde tereddüt gösterilmesi Orion grubunun da tek yaradana doğru tekamül ediyor olmasındandır. Bu tekamül arzusu, grubun karışıklık yasasına karşı gelinmesini önlemektedir. Soru Orion grubu ile ilişkili olarak imparatorluk sözcüğünü kullandınız. Bir zamanlar Yıldız Savaşları filminde olup bitenlerin, gerçekte olup bitenlerle simgesel bir benzerlik taşıdığını düşünüyorum. Bu doğru mu? Ra Evet. Nasıl basit bir masal kitabı da fiziksel-felsefi toplumsal bileşimin, sapma idrakine simgesel olarak benzeyen şeyler anlatıyorsa aynı biçimde doğrudur. Soru Başkalarına hizmet eğilimindeki varlıkların hasatı yapıldığı gibi kendine hizmet eğilimli varlıklara ait bir hasatta yapılmakta mıdır? Ra Tek bir hasat vardır. Titreşimsel bileşim düzeyinde dördüncü yoğunluk derecesine geçmeyi başaranlar tek yaratanı bundan sonra hangi yolla arayacaklarını kendileri seçebilirler. Soru. O halde dördüncü yoğunluk derecesine girdiğimiz zaman bir bölünme olacak. Ve dördüncü yoğunluğa geçmiş bireylerin bir bölümü diğerlerine hizmetin esas olduğu gezegenlere, bir bölümü de kendine hizmetin esas olduğu gezegenlere gidecekler. Bu doğru mudur? Ra. Doğrudur. Soru. Bana emirlerin kaynağını söyleyebilir misiniz? Ra. Bu emirlerin kaynağı negatif varlıkların pozitif eğimli varlıklara onları zorlayıcı bir tarzda bazı bilgileri vermeleri yasasıdır. Bu bilgiler aslında negatif özellikler taşımalarına rağmen pozitifliği taklit etme çabası içindeydiler. Soru Bunu da Orion grubu mu yapmıştı? Ra Evet Soru Bunu ne amaçla yapmışlardı? Ra Daha önce de belirtildiği gibi Orion grubunun amacı fethetmek ve köleleştirmektir. Bunu yapmanın yolu da seçkin bir sınıf oluşturarak diğerlerinin söz ettiğiniz yasalar ve aynı varlığın söz ettiği diğer bazı yollarla bu seçkinlere hizmet etmelerini sağlamaktır. Soru Bu emirlerin kendisine verildiği varlık negatif mi yoksa pozitif mi eğilim taşıyordu? Ra Emirlerin verildiği varlık son derece pozitif eğilimliydi. Bu da gelen bilgilerin bazı sahte pozitif, pozitifmiş gibi görünen özelliklerini açıklıyor. Aynı başarısız temaslarda olduğu gibi bu varlık da birin felsefesini ilk kez işitenler arasındaki inanılırlığını uzun zaman koruyamadı. Ve bu varlık birin yasasını kavramlaştırmaya, somutlaştırmaya ve kabilesini özgürleştirmeye giriştiğinde sahip olduğu sizin deyiminizle onur ve inancı yitirmiş olarak kederli bir halde, bu üçüncü yoğunluk derecesinden uzaklaştırıldı. Soru Eğer bu varlık pozitif eğilimli ise, Orion grubu onunla nasıl temas kurabildi? Ra Ortam, konfederasyon kaynaklı pozitif eğilimli güçler ile negatif eğilimli kaynaklar arasında yoğun bir savaşın yaşandığı bir savaş alanıydı. Söz konusu varlık ise etki altında kalmaya uygun yapıdaydı ve birin yasası ona en sade şekliyle verilmişti. Ancak halkının üçüncü yoğunluk katında çok özel, mucize türünden bazı fiziksel şeyler yapması için ona yaptığı baskılar sonucunda bu bilgiler negatif bir eğilim kazandılar. Bu da varlığı kendine hizmet özellikleri taşıyan tipte bilgi ve felsefeye açık duruma getirdi. Soru Bunların bilincinde olan bir varlığın özgür irade yasasına aykırı olarak yapmayacaksın demesini bütünüyle olanaksız görüyorum. Doğru mu? Ra Doğrudur. Soru: Bana sizin toplumsal bellek bileşiminizin tarihi hakkında biraz bilgi verir ve birin yasasını nasıl fark ettiğinizi anlatır mısınız? Ra: Bizim öğrenmemizin yolu şu ana kazınmıştır. Sizin bu konudaki kavramanızı algıladığımız kadarıyla bunun tarihi yoktur. Zihninizde bir varoluş çemberi canlandırın. Biz alfa ve omega'yı sonsuz zeka olarak anlıyoruz. Çember asla yok olmaz. Hep vardır. Çemberin farklı noktalarında kat ettiğimiz yoğunluklar devrelerin özelliklerine uygundur. Birincisi farkındalık devresi. İkincisi tekamül devresi. Üçüncüsü kendi farkındalık, benlik bilinci devresi. Dördüncü sevgi ya da idrak devresi. Beşincisi ışık ya da bilgelik devresi. Altıncısı ışık sevgi, sevgi ışık ya da birlik devresi. Yedincisi geçit, giriş devresi. Sekizincisi ise oktavdır. Oktav bizimle de derinliklerini bilmediğimiz bir gizeme doğru hareket eder. Soru Çok teşekkür ederim. Biz daha sizinle iletişim kurmadan önceki bilgilerde Konfederasyon tarafından gerçekte bir geçmiş ve bir gelecek bulunmadığı, her şeyin şu andan ibaret olduğu belirtilmişti. Bu iyi bir benzetme midir? Ra Üçüncü yoğunluk derecesinde geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek vardır. Uzay zaman sürekliliğinin dışına çıkarılmış bir varlık ise daha yüksek ve geniş bir bakış açısından bütünleme devresinde sadece şimdiki zaman bulunduğunu görebilir. Bizler bu idrake varmaya çalışıyoruz. Yedinci boyutta ya da katta, eğer mütevazi çabalarımız yeterli olursa biz de her şeyle bir olacağız. O zaman artık ne benliğimiz, ne kimliğimiz, ne geçmişimiz, ne de geleceğimiz olacak. Biz bütünün içinde var olacağız. Soru: O zaman var olan her şeyin farkındalığına sahip olacağınız anlamına mı geliyor bu? Ra: Kısmen doğrudur. Bizim anlayışımıza göre artık bu bizim değil, yaratanın farkındalığı olacak. Yaratan var olan her şeyi içinde taşımaktadır. Onun içinde bu bilgiler elde edilebilecektir. Soru: Bizim galaksimizde kaç gezegende yaşam bulunduğunu merak ediyorum. Bunların hepsi de birin yasasını uygulayarak daha yüksek yoğunluk derecelerine mi geçerler? Daha yüksek bir yoğunluk derecesine erişmek için başka bir yol olmadığı anlaşılıyor. Doğru mu? Ra. Lütfen sorunuzu yeniden sorunuz. Soru. Bizim galaksimizde kaç gezegende canlılar bulunuyor? Ra. Bu sorunuzda tüm bilinç boyutlarını ya da farkındalık yoğunluklarını kastettiğinizi kabul ediyoruz. Gezegensel varlıkların yaklaşık olarak beşte biri, bir ya da daha fazla yoğunluk derecesinin farkındalığını, bilincini taşımaktadır. Bazı gezegenler ancak bazı yoğunluk dereceleri için uygundur. Örneğin sizin gezegeniniz bu zaman diliminde birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yoğunluk dereceleri için uygun koşulları taşımaktadır. Soru Bizim içinde bulunduğumuz bu yıldızlar galaksisinde, Yoğunluk derecesi göz önüne alınmaksızın, kabaca kaç gezegen bilinçlidir? Ra. Yaklaşık 67 milyon. Soru. Bunların yüzde kaçının 3. 4. 5. 6. yoğunluk derecelerinde bulunduğunu söyleyebilir misiniz? Ra. Yüzde 17'si 1. Yüzde 20'si 2. Yüzde 27'si 3. Yüzde 16'sı 4. Yüzde 6'sı 5. yoğunluk derecesinde bulunur. Bunun dışında bilgi veremeyiz. Soru Bu ilk beş yoğunluk derecesi göz önüne alındığında bütün gezegenler birin yasasını öğrenerek ve uygulayarak mı üçüncü dereceye aşmışlardır? Ra Evet. Soru O halde bir gezegenin bizim şimdi içinde bulunduğumuz durumdan tek çıkış yolu halkın birin yasasının farkına varması ve onu uygulamaya başlamasıdır. Doğru mu? Ra Doğrudur. Soru. Bana sözünü ettiğiniz üçüncü, dördüncü, beşinci yoğunluk derecesindeki gezegenlerden yüzde kaçının negatif olarak kendine hizmete doğru yönlendiğini söyleyebilir misiniz? Ra. Karışıklık yasası göz önüne alındığında bu soruya yanıt veremeyeceğimiz anlaşılır. Sadece negatif ya da kendine hizmete eğilimli gezegenlerin çok daha az sayıda olduğunu söyleyebiliriz. Size tam sayıyı bildirmemiz uygun olmaz. Soru. Ben negatif eğimlilerin neden daha az olduğunu bir benzetmeyle açıklayıp size bunun doğru olup olmadığını soracağım. Pozitif eğimli bir toplumda başkalarına hizmet arzusu bulunduğundan, örneğin kocaman bir kaya parçasını yerinden oynatmak kolaydır. Çünkü herkes yardıma gelir. Halbuki kendine hizmet eğimli bir toplumda herkesin yararına olacak bir iş olan kaya parçasını yerinden oynatma işine herkesi iştirak ettirebilmek çok daha zordur. Dolayısıyla pozitif eğilimli toplumlarda başkalarına hizmeti meydana getiren şeylerin yapılması ve tekamül negatif eğilimli toplumlara göre çok daha kolay olmaktadır. Bu doğru mu? Ra. Doğrudur. Soru. Çok teşekkür ederim. Gezegenler Konfederasyonu'nun nasıl ve niçin kurulduğunu söyleyebilir misiniz? Ra. Ra. Hizmet arzusu sevgi ya da idrak katında başlar ve giderek bu arzu toplumsal bellek bileşiminin her şeyin üstüne çıkan hedef haline gelir. Böylece gezegensel varlıkların frekans toplamlarının her yüzde birine tekabül eden bu bölümü ve kimliklerini açıklayamayacağımız bir yüzde dörtlük bölüm daha sizin zaman ölçülerinize göre çok eskiden kendilerine aynı şeyi ararken buldular. Başkalarına hizmeti. Bu varlıkların aralarındaki ilişki kendileri başka varlıkların, başka gezegensel varlıkların ve başka hizmet kavramlarının idrakine vardıkça ortak hizmet hedeflerini paylaşmak ve onları birlikte gerçekleştirmek şeklinde gelişti. Böylece her biri kendi toplumsal bellek bileşimine ait verileri herkesin yararlanabileceği bir merkez düşünce kompleksine gönüllü olarak yerleştirdi. Sonuçta, her varlığın kendi hizmeti için çalışmasına. Fakat gerektiğinde bu hizmeti zenginleştirebilmek için diğer herhangi bir idrakin verilerine de başvurabilmesine olanak sağlayan bir yapı ortaya çıktı. İşte konfederasyonun kuruluş nedeni ve işleme şekli budur. Soru Bu galakside çok fazla sayıda gezegen bulunmasına rağmen siz konfederasyonda 500 kadar gezegen bulunduğunu söylediniz. Konfederasyon gezegenlerinin oldukça az sayıda olduğu anlaşılıyor. Bunun bir nedeni var mı? Ra. Birçok konfederasyon vardır. Bu konfederasyon sizin yedi galaksinizde bulunan gezegenlerle çalışıyor ve bu galaksilerdeki yoğunluk derecelerinden gelen çağrılardan sorumludur. Soru. Demin kullandığınız galaksi sözcüğünü tam olarak tanımlar mısınız? Ra. Biz galaksi sözcüğünü sizin yıldız sistemi sözcüğünü kullandığınız anlamda kullanıyoruz. Soru. Sizin bulunduğunuz konfederasyonun tam olarak kaç gezegene hizmet ettiği konusunu biraz karıştırdım. Ra. Karışıklığı görüyorum. Sizin dilinizi kullanmakta zorlanıyoruz. Galaksi terimini bölmek gerekir. Biz galaksi sözcüğünü yerel anlamda kullanıyoruz. Yani sizin güneşiniz bizim için galaksinin merkezidir. Sizin bu terimi başka bir anlamda kullandığınızı görüyoruz. Soru. Evet, bizim bilim dilimizde galaksi, milyonlarca yıldızın içinde bulunduğu iki yüzü dış bükey mercek biçiminde yıldız sistemine verilen attır. Daha önceki iletişimlerimizden birinde de bu konuda bir karışıklık olmuştu. Şimdi bunun açıklığa kavuştuğuna seviniyorum. Galaksi sözcüğünü benim şimdi belirttiğim anlamda kullanacak olursak, yani milyonlarca yıldızı kapsayan sistemden söz edersek, bu galaksilerden başka galaksilerde de tekamül olup olmadığını biliyor musunuz? Ra Yaşamın sonsuz kapasitesinin bilincindeyiz. Onun için yanıtımız evettir. Soru Bana diğer galaksilerde yaşamın gelişmesinin bu galaksidekine benzer biçimde olup olmadığını söyleyebilir misiniz? Ra Gelişme aşağı yukarı buradakine benzer. Sonsuzluk boyunca mutlak uyuma doğru asimptotik, sonuçmaz olarak ilerler. Sizin deyiminizle galaktik sistemlerin özgür seçimleri galaksiler arasında çok ufak bazı farklılıklara neden olur. Soru O halde birin yasası gerçekten evrensel bir yasa olup, bütün galaksilerde 8. yoğunluk derecesine doğru bir ilerleme yaratır. Öyle mi? Ra Doğrudur. Sonsuz sayıda şekil, sonsuz sayıda idrak vardır. Ama tekamül hepsinde bir ve aynıdır. Soru Anladığıma göre bir bireyin üçüncü yoğunluk derecesinden dördüncü yoğunluk derecesine geçebilmesi için birin yasasını idrak etmesi şart değildir. Doğru mu? Ra. Bir varlığın hasat edilebilmesi için bilinçli olarak anlamadığını idrak etmesi kesinlikle gereklidir. İdrak bu yoğunluk derecesine ait bir olay değildir. Soru. Bu çok önemli bir nokta. Ben yanlış sözcüğü kullandım. Benim söylemek istediğim bir varlığın üçüncü yoğunluk derecesinden dördüncü yoğunluk derecesine geçebilmesi için birin yasasını bilinçli olarak fark etmesinin şart olmadığıydı. Ra Söylediğiniz doğrudur. Soru Yoğunlukların hangisine geldiğinde bir varlığın daha ileriye gidebilmesi için birin yasasını bilinçli olarak fark etmesi gerekir. Ra Beşinci yoğunluk derecesinin hasadını Birin yasasının onurunu, görevini bilinçli olarak kabul edecek titreşimsel sapmalara sahip varlıklar oluşturur. Bu titreşim derecesinin temeli sorumluluk, onurdur. Soru Bana bu onur sorumluluk kavramından biraz daha söz eder misiniz? Ra Her sorumluluk bir onurdur. Her onur bir sorumluluktur. Soru Teşekkür ederim. Dördüncü yoğunluk derecesindeki koşulları kısaca betimlemeniz mümkün müdür? Ra Sözlerimizi dinlerken dördüncü yoğunluk derecesini betimleyecek sözcüklerin bulunmadığını da göz önünde tutmanızı istiyoruz. Sadece ne olmadığını açıklayabiliriz. Bir de yaklaşık olarak ne olduğunu. Dördüncü yoğunluk derecesinin ötesini betimleyebilecek sözcükler ise iyice azalır ve giderek tümüyle sözcüklerden yoksun kalırız. Dördüncü yoğunluk derecesinin ne olmadığına gelince, özel olarak tercih edilmedikçe orada sözcükler kullanılmaz. Bedenler ağır kimyasal araçlardan oluşmazlar. Varlık burada kendi içinde uyumsuzluğa düşmez. İnsanlar arasında doyumsuzluk yoktur. Burada herhangi bir yolla uyumsuzluğa neden olma olanağı yoktur. Bu yoğunluk katının ne olduğunu yaklaşık olarak ifade edersek, bu iki ayağı üzerinde duran canlıların bulunduğu bir yaşam katıdır. Bu araçlar çok daha yoğun ve hayat doludurlar. Bu katta insan diğer bendiklerin düşüncelerinin ve titreşimlerinin farkındadır. Bu katta üçüncü yoğunluk derecesine ait ıstıraplar idrak edilir ve onlara şefkat ve merhametle yaklaşılır. Bu yoğunluk derecesinde bilgelik ya da ışığa erişmek için çaba gösterilir. Bu katta her ne kadar bireysel farklılıklar varsa da bunlar grubun ortak tutumuyla otomatik olarak uyumlu kılınır. Soru Yoğunluk derecesi sözcüğünü şimdiye kadar kullandığımız anlamıyla tanımlayabilir misiniz? Ra Yoğunluk sizin deyiminizle matematiksel bir kavramdır. En yakın benzetme ve karşılaştırma olarak müziği kullanabiliriz. Sizin batı müziğinizde kullanılan sisteme göre bir oktavı oluşturan yedi notadan sonraki sekizinci nota yeni bir oktavın başlangıcıdır. Bizim sizinle paylaştığımız varoluşun muazzam oktavında da yedi yoğunluk derecesi ya da oktav vardır. Her yoğunluk derecesinde de yedi alt derece vardır. Her alt derecede yine yedi alt alt derece vardır. Bu alt alt derecelerin her birinde yine yedi alt alt alt derece vardır. Bu sonsuza kadar böyle sürer. Soru Bu celsenin süresinin bir saati açtığını görüyorum. Şu anda devam edip etmeyeceğimizi sormak istiyorum. Medyumun durumu nedir? Ra Medyum dengededir. İsterseniz devam edilebilir. Soru Her yoğunluk derecesinin yedi alt derecesi. Bu alt derecelerin her birinin de kendi alt dereceleri olduğunu anladım. Her biri, yedisinin gücü tarafından artırıldığından, bu gerçekten büyük bir oranda genişliyor demektir. Bunun anlamı, aklınıza gelen her şeyin herhangi bir yoğunluk derecesinde olmakta olduğumudur. Ra Karışıklığınız içinden, üzerinde zorlanmakta olduğunuz kavramı çekiyoruz. Bu da sonsuzluk fırsattır. Herhangi bir olasılık, olabilirlik bileşiminin var olduğunu düşünebilirsiniz. Bizim hayal dediğimiz şeyler başka yoğunluk derecelerinde gerçekleşebilirler mi? Ra Bu hayalin yapısına bağlıdır. Bu çok geniş bir konudur. Söyleyebileceğimiz en basit şey şudur. Eğer sizin deyiminizle hayal benliğe dönükse, bu o zaman benliğin gerçeği olur. Eğer bu hayal genel bir düşünceye dayalıysa, Olabilirlik, olasılık bileşimlerinin sonsuzluğa girerek yaratıcısının enerji alanlarına bağlı kalmaksızın başka bir yerde meydana gelebilir. Soru Bunu biraz daha açıklığa kavuşturmak istiyorum. Örneğin ben güçlü bir gemi inşa ettiğimi hayal etsem, bu başka yoğunlukların birinde gerçekleşir mi? Ra Bu olabilir, olmuştur ya da olacaktır. Soru bir varlık, diğer bir varlıkla savaştığını, kavga ettiğini güçlü bir biçimde hayal ederse, bu da gerçekleşebilir mi? Ra Bu durumda varlığın fantazisi kendi benliği ve başka benlikle ilgilidir. Bu da düşünce formunu, bu düşünce formunun yaratıcısı olan varlığa bağlı olabilirlik, olasılık bileşimine bağlar. Bu da olayın üçüncü titreşim derecesinde meydana gelmesi olabilirlik olasılığını artırır. Soru Orion grubu amaçlarına uygun koşullar yaratmak için bu prensibi mi kullanıyor? Ra Biz sorulandan daha ayrıntılı olarak yanıt vereceğiz. Orion grubu bu düşünce formlarını beslemek ve güçlendirmek için düşmanca ya da diğer negatif yapıda hayalleri kullanıyor. Soru Gezegenimize gelmiş ve gelmekte olan gezginlerin çoğu Orionların bu düşüncelerine hedef oluyorlar mı? Ra daha önce de söylediğimiz gibi, gezginler akıl beden bileşimi olarak tamamıyla üçüncü yoğunluk derecesi varlıkları olarak enkarne olmaktadırlar. Bu gezegen küresine ait varlıklar için ne kadar şans varsa gezginler için de etkilenme şansı o kadardır. Tek fark ruh bileşiminde meydana gelir. Çünkü eğer isterse ruh ışıktan bir zırh kuşanabilir, bu da onun varlık olarak aslında arzulamadığı şeylere hemen tanımasını sağlar. Ama bu bir koşullandırılmışlıktan, bir eğilimden başka bir şey değildir ve idrak olduğu söylenemez. Dahası gezgin kendi akıl beden ruh bileşimi içinde üçüncü yoğunluk derecesine ait pozitif negatif karışıklıkların verdiği kurnazlıktan da yoksundur. Bunun içinde çok defa daha negatif eğimli bir kişi kadar kolayca negatif özellikli düşünce ya da varlıkları tanıyamaz. Soru O halde gezginler burada enkarne oldukları zaman Orion grubunun en çok peşine düştükleri hedefler mi olurlar? Ra Evet Soru Eğer bir gezgin Orion grubu tarafından başarıyla etki altına alınmışsa hasas zamanı geldiğinde ona ne olacaktır? Ra Bu celsenin son sorusu olsun. Eğer gezgin varlık eylemleriyle diğer varlıklara karşı negatif bir tutum içine girmişse, daha önce de söylediğimiz gibi bu gezegene ait titreşimler içinde hapsolmuş, bu titreşimler tarafından cezbedilerek yakalanmış demektir. Ve hasada uğradığında da büyük olasılıkla üçüncü ana devreyi gezegensel bir varlık olarak yinelemek zorunda kalacaktır. Sizi sonsuz yaratanın sevgi ve ışığı ile terk ediyorum. O'nun gücü ve huzuru ile mutlu olun. Adonai Celsa 17 3 Şubat 1981 Ra Sizi sonsuz yaratanın sevgi ve ışığı ile selamlıyorum. İletişime geçmeden önce bilgilerimizin size aktarılması sırasında yapıldığını keşfettiğimiz bir hatayı düzeltmek istiyoruz. Sizin zaman uzayınıza uymakta zorlanıyoruz. Onun için bu tipte hatalar yinelenebilir. Sizin zaman uzayınızın ölçü birimleriyle yeniden hesap yapabilmemiz için soru sormaktan çekinmeyin. Keşfettiğimiz hata Orion grubunun gezegeninize gelmesi ve buna karşılık olarak konfederasyon elçilerinin de ziyaretleriyle ilgilidir. Orionluların girişi için 2600 yıl ve konfederasyonluların girişi için de 2300 yıl öncesinin tarihini vermiştik. Bu yanlıştır. Yeniden yapılan hesaplamalar Orion girişinin 3600 ve konfederasyon girişinin 3300 yıl önce olduğunu gösteriyor. Soru Çok teşekkür ederim. Tekrar belirtmek isterim ki bu özel çalışmayı yapabilmek bizim için büyük bir onur, ayrıcalık ve görevdir. İnelemek istediğim bir şey daha var. Sorularım bazen konu dışı görünebilir. Ama bu soruları birin yasasının uygulanması konusunu sağlam bir biçimde kavrayabilmek için soruyorum. Biz şimdi dördüncü yoğunluk derecesinde bulunuyoruz. Önümüzdeki 30 yılda dördüncü yoğunluk derecesinin etkileri artacak mıdır? Çevremizde ve bizim çevremiz üzerindeki etkimizde ne gibi değişiklikler göreceğiz? Bu değişiklikler artacaklar mı? Ra Dördüncü yoğunluk derecesi titreşimsel bir tayftır. Sizin zaman uzay sürekliliğiniz bir spiral çizerek gezegeninizi ve bizim deyimimizle galaksinizi, sizin deyiminizle yıldızınızı bu titreşim derecesinin içine sokmuştur. Bu da gezegen kürenizin 4. yoğunluk derecesi manyetizasyonunu ayarlanabilmesi için titreşimsel bir ağ şeklinde tezahür eden kozmik güç akımının giriş noktalarını, girdaplarını elektromanyetik olarak yeniden hizaya sokmasına, ayarlamasına neden olacaktır. Bu daha önce de söylediğimiz gibi bazı zorluklara neden olacaktır. Çünkü insanlarınızın düşünce formlarının enerjisi, dünyanızın enerji spiralleri içindeki düzgün enerji yerleşimini bozmakta. Bu da entropiyi ve elverişsiz ısı oranını artırmaktadır. Bu da gezegeninizin kendini 4. yoğunluk derecesi manyetizasyonuna ayarladığı sırada dış kabuğunda bazı çatlamalar olmasına neden olacaktır. Bu gezegensel bir ayarlama uyum sağlamadır. 4. titreşim derecesi sapmalarına uyum sağlayacak bir titreşimsel potansiyel taşıyan insanların sayısında büyük bir artış görülecektir. Bunlar şöyle diyelim, adeta yeni bir cins ya da tür gibi görüneceklerdir. Bunlar 4. yoğunluk derecesinde görev yapmak üzere enkarne olanlardır. Ayrıca 4. yoğunluk derecesine ait özellikler ile 3. yoğunluk derecesi özelliği olan kendine hizmet eğilimi arasındaki kutuplaşmanın keskinleşmesi nedeniyle, negatif eğilimli akıl-beden-ruh bileşimleriyle toplumsal bileşimlerin sayılarında da kısa vadede büyük bir artış görülecektir. Bu katta dördüncü yoğunluk derecesinde kalacak olanlar pozitif eğilimliler olacaktır. Ama birçoğu da başka yerlerden gelecektir. Çünkü konfederasyonun ve içsel katlarınızdan, içsel uygarlıklarınızdan, ve başka boyutlardan bazı varlıkların tüm çabalarına rağmen hasatın çok az sayıda varlığı kapsayacağı anlaşılmaktadır. Soru Bazı teknikler ya da başka yollarla bir varlığın bu son günlerde dördüncü yoğunluk derecesine erişmesine yardım edilebilir mi? Ra Başka bir varlığa doğrudan doğruya yardım etmek olanaksızdır. Ancak hangi şekilde olursa olsun bir katalizör ortaya konabilir. En önemli katalizör, varlığın yaradan ile bir olduğunun idrakine ait yayınlardır. Bundan sonra sizinle paylaştığımız bilgilere benzer bilgiler gelir. Biz, kendimiz bu bilgilerin yaygın olarak geniş bir alana dağıtılması konusunda bir aciliyet ya da zorunluluk duymuyoruz. Bunları üç, dört, beş kişiye iletebilmiş olmamız yeterlidir. Bu son derece büyük bir sonuçtur, bir ödüldür. Çünkü eğer bir tek varlık bile bu katalizörü kullanarak dördüncü yoğunluk idrakine eriştiyse biz hizmet yönünde birin yasasını yerine getirdik demektir. Biz bilgileri paylaşmak için sayıya bakmaksızın ve başka yandaşlar toplanıp toplanmadığına aldırmadan, hislere kapılmadan soğukkanlı bir çaba gösterilmesini öneririz. Sizin bu bilgileri dağıtmaya çalışmanız da sizin hizmetinizdir. Bu çaba bir kişiye bile erişebilirse herkese erişmiş demektir. Aydınlanmanın kestirme yolu yoktur. Aydınlanma şu anda sonsuz zekaya giden bir geçittir. Bu da ancak insanın kendisi tarafından ve kendisi için yapılabilir. Bir başkası asla aydınlanmayı öğretemez, öğrenemez. Ancak bilgiyi öğretip öğrenebilir, ilham verebilir ya da sevgiyi, gizemi, bilinmeyeni paylaşabilir. Bu da karşıdakinin ileri doğru uzanıp aramaya başlamasını sağlar. Bu çaba belki bir an sonra sona erebilir. Ama bir varlığın şimdiye giden kapıyı ne zaman açacağını kim bilebilir? Soru Teşekkür ederim. Bana İsa adıyla bilinen varlığın bu dünyada enkarne olmasından önce kim olduğunu söyleyebilir misiniz? Ra Cümlenizi bu şekilde anlamakta zorluk çekiyorum. Bunu başka bir şekilde sorabilir misiniz? Soru Demek istediğim şuydu. İsa burada enkarne olmadan önce konfederasyonda mı bulunuyordu? Ra Sizin Nasıralı İsa diye bildiğiniz varlığın adı yoktu. Bu varlık dördüncü yoğunluk derecesinin en yüksek alt oktavının bir üyesiydi. O sevgi titreşimlerini mümkün olan en saf biçimiyle paylaşabilmek amacıyla bu gezegene gelmeyi arzu ediyordu. Kendisine bu görevi yerine getirmesi için izin verildi. Sonuç olarak bu varlık idrak ya da sevgi titreşimini temsil eden dördüncü yoğunluğa ait konfederasyon kaynaklı bir gezgindi. Soru Demek ki ise dördüncü yoğunluk derecesinin en yüksek alt oktavında bulunuyordu. Ra İsa dördüncü yoğunluk derecesinin en yüksek düzeyinde bulunup beşinci dereceye geçmek üzere bir varlıktı. Beşinci dereceye geçebilirdi. Ama bu özel görev için üçüncü yoğunluk derecesine geri dönmeyi seçti. Soru Ben sizinle ra olarak iletişim kurduğumda zaman zaman bireyselleşiyor musunuz? Yoksa devamlı olarak bir toplumsal bellek bileşiminin tümüyle mi konuşuyorum? Ra Ra ile konuşuyorsunuz. Arada bir fark yoktur. Siz buna toplumsal bellek bileşimi dersiniz ve çokluk anlamı verirdiniz. Bizim idrakimize göre bilincin bireyselleşmiş bir bölümüyle konuşmaktasınız. Soru Her celsede bilincin aynı bireyselleşmiş bölümüyle mi konuşuyorum? Ra Bir medyum kanalı ile aynı varlıkla konuşuyorsunuz. Bu medyumun yaşam enerjisi bazen azalıyor. Bu da bazen ilerlememize engelleyici bir etki yapıyor. Ama bu medyum yaptığı işe büyük bir sadakatle bağlıdır ve bu sürece tüm varlığıya katılmaktadır. Bunun içinde enerjisi azaldığı zaman bile devam edebiliriz. Bu yüzden medyumun yaşam enerjisinin düzeyi hakkında tahminde bulunarak celsinin sonuna gelindiğini söylüyoruz. Soru. Şimdi kendimden emin oldum. Onun içinde bir noktayı açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bu gezegende yaşayanlar bir dinleri olsun olmasın, dinsiz olsunlar ya da birin yasası hakkında hiçbir bilgileri olmasın. Yine de sırf bu titreşim derecesine ait oldukları için dördüncü titreşim derecesine doğru hasat edilebilirler. Değil mi? Bu doğru mu? Ra. Doğrudur. Yine de parlaklıkları, aydınlıkları, spritüellikleri yani akıl-beden-ruh bileşimlerinin niteliğine dikkatleri çekemeyen, yani başkaları tarafından bu nitelikleri pek fark edilemeyen varlıkların, pek azının hasat edilmeye uygun olduğunu göreceksiniz. Bir varlık, sizin dinsel sistemlerinizin herhangi birine dalmamış olsa bile, alışılmadık derecede parlak bir kişiliğe sahip bir olması halinde, çevresindekilerin dikkatinden kaçması pek olası değildir. Soru İsa enkarne olduğu zaman, Orion grubu onu herhangi bir şekilde gözden düşürmeye kalkıştı mı? Ra, evet. Soru, Orion grubunun onun düşüşünü sağlamak için ne yaptığını söyleyebilir misiniz? Ra, ne olduğunu genel hatlarıyla anlatabiliriz. Burada kullanılan teknik diğer negatif eğilimli bilgileri temel alarak yeni öğretiyi onun üzerine kurmaktı. Bu bilgileri verenin adına siz Yehova diyordunuz. Bu bilgiler davranışlar üzerine birçok sınırlamalar getiriyor ve üçüncü yoğunluk derecesinde güç kazandırmayı vaat ediyordu. Yani kendine hizmet özelliklerini taşıyordu. Bu düşünce formlarına karşı zaten eğilimli olanları bu iki çeşit sapma ile etki altına aldılar. Bu da zamanla İsa diye bilinen varlığın önüne birçok zorluk ve sorun çıkardı. Sonunda da Yahuda adlı varlığın ortaya çıkmasına kadar gitti. Bu varlık doğru şey yaptığına inanıyordu ve İsa'nın önüne çıkardığı ve onu zorladığı şey de üçüncü yoğunluk derecesine ait gezegensel güç sapmasını, başkaları üzerinde egemenlik kurmak ve onları yönetmek için kullanmayı içeriyordu. Bu varlık Yahuda eğer köşeye kıstırılırsa İsa'nın başkalarını yönetmek için sonsuz zekanın gücünü kullanmanın bilgeliğini göreceğine inanıyordu ama Yahuda Öğretme öğrenme sapması bu yöne doğru eğilimli olmayan İsa'nın vereceği tepkiyi yanlış tahmin etmişti. Bu da İsa adıyla bilinen varlığın bedensel anlamda yok edilmesiyle sonuçlandı. Soru Eğer İsa 4. yoğunluk derecesinden geldiyse ve bugün gezegenimizde 5. ve 6. yoğunluk derecesinden gelen gezginler bulunuyorsa İsa'nın böylesine iyi bir şifacı olmasını sağlayan şey neydi? Ve bu beşinci ve altıncı yoğunluk derecesi varlıkları da şimdi burada aynı şeyleri yapabilirler mi? Ra Şifa verebilenler ruhun bilincinde olan herhangi bir yoğunluk derecesinden gelmiş olabilirler. Bu üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci dereceleri içerir. Üçüncü yoğunluk derecesinde de tıpkı diğer yoğunluk dereceleri gibi şifa gerçekleştirilebilir. Ancak anlaşılacak Dengelenecek, kabul edilecek ve ötesine geçilecek daha fazla ilizyoni bilgi vardır. Sonsuz zekaya giden kapı ancak sonsuz zekadan gelen akımın şifacı tarafından idrak edilmesiyle açılır. İdrak edilmesi gereken bu şeyler sizin yerel uzay zaman sürekliliğinizin doğal yasalarıdır. Ve onun elektromanyetik enerjiler ağı ya da gelen enerji akımının bağlantı noktalarıdır. O halde önce aklı ve bedeni öğrenmelisiniz. Sonra da ruh bunlarla sentez yoluyla bütünleştirilince bir akıl beden ruh bileşimi olarak uyum içine girersiniz. O zaman artık boyutlar arasında hareket edebilir ve sonsuz zekaya giden kapıyı açabilirsiniz. Böylece ışığı kullanarak kendinize şifa verebilir ve bu ışığı başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Gerçek şifa aslında benliğin ışımasıdır. Bu öyle bir ortam yaratır ki bir katalizör çıkar ve kendini tanıma, kendi kendine şifa verebilme gücünü tanıma sürecini başlatır. Soru İsa bunu enkarnasyonu sırasında nasıl öğrendi? Ra İsa bu yeteneği çok gençken doğal bir hatırlama süreciyle öğrendi. Ne yazık ki bu varlık sonsuz zekaya nüfuz edebilme yeteneğini bir oyun arkadaşına kızdı. Bu sapmayı yaşadığı sırada keşfetti. Bu varlık İsa olarak bilinen varlığın kendisine dokunuşu sonunda ölümcül bir yara almıştı. Böylece İsa kendinde korkunç bir güç bulunduğunu keşfetti. Ama o bu enerjiyi kötülük için değil, iyilik için nasıl kullanabileceğini keşfetmekte son derece kararlıydı. Bu varlık son derece pozitif eğilimliydi ve birçok gezginden daha fazla şey anımsayabiliyordu. Soru Oyun arkadaşına karşı bu saldırgan davranış İsa'nın ruhsal tekamülünü nasıl etkiledi? Fiziksel bedenin ölümünden sonra nereye gitti? Ra, İsa adını verdiğiniz varlık bu deneyimin heyecanıyla harekete geçti ve ömür boyu sürecek bir arayış ve araştırma içine girdi. Önce sizin Yahudilik dediğiniz kendi dinsel kalıpları içinde gece gündüz çalıştı ve çok genç yaşta sizin deyiminizle bir haham olabilecek kadar bilgi edindi. Sizin ölçülerinize göre yaklaşık 13,5 yaşındayken bu varlık aile yuvasını terk etti ve daha fazla bilgi edinmek üzere birçok yeri gezmeye başladı. Bu kesintili olarak İsa 25 yaşına gelinceye kadar sürdü. O tarihte aile yuvasına döndü ve dünyevi babasının sanatını öğrenmeye ve uygulamaya başladı. İsa tüm deneyimlerini sindirmeyi ve sentez etmeye başardıktan sonra yıllar boyunca öğrendiklerinden değerli ve yararlı gördüğü şeyleri diğer insanlara anlatmaya, öğretmeye, öğrenmeye başladı. Bu varlık yaşamının son anlarında sizin haç adını verdiğiniz nesne üzerindeyken, çarmıha gerilmişken, şunları söyleyerek başka bir benliği yok etmekten doğmuş olan karmik borcundan affedildi. Baba Onları affet. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Affeder, bağışlarsanız eylem çarkını ya da sizin karma dediğiniz şeyi durdurursunuz. Soru İsa adıyla bilinen varlık şu anda hangi yoğunluk derecesinde bulunuyor? Ra Bu bilgi önemli değil. Ancak bir zararı yoktur. Bu varlık şu anda bilgelik titreşiminin derslerini öğreniyor. Beşinci yoğunluk derecesindedir. Buna aynı zamanda ışık titreşimi de denir. Soru Bizim kültürümüzde onun geri geleceği söylenmektedir. Böyle bir şeyin planlanmış olup olmadığını söyleyebilir misiniz? Ra Bu sorunuzu açıklığa kavuşturmaya çalışacağım. Zordur. İsa aslında kendisinin ayrı bir varlık olmadığını ama yaratanın bir elçisi olarak görev yaptığını idrak etti. Bu varlık yaratanı sevgi olarak görüyordu. İsa bu devrenin son bölümünün yaşandığının farkındaydı ve onunla aynı bilince sahip olanların hasas zamanı geri döneceklerini anlatan içerikte konuşmalar yapmıştı. Sizin İsa adını verdiğiniz özel akıl beden ruh bileşimi bir varlık olarak geri dönmeyecek. Ancak bir konfederasyon üyesi olarak bir medyum kanalı ile temasa geçecektir. Ama aynı bilinç özelliklerini taşıyan başkaları vardır ki onlar dördüncü yoğunluk derecesine girenleri karşılayacaklardır. İşte geri dönüşün anlamı budur. Soru Şimdi burada dünyada o kadar çok negatiflik bulunurken siz niçin dünyanın dördüncü yoğunluk derecesi negatif kutbunda olacağını söylemiyorsunuz da dördüncü yoğunluk derecesi pozitif kutbunda olacağını söylüyorsunuz? Ra Dünya negatif gibi görünüyor. Bu pozitif eğilimli varlıkların son dönemde meydana gelen korkunç olaylar karşısında duydukları dehşeti ifade etmeyip suskun kalmalarından kaynaklanıyor. Yine de başkalarına hizmet eğilimli hasata uygun kişilerin sayısı, kendine hizmete eğilimli hasata uygun kişilerin sayısını çok aşmaktadır. Soru Başka bir deyişle dördüncü dereceye hasat edilecek varlıklar içinde daha çok sayıda pozitif, ve daha az sayıda negatif varlık bulunacak, öyle mi? Ra, evet. Ancak insanların büyük bir çoğunluğu üçüncü yoğunluk derecesini tekrarlayacaklar. Soru Taras, Bulba, Cengiz Han ve Rasputin nasıl oluyor da daha hassas zamanı gelmeden hasat edildiler? Ra, sonsuz zekaya giden kapıyı bilinçli olarak açan varlıkların, Üçüncü yoğunluk derecesini ne şekilde terk edeceklerini seçmek onların hakları, ayrıcalıkları, görevleridir. Bu hakkı, görevi kazanmış olan negatif eğilimliler çok defa kendine hizmeti öğrenme-öğretme yolunda ilerlemeyi seçerler. Soru Hasat 2011 yılında mı olacak yoksa bir zaman aralığına mı dağılacak? Ra Bu tarih yaklaşıktır. Sizin zaman uzay kavramınıza uyum sağlamakta zorlandığımızı bildirmiştik. Bu, hasat için uygun bir olası zaman uzay noktasıdır. O zaman enkarne olmayanlar da hasata dahil edileceklerdir. Soru Eğer bir varlık, üçüncü yoğunluk derecesinde bulunduğu sırada, kendine değil de başkalarına hizmet etmeyi arzu ediyorsa, bunu yapmanın en iyi yolları nelerdir? Yoksa her yol iyi ve birbirinden farksız mıdır? Daha önceki bilgilerde başkalarına hizmet yollarını ayrıntılı olarak açıklamıştık. Yine de kısaca değineceğiz. Başkalarına hizmetin en iyi yolu, yaratanın sevgisini içinizden geldiği şekilde başkalarıyla paylaşmak için sürekli çaba sarf etmektir. Bu da öz bilgisi ve kendini çekinmeden başkalarına açabilme yeteneğini gerektirir. Bu akıl beden ruh bileşiminin özünü ya da kalbini, başkalarına doğru ışıtmaktır göndermektir sorunuzla öğrenmek istediğiniz şeye gelince üçüncü yoğunluk derecesinde bulunup da bu arayışta olan her varlığın başkalarına hizmet biçimi kendine özel ve benzersizdir bu da bu da varlığın kendi içinde başkalarına hizmet yolunun nasıl olacağını bildiren kendi idrak ve görüşünü fark etmesi yoluyla olur her varlık için bu farklı bir yoldur en iyi diye bir şey yoktur. Genelleme yapılamaz. Hiçbir şey bilinemez. Soru. Aynı soruları sorarak gereksiz yere zaman harcamak istemiyorum. Ancak bazı alanları birin yasası ile ilgili olarak çok önemli gördüğümden bu konudaki sorularımı farklı şekilde yeniden sorarak yanıtlardan başka bir bakış açısı kazanabilmeyi umuyorum. bir isimli kitapta eğer bir varlık başkalarına hizmete %51 Kendine hizmeti ise %50'den aza eğilimli ise hasat edilmeye uygundur deniliyor. Bu doğru mudur? Ra Eğer hasat pozitif 4. boyut düzeyi için yapılacaksa doğrudur. Soru Eğer varlık negatif bölüm için hasat edilecekse yüzde oranı ne olmalıdır? Ra Kendine hizmet yolunu izlemek isteyen bir varlık 5 derece elde etmiş olmalıdır. Yani %5 diğerlerine hizmet %95'te kendine hizmet etmelidir. Mutlak değere yaklaşmış olmalıdır. Negatif yoldan hasat edilmek çok zordur ve muazzam bir biçimde kendini bu yola adamayı gerektirir. Soru Hasat uygunluk kazanabilmek için negatif yoldan gitmek neden pozitif yoldan gitmeye göre daha zordur? Ra Bu birin yasasının bir sapmasından dolayıdır. Bu sapma şunu bildirir. Sonsuz zekaya açılan kapı sizin deyiminizle doğru ve dürüst bir yolun sonunda bulunur. Kendini yüzde 51 oranında başkalarına hizmete adamak, yüzde 5 oranında adamak kadar zordur. Aldırmazlık çukuru bu ikisinin arasındadır. Soru: Pekala, eğer bir varlık dördüncü yoğunluk derecesine hasat edildiği zaman, başkalarına hizmet eğilimi yüzde 51 ve kendine hizmet eğilimi yüzde 49 ise dördüncü yoğunluk derecesinin hangi katına gider? Dördüncü yoğunluk derecesinde farklı katlar bulunduğunu kabul ediyorum. Ra. Dediğiniz zorudur. Her varlık kendi idrakine uygun titreşimlere olan alt yoğunluk derecesine gider. Soru. Üçüncü yoğunluk derecesinde şu anda kaç kata sahibiz? Ra. Üçüncü yoğunluk derecesinde sonsuz sayıda kat bulunur. Soru. Yedi tane astral ve yedi tane de devaşanik kat bulunduğunu duymuştum. Bu doğru mudur? Ra. Siz kendi içsel katlarınızdaki daha büyük düzey ayrımlarından söz ediyorsunuz. Soru. Astral ve Devaşanik katlarda kimler bulunuyor? Ra. Varlıklar kendi titreşimlerine, doğalarına göre değişik katlarda bulunurlar. Astral kat, en düşük uçlarda bulunan düşünce formlarından, daha yüksek astral katlardaki kendini öğretme öğrenmeye adamış Aydınlanmış varlıklara kadar değişen düzeyleri kapsar. Sizin deyiminizle devaşanik katlarda ise titreşimleri sevgi ışığın ana sapmalarına daha da yaklaşmış olan varlıklar bulunur. Bu katların ötesinde de diğerleri vardır. Soru Buradaki madde katımızda da yedi tane alt kat var mıdır? Ra Doğrudur. Bunu anlamak zordur. Sonsuz sayıda kat vardır. Sizin özel uzay zaman sürekliliğinizde yedi akıl beden ruh bileşimi alt katı bulunur. Bu yedi katın titreşimsel yapılarını deneyimsel sapmalarınızdan geçerken fiziksel bedenlerin enerji giriş noktalarına karşılık gelen çeşitli katlardaki başka varlıklarla karşılaştığınızda keşfedeceksiniz. Üçüncü yoğunluk derecesinin iç ya da görünmez katlarında bedensel yapıları sizinkine benzemeyen varlıklar bulunur. Yani bu varlıklar ruh-akıl bileşimlerinin çevresinde bir kimyasal beden oluşturmazlar. Yine de bu varlıklar düş içinde düştüğü adlandırabileceğiniz bir biçimde kendi aralarında çeşitli katlara ayrılırlar. Üst katlarda bulunanlar da bu katlarda uygulanmakta olan yoğun öğrenme-öğretme olgusu nedeniyle dışsal varoluş katlarına bilgi iletme arzusu daha azdır. Soru bu katlar arasında ilerlerken her defasında sadece tek bir kata mı girmek gerekir? Ra Bildiğimize göre bazıları bir defada birkaç kata birden nüfuz edebilirler. Diğerleri ise katlara yavaş yavaş nüfuz ederler. Bazıları da daha temel katların enerjilerine nüfuz etmeden sabırsızlıkla en üst katlara nüfuz etmeye kalkışırlar. Bu da enerji dengesizliğine neden olur. Sizin deyiminizle hastalık çok kez bir varlığın bu yoğunluk derecesinin düşük enerji merkezlerine ya da alt derecelerine nüfuz etmediği takdirde, bilinçli bir çabayla bazı daha yüksek enerji düzeylerini harekete geçirmesinden kaynaklanan hassas bir enerji uyumsuzluğunun sonucudur. Soru Meditasyon yapmanın en iyi yolu var mıdır? Ra Hayır Soru şu anda bu devrenin sonuna doğru, bu gezegende bedenlenecek varlıklar nasıl saptanıyorlar? Yani bu enkarnasyonların dağıtımı nasıl oluyor? Ra Hasat edilme özelliklerini kazanabilmek için çok gerekli deneyimlere edinmek isteyen varlıklara öncelik verilir. Bu varlıklar, bu yoğunluk derecesini yeniden deneyimlemeye gereksinim duydukları konusunda çok fazla kuşku taşımayanlara tercih edilirler. Soru bu tip tüm ne zamandan beri sürüyor? Ra. Dağıtım bu yoğunluk derecesindeki dersleri öğrenmeye gereksinim duyan ilk varlığın bunu fark etmesinden beri sürüyor. Bu titreşimsel kıdemliliğin de başlangıcını oluşturur. Soru. Titreşimsel kıdemlilik deyimiyle ne demek istiyorsunuz? Ra. Bu, bu celsenin son sorusu olacaktır. Titreşimsel kıdemlilik, hasat zamanını fark eden... Ve tüm varlığını bu hasatın gerektirdiği dersleri öğrenmeye, öğretmeye yöneltme ihtiyacının bilincindeki hasata uygun varlıkları cesaretlendirerek, bu çabalarında başarı kazanmaları için en büyük şansı tanımak üzere onları öncelikli olarak gönderen, birin yasası doğrultusunda tercih hakkı olan bir muameledir. Sizleri sonsuz yaratanın sevgi ve ışığı ile bırakıyorum. Adonai Celsi 18 4 Şubat 1981 Ra Sizleri sonsuz yaratanın sevgi ve ışığı ile selamlıyorum. Şimdi sizinle iletişim kuruyoruz. Soru Size bir sorum var. Okuyacağım. Dünyadaki mistik arayış geleneğinin çoğu bireyin nirvana'ya ya da aydınlanmaya ulaşması için bireysel benliğin silinip yok edilmesi ve maddiye dünyaya önem verilmemesi. Onun yok sayılması gerektiği inancını taşır. Bir insanın, birin yasası doğrultusunda, tekamülünde bireysel benliğin ve onun dünyevi eylemlerinin rolü ve yardımı nedir? Ra, bu yoğunluk derecesinde varlığın doğru rolü, istek duyduğu her şeyi deneyimlemek. Sonra bu deneyimleri analiz etmek, anlamak ve kabul etmektir. Onların içindeki sevgi ışığı bulup çıkarmak, süzmektir. Hiçbir şey bastırılmamalıdır. Gereği olmayanlar zaten kendiliklerinden zayıflayacak ve çekip gideceklerdir. İsteğin analiz edilmesine bağlı olarak uyum gelişecektir. Varlık kendisini damıtılıp süzülmüş deneyimleriyle donattıkça bu istekleri de giderek sevgi ışığın bilinçli uygulamalarına yönelecektir. Biz herhangi bir isteğin bastırılmasını teşvik etmeyi son derece uygunsuz buluyoruz. Ancak birin yasasına uygun olmayan istekler konusunda... Bu isteği fiziksel, madde katta gerçekleştirmek yerine hayalini kurmayı öneriyoruz. Böylece ana sapmaların başında gelen özgürlük iradeyi korumuş oluyoruz. Bastırmanın pek akıllıca olmamasının nedeni bu işlemin dengesiz bir eylem olması ve zaman uzay sürekliliği sırasında dengelenmesinde zorluklar yaratmasıdır. Aslında bastırma, görünüşte bastırılmış olana daha büyük bir bağımlılık oluşturacak bir ortam yaratır. Her varlık için uygun zamanda yapılacak her şey kabul edilebilir. Deneyimlemekle, anlamakla, kabul etmekle ve sonra bunu başkalarıyla paylaşmakla bir tür sapma, birin yasasına daha uygun olabilecek başka bir tür sapmaya dönüşebilir. Herhangi bir arzuyu göz ardı etmek ve bastırmak bir çeşit kestirmeden gitmektir. Kestirmeden gitmek yerine bu arzu anlaşılmalı ve kabul edilmelidir. Bu da sabır ister ve deneyimlerin kendine ve başkalarına duyulan şefkat ışığında analiz edilmesini gerektirir. Soru Birin yasası gereğince asla yapılmaması gereken en temel şey başka bir varlığın özgür iradesine müdahale etmektir. Bu temel kural dışında birin yasasına aykırı başka bir davranıştan da söz edebilir misiniz? Ra Kişi özgür iradesiyle hareket ederek kendi doğal ve yapay insan yapısı çevresindeki yolları ya da zeka sahiplerini yaratmış olan zeki enerjinin toplanma noktalarının idrakine varır. Şu halde kaçınılması gerekenler bu gezegendeki ya da yoğunluk derecesindeki sevgi ışığın ya da logosun enerji odağına ait sapmaları göz önüne almayan sapmalardır. Bunlar arasında doğal çevrenin ve başka varlıkların, kişilerin gereksinimlerini anlamamak vardır. Bunlar da pek çeşitlidir. Çünkü varlıkların uygun enerjileri kullanarak akılları ve farkındalıklarıyla yarattıkları ve içinde bulundukları insan yapısı bileşimler çok çeşitli ve farklı yapıdadırlar. Yani bir varlık için uygun olmayan bir sapma başka bir varlık için uygun olabilir. Biz başka bir varlığı kendinizmiş gibi algılamaya çalışmanızı öneririz. Böylece olaya onun aklı ve farkındalığıyla yaklaşıp anlayarak onun gereksindiği şekilde hareket edebilirsiniz. Birçok olayda bu özgür iradeye tecavüzü içermez. Ama hizmet hassas bir konudur. Ve şefkat, duyarlılık ve karşındakinin duygularını anlayıp paylaşabilme yeteneği, insan yapısı akıl ve farkındalığın sapmalarından sakınmakta yararlı olur. İşte basit bir talimat aldınız. Doğada tezahür eden zeki enerjiyi fark etmek, kendinde tezahür eden zeki enerjiyi fark etmek, ve kendi uygun gördüğü anda toplumsal bileşimle bunu paylaşmak, bir de sonsuz derecede süptil ve çeşitli bir dizi sapmanın farkında olabilirsiniz. Bunlar da insanın kendisinin ve başkalarının özgür iradesiyle ilgisi olmayan, başkaları ile uyumlu ilişkiler içinde bulunmayı ve onlara en çok yarar sağlayacak biçimde hizmet etmeyi içeren sapmalardır. Soru Bu yoğunluk derecesinde bulunan bir varlık, Büyüdükçe sorumluluklarının daha çok farkına varır. Bir varlığın davranışlarından sorumlu tutulamayacağı bir yaş var mıdır? Yoksa doğumundan itibaren bütün davranışlardan sorumlu mudur? <gülüyor> Ra Dünyada enkarne olan bir varlık, süreklilik boyunca yaptığı kendi zaman uzay yolculuğunun bir noktasında ki bu her varlığa göre değişir, kendinin bilincine varır. Bu da ortalama olarak yaşamının 15. ayına rastlar. Bazı varlıklar enkarnasyonlarına daha yakın bir devrede, fiziksel olarak bedenlenmeden önce benliklerinin farkına varırlar. Bazıları ise bu olaydan daha sonra. Ama bütün durumlarda sorumluluk bu noktadan süreklilik boyunca geriye doğru dönücüdür. Böylece varlık öğrenmeye devam ettikçe sapmaları anlayabilir ve ortadan kaldırabilir. Soru. Demek ki 4 yaşındaki bir varlık, birin yasası ile uyumsuz olan ya da ona karşı gelen bütün davranışlarından tümüyle sorumludur, öyle mi? Ra, evet. Şurasını da belirtmek gerekir ki sizin toplumsal bileşiminizin yapısına göre yeni enkarne olan varlıklara yine fiziksel olarak bedenlenmiş rehberler verilmiştir. Böylece birin yasasına neyin uygun olduğunu çabucak öğrenirler. Soru, bu rehberler kimlerdir? Ra, bu rehberlere siz. Ana baba, öğretmen ve arkadaş dersiniz. Soru, dün bağışlamanın karmayı kökünden yok ettiğini söylediniz. Karmanın tümüyle silinebilmesi için gerekli dengeli bağışlamanın yalnız başkalarını değil, kendini de bağışlamayı içermesi gerektiğini düşünüyorum. Haklı mıyım? Ra, evet haklısınız. Açıklığa kavuşturmak amacıyla bu idrak üzerinde biraz daha geniş kapsamlı olarak duracağız. Diğerlerini bağışlamak, kendini bağışlamaktır. Bu konudaki idrak bilinçli düzeyde hem kendini hem diğerlerini bağışlamayı şart koşar. Çünkü her şey birdir. Tam bir bağışlamada bunun kapsamına kendimizi sokmamışsak mümkün değildir. Soru Teşekkür ederim. Çok önemli bir noktaydı. Birçok konfederasyon bulunduğunu söylediniz. Bunların hepsi sonsuz yaratana aynı yolda mı hizmet ederler, Yoksa bazıları özel bir hizmet biçimi üzerinde mi uzmanlaşmışlardır? Ra Hepsi tek yaratana hizmet eder. Hizmet edecek başka bir şey yoktur. Çünkü yaratan var olan her şeydir. Yaratana hizmet etmemek olanaksızdır. Sadece bu hizmetin çeşitli türleri vardır. Sizin insanlarınızla çalışan konfederasyonda olduğu gibi, her konfederasyon bir uzmanlaşmış bireysel toplumsal bellek bileşimi grubudur. Bu grupların her biri tezahür ettirmekle görevli bulunduğu şeyi uygular. Soru Yehova'nın dünyadaki insanlarla nasıl iletişim kurduğunu söyleyebilir misiniz? Ra Bu biraz karmaşık bir soru. İlk iletişim sizin genetik diyeceğiniz türdendi. İkinci iletişim insanların arasına inerek bilinçte daha ileri genetik değişiklikler meydana getirilerek yapıldı. Üçüncü iletişim ise, seçilmiş medyumlar aracılığıyla yapılan konuşmalardı. Soru Bu genetik değişikliklerin neler olduğunu ve nasıl meydana getirildiklerini söyleyebilir misiniz? Ra Bu genetik değişikliklerin bazıları, sizin klon yöntemi adını verdiğiniz sürece benzer süreçlerdi. Böylece bazı varlıklar, Yehova görünümünde enkarne oldular. İkincisi, Cinsel ilişki adını verdiğiniz türde temaslarla sizin madde aleminizde zeki enerjinin kullandığı bu doğal üreme yöntemiyle varlıkların değişikliğe uğratılmalarıydı. Soru Bana bu olayda ne yapıldığını daha ayrıntılı olarak anlatabilir misiniz? Ra Bu soruya yanıt verdik. Lütfen daha gelişmiş bilgi almak için yeniden sorunuz. Soru Bana Yehova'nın müdahalesinden... Önceki ve sonraki cinsel programlama arasındaki farkı anlatabilir misiniz? Ra Bu soruyu ancak bu değişikliğin kaynağı ne olursa olsun genetik yöntemlerle müdahalenin aynı olduğunu bildirerek yanıtlayabiliriz. Soru Yehova'nın genetik değişiklik yapmakla neyi amaçladığını söyleyebilir misiniz? Ra Sizin ölçülerinizle 75 bin yıl önce yapılan bu değişikliğin tek amacı vardı. Akıl-beden bileşimine ruhsal bileşimin daha hızlı olarak gelişip tekamül etmesini sağlayacak özellikler katmak. Soru Bu özellikler nasıl olup da ruhsal tekamüle götürüyorlardı? Ra Yerleştirilen özellikler tüm fiziksel duyuların gelişmesini, daha duyarlılık kazanmasını içeriyordu. Böylece yaşanan deneyimler daha belirginleşip keskinleşecekti. Ayrıca bu deneyimleri analiz edebilme yeteneğini geliştirebilmek için Zihinsel bileşimde güçlendirilmişti. Soru Yehova bu genetik değişiklikleri ne zaman uyguladı? Ra Yehova grubu bundan 75 bin yıl önce sizin Mars adını verdiğiniz gezegenin varlıklarıyla klon yöntemi çalışmalarını yaptı. Bazı farklar var. Ama bunlar sizin zaman uzay sürekliliğinizin geleceğinde bulunuyorlar. Dolayısıyla karışıklık yasasının özgür iradesini bozamayacağımız için Bunları söyleyemeyiz. İkinci kez yaklaşık 3600 yıl önce bu da Orion grubunun bu uygarlıkta ortaya çıkıp çalışmasıyla aynı zamana rastlıyor. Bir dizi temas yapıldı ve ilişki kuruldu. Bu arada ana kadı verilen varlıklara sizin madde bileşiminizde kullanılan yöntemlerle yeni genetik kodlar yerleştirildi. Böylece organizmaları daha iri ve daha güçlü olacaktı. Soru neden daha iri ve daha güçlü organizmalara gerek duydular? Ra Yehova varlıkları, Yehova görünümündekiler birin yasasının idraki için uğraşıyorlardı. Bunun için de birin yasasını anlayabilecek akıl-beden-ruh bileşimleri geliştirmeye çalıştılar. Bu deney açık bir biçimde başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü istenen sapmalar yaratılamadı. Bunun nedeni de birin yasasını özümsemek ve hazmetmek yerine Ortaya çıkmış olan bu toplumsal bileşimi kendine hizmetin tekniklerinden biri olan seçkin sınıf ya da başkalarından farklı ve üstün olarak kabul etme eğiliminin çok çekici ve güçlü olmasıydı. Soru: O halde bundan sonra Orion grubu bu daha iri beden bileşimini bir seçkin sınıfı yaratmak ve birin yasasını negatif anlamda uygulamak için kullandı. Öyle mi? Ra: Söylediğiniz tam doğru değil. Yehova varlıkları ancak tek tük vakada. Bu işlemi Orion grubu ile savaşabilmek amacıyla uyguladılar. Ancak Orion grubu bu akıl beden bileşimini birliğin öğrenilmesi, öğretilmesi üzerinde yoğunlaşmak yerine bir seçkin sınıf kavramı aşılamak için kullanabildi. Soru O halde Yehova bir konfederasyon üyesi miydi? Ra Yehova konfederasyon üyesiydi. Ancak yardım çabalarında yanlışlık yaptı. Soru Yani Yehova'nın iletişimlerinin yardımı olmadı ya da onun isteği gelişmeyi sağlayamadı, öyle mi? Ra Bu karşılıklı ilişkinin sonuçları çok karışıktır. Varlığın birliği kucaklayan titreşimsel özelliklere sahip oldukları hallerde Yehova'nın yönlendirmeleri çok yararlı oldu. Ama varlıkların özgür iradeleriyle seçmiş oldukları titreşim bileşimleri daha az pozitif bir eğilim taşıdığı hallerde Orion grubu ilk kez olarak bu gezegensel bileşimin bilincine ciddi biçimde saldırma fırsatını bulabildi. Soru: Orion grubunun bu ciddi saldırıyı yapmasına nasıl olanak verildiğini anlatabilir misiniz? Ra: Bu son uzun sorunuz olacaktır. Özellikle güçlü, zeki olan varlıklar daha az zeki ve daha güçsüz olanlardan kendilerini farklı hissetmek gibi negatif bir eğilime sahiptirler. Bu başkalarıyla olan birliğin algılanmasındaki bir çarpıklıktır. Bu çarpıklık da Orion grubunun sizin deyiminizle kutsal savaş kavramını yerleştirmesine olanak sağlamıştır. Bu ciddi biçimde çarpıtılmış bir algı ve anlayıştır. Bu özellikleri taşıyan ve yok edici, mahvedici sonuçlar veren pek çok savaş yapıldı. Soru çok teşekkür ederim. Büyük olasılıkla zaten bildiğiniz gibi önümüzdeki üç gün boyunca çalışacağım. Onun için eğer mümkünse bu gece bir celseda yapabilir miyiz? Ra. Medyum biraz güçsüzdür. Bunun nedeni yaşam enerjisinin azalmış olmasıdır. Ancak mediumun fiziksel dengesini sağlayacak şekilde beslenmesiyle başka bir celseda yapılabilir. Sizi tek ve sonsuz yaratanın sevgi ve ışığı ile terk ediyorum. Adonai Celse 19 8 Şubat 1981 Ra Sonsuz yaratanın sevgi ve ışığı ile sizleri selamlıyorum. Şimdi sizinle iletişim kuruyoruz. Soru Bu iletişimimizde akıl, beden ve ruhun tekamülü ile ilgileneceğiz. Başlangıç olarak ikinci yoğunluk derecesinden üçüncüye geçişi incelemek bana iyi bir fikir gibi geldi. Daha sonra da dünya üzerindeki üçüncü yoğunluk derecesi varlıklarının tekamülünü ayrıntılı olarak araştırmak ve bu arada da bu tekamüle yardımcı olan ya da onu engelleyen mekanizmalar üzerinde özellikle durmak istiyoruz. Bütün varlıklar ikinci yoğunluk derecesinden üçüncüye geçerler mi? Yoksa bu geçişte hiç bulunmamış olan varlıklar da var mıdır? Ra Sorunuz sizin ilizyonunuza, maddesel aleminize can veren zeki enerjinin uzay-zaman sürekliliği idraklerini içermektedir. Bu illüzyona ait kavramlardan hareketle bazı varlıkların bir titreşim derecesinden diğerine geçiş yapmadıklarını söyleyebiliriz. Çünkü süreklilik süreci sonludur. Ama bizim tüm evreni ya da yaratılışı bir ve sonsuz bir varlık olarak algılayan idrakimize göre bu olgu, bu varlığın, bu birliğin kendi zeki enerjisi içindeki bir canlı olarak kalp atışından başka bir şey değildir. Ve bu kalp bir yaratılıştan diğerine geçtiğinde sanki bir kez atmış gibidir. Bu idrak çerçevesinde her bir bilinç varlığı, her bir yoğunluk derecesini deneyimlemiştir, deneyimlemektedir, deneyimleyecektir. Soru O halde ikinci yoğunluk derecesinde bulunan bireyselleşmiş bir varlığın, Üçüncü dereceye geçmeye hazır olduğu noktayı ele alalım. Bu ikinci yoğunluk derecesi varlığı bizim hayvan adını verdiğimiz varlık mıdır? Ra Ruh kazanabilecek olanlar, ikinci yoğunluk derecesi varlıkları üç tiptir. Birincisi hayvanlardır. En üstün ve hakim düzeyde olan bunlardır. İkincisi bitkiler, özellikle sizin ağaç diye adlandırdıklarınızdır. Bu varlıklar yeterince sevgi verip alabilir ve böylece bireyselleşebilirler. Üçüncüsü ise minerallerdir. Bazen belli bir yöre yer kendisiyle ilişkide olan bir üçüncü yoğunluk derecesi varlığından aldığı ve karşılığında verdiği sevgi vasıtasıyla bireyselleşmek yolunda kudret kazanıp harekete geçebilir. Bu en az görülen geçiş tipidir. Soru. İkinci yoğunluk derecesinden üçüncüye geçiş gerçekleştiğinde geçen varlık hayvan, bitki, ağaç ya da mineral olsun. Nasıl ruh sahibi olur? Ra. Varlıklar ruh sahibi olmazlar. Kendi varlıklarının her parçasında, hücresinde ya da atomunda mevcut olan zeki enerjinin farkına varırlar. Bu farkındalık kendisine zaten verilmiş olanların farkındalığıdır. Bütün yoğunluk dereceleri sonsuz olandan kaynaklanırlar. Kendini farkındalık içten kaynaklanır. Ancak belli deneyimlerin idraki, hücrenin veya atomun, ya da bilincin yukarı doğru spiraller çizerek yükselişini sağlayan bir katalizör rolü oynar. O halde sizin deyiminizle, nihai kendini idrake, ermeye doğru kaçınılmaz bir çekimin var olduğunu söyleyebiliriz. Soru O halde örnek olarak dünyamızı ele alırsak, üçüncü dereceye geçişten sonra varlıkların bizim görüşümüze büründüklerini söyleyebilir miyiz? İnsan şeklinde mi olurlar? Ra. Sizin gezegeniniz örnek olarak alındığında dediğiniz doğrudur. Soru. Bu gezegendeki üçüncü yoğunluk derecesine ilk geçen ikinci yoğunluk derecesi varlıkları, bunu Mars'tan buraya nakledilen varlıkların yardımı ile mi yaptılar? Yoksa hiçbir dış etki olmaksızın üçüncü yoğunluk derecesine geçen ikinci derece varlıkları da var mıydı? Ra. Üçüncü yoğunluk derecesine hiçbir dış etken olmadan... Sadece deneyimlerini iyi kullanma yoluyla geçen ikinci yoğunluk derecesi varlıkları da mevcuttu. Gezegeninizdeki diğer ikinci yoğunluk derecesi varlıkları ise üçüncü dereceye, konfederasyonun şimdi size gönderdiğine benzeyen bazı titreşimsel yardımların gönderilmesi sonucunda bir çeşit hasat işlemiyle geçtiler. Soru İkinci yoğunluk derecesi varlıklarına kim yardım gönderdi? Ra Biz kendimizi Sonsuz Yaratanın Hizmetindeki Gezegenler Konfederasyonu olarak adlandırıyoruz. Bu, insanların idrakini zorlaştırmamak için yapılmış bir sadeleştirmedir. Burada bu ismi kullanmakta tereddüt ediyoruz. Ancak sorunuza verebileceğimiz en yakın yanıt budur. Soru O halde bu ikinci yoğunluk derecesinden üçüncüye geçiş olayı yaklaşık olarak 75 bin yıl önce mi oldu? Ra Söylediğiniz doğrudur. Soru. İkinci yoğunluk derecesindeki varlıklar, üçüncü yoğunluk derecesinde enkarne olmak için gerekli fiziksel bedenleri nereden buldular? Ra. İkinci yoğunluk derecesinde bulunanlar arasında, üçüncü derecenin titreşimlerine maruz kaldıkları zaman gelişerek, üçüncü dereceye geçen, yani sizin deyiminizle insan şeklini alan bazı beden şekilleri vardı. Bu şöyle oldu. Önce sizin deyiminizle kıllar azaldı ve giderek bedeni koruyan bu giysi ortadan kayboldu. Boynun, çenenin ve alnın yapısı değişti. Böylece konuşma, ses çıkarma kolaylaştırıldı. Daha sonra da üçüncü yoğunluk derecesinin gereksinimlerini karşılamak üzere kafatasında daha ileri bir gelişim sağlandı. Bu normal bir şekil değişimiydi. Soru. Bu şekil değişimi ne kadar sürdü? Herhalde çok kısa bir zaman ısırmış olmalı. Ra. Tahmininiz doğrudur. En azından bizim ölçülerimize göre. Sizin ölçünüze göre bir buçuk kuşakta bu iş bitti. Bu yoğunluk derecesinden üçüncü dereceye hasat edilenler, üçüncü yoğunluk derecesi derslerine uygun olan ve yeni geliştirilmiş kimyasal elementlerden oluşan bedenleri kullandılar. Soru Bu yeni geliştirilmiş maddesel bileşimin Üçüncü yoğunluk derecesi derslerine nasıl uygun geldiğini ve bu derslerin neler olduğunu anlatır mısınız? Ra Üçüncü yoğunluk derecesi için gerekli olan tek bir şey vardır. Bu da kendini farkındalık ya da öz bilincidir. Bunu yapabilmek için bu beden bileşiminin soyut düşünce yeteneğini taşıması gerekir. Yani temel koşul rasyonel ve içgüdüsel düşünmenin bir bileşiminin bulunmasıdır. Bu yetenek genellikle iç dayanarak hareket eden ve bu davranış biçimiyle sonuç elde eden ikinci yoğunluk derecesi varlıklarında geçici bir tarzda bulunur. Üçüncü derece zihni, bilgiyi soyut olarak düşünme biçiminde ve hayatta kalabilmeyi sağlama açısından işe yaramaz olarak nitelendirebilecek biçimde işleme sokma yeteneğine sahipti. İlk koşul budur. Soyut düşünce üretme yeteneği. Diğer önemli koşulları da şöyle özetleyebiliriz. Zihnin kullanılmasını teşvik etme amacıyla daha güçsüz bir fiziksel yapıya sahip olmak. Toplumsal bileşimin zaten mevcut farkındalığının gelişmesi. Ayrıca ellerini kullanma yeteneğinin gelişmesi gerekiyordu. Soru Bu dikkatle planlanmış ve yönetilmiş bir gelişme aşaması gibi görünüyor. Bu planın nereden kaynaklandığını ve nasıl geliştirildiğini söyleyebilir misiniz? Ra daha önceki bilgilere dönüyoruz. Logosla ilgili daha önce söylediğimiz şeyleri göz önünde bulundurun. Özgür irade ana sapmasıyla her galaksi kendi logosunu geliştirdi. Bu logos ise zeki enerjisini yöneterek her yoğunluk derecesinde verilmesi gerekli olan derslerin gerçekleştirileceği gezegenlerin ve güneşlerin koşullarını özgür iradesiyle seçiyordu. Soru Bundan ne anladığımı belirtecek bir cümle söyleyeceğim ve size doğru olup olmadığını soracağım. Üçüncü yoğunluk derecesindeki varlıklar üzerinde sürekli iş gören ve etki yapan, adına fiziksel bir katalizör diyeceğim bir etken var. Bunun ikinci yoğunluk derecesinde de hemen hemen aynı biçimde iş gördüğünü kabul ediyorum. Bu bizim acı ve duygu adını verdiğimiz olgular vasıtasıyla işleyen ve etkileyen bir katalizör. Fiziksel bedenin güçsüzleşmesinin, kılların dökülmesinin ve bunun gibi değişikliklerin temel nedeni, acaba bu katalizörün zihin üzerinde de daha kuvvetli etki yapması ve bu yolla tekamül sürecini başlatması olabilir mi? Ra, bu tamamen doğru değil. Ancak bizim idrakimize son derece yakındır. Örneğin bir ağacı düşünün. Ağaç kendi kendine yeterlidir. Şimdi de bir üçüncü yoğunluk derecesi varlığını düşünün. Ancak büyük zorluklarla ve yoksunluklarla kendi kendine yeterli olabilir. Yalnız başına öğrenmek zordur. Çünkü üçüncü yoğunluk derecesi doğal bir engeli bir handikapı da içerir. Ancak bu hem büyük bir handikap hem de büyük bir erdemdir. Bu da rasyonel içgüdüsel zihindir. Yani fiziksel bedenin zayıflatılması bu varlıkları birbiriyle ilişkiye girme eğilimine soktuğu için planlanmıştı. Böylece varlıkları sevgiyi öğrenmeye yaklaştıracak dersler başlayabilecekti. Artık bu katalizör her insanın gelişiminin önemli bir parçası olarak aynı zamanda da varlığın tek başına edindiği deneyimlerinin ve bu deneyimlerin meditasyon yoluyla sentez edilmesinin ürünü olarak diğerleriyle paylaşılabilecektir. Öğrenmenin en hızlı yolu diğer varlıklarla ilişkiye girmektir. Bu insanın kendisiyle uğraşmasından çok daha kuvvetli bir katalizördür. Başkaları olmadan sırf kendi benliğiyle meşgul olmak hiç aynı olmayan bir ortamda yaşamaya benzer. O zaman varlık kendi varoluşunun meyvelerini göremez. Yani her varlık bir diğerine onu yansıtarak yardım edebilir. Bu da fiziksel bedenin güçsüzleştirilmesinin nedenlerinden biridir. Soru O halde şöyle özetleyebilir misiniz? İkinci yoğunluk derecesi varlıkları temelde sadece benliklerine dönük güdüler taşırlar. Bunlar belki çok küçük ve aileleri bazında bir başkalarına hizmet arzusunu da sahiptirler. Bu varlıklar üçüncü yoğunluk derecesine geçtiklerinde bu eğilimlerini de beraberlerinde götürürler. Ama artık bu eğilimi yavaş yavaş değiştirerek önce bir toplumsal bileşim ve nihai olarak da her şeyle bir olmayı amaçlayabilecekleri bir durumdadırlar. Doğru mu? Ra. Doğrudur. Soru: O halde ikinci yoğunluk derecesinden henüz 3. dereceye geçiş yapmış varlıklar daha güçlü bir kendine hizmet eğilimi taşımaktadırlar. Onlara başkalarına hizmet olanağının farkındalığını kazandırmak için herhalde birçok başka mekanizmada olmalı değil mi? Öncelikle bu mekanizmayı merak ediyorum. Ayrıca kendisini en sonunda dördüncü yoğunluk derecesine ulaştıracak, kendine hizmet yolunda devam edebilmesine yol açan bölünmenin ne zaman gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum. Benim varsayımıma göre bir varlık kendine hizmetin esas olduğu ikinci yoğunluk derecesinden başlayarak, üçüncü derecede de kendine hizmet yolundan hiç şaşmadan devam edebilir. Doğru mu? Ra. Doğru değil. İkinci yoğunluk derecesine ait kendine hizmet kavramı sürüye ya da aşiretine hizmeti de içerir. İkinci yoğunluk derecesi varlığı kendi benliği ile diğer benlikler arasında bir ayrılık yapmaz. Bazı ikinci yoğunluk derecesi varlıkları için her şey kendi benliğinin bir devamı gibi görünür. Çünkü içinde bulunduğu sürü ya da aşiret zayıflarsa kendisi de güçsüzleşecektir. Üçüncü yoğunluk derecesine yeni başlayan varlıklar, bir önceki derecedeyken sahip oldukları bu kavramı masum bir şekilde taşıyarak ailelerini, toplumu hatta ülkelerini kendileriyle özdeşleştirme, kendileri olarak görme eğilimi sürdürürler. Bu sapma her ne kadar üçüncü yoğunluk derecesindeki tekamüle yardımcı olmazsa da bir kutuplaşma da değildir. Varlık başkalarını başkaları olarak algılayıp bilinçli olarak onları kendi çıkarı için kullanmaya karar verdiği zaman bu bölünme ortaya çıkar. Bu sizin söz ettiğiniz yolun başlangıcıdır. Soru Yani üçüncü yoğunluk derecesi deneyiminin bir noktasında yol ikiye ayrılır ve varlık kendi özgür iradesiyle ve bilinçli olarak gideceği yolu seçer. Belki de bilinçli olarak seçmez. Varlık bu yolu daha yolun ikiye ayrıldığı başlangıç noktasında bilinçli olarak mı seçer? Ra Genellemeler yaparak konuşuyoruz ki bu tehlikelidir. Çünkü hiçbir zaman kesinlik ifade etmezler ve hatalar içerirler. Ama sizin ana bakış açısını yakalamak istediğinizi anlıyoruz. O halde kural dışı durumları atlayıp genel durumdan, çoğunluğun durumundan söz edeceğiz. Üçüncü derece varlıklarının büyük çoğunluğu seçtikleri yolun idrakine vardıklarında bu yolda bir hayli ilerlemiş durumda olurlar. Soru, bana varlıkları kendine hizmet yoluna doğru hangi unsurun, Hangi eğilimin ettiğini söyleyebilir misiniz? Ra, ancak mecazi olarak anlatabiliriz. Bazıları ışıl severler, bazıları ise karanlığı severler. Bu tıpkı pikniğe gitmiş bir çocuğun yaptığı gibi varlığın benzersiz ve sonsuz çeşitliliğe sahip bir yaratanın deneyimlerinin içinden tercih ettiği bir tanesiyle oynamasından ibarettir. Bazıları pikniğin tadını çıkarır, güneşin ne kadar güzel olduğunu düşünür. Yiyecekleri çok leziz bulurlar, oyunlar eğlendiricidir. Bu gibiler yaratılışın neşesiyle dolar ve pırıl pırıl parlarlar. Diğerleri ise geceyi çok güzel bulurlar. Onların pikniği başkalarının acı, zorluk, azap çekmeleri ve doğanın çarpıklıklarının incelenmesidir. Onlar farklı bir piknikten haz duyarlar. Bütün bu deneyimler mevcuttur, yaşanabilirler. Varlık kendi özgür iradesiyle hangi oyun türünü, hangi haz biçimini seçeceğine karar verir? Soru Anladığıma göre her varlık herhangi bir anda üzerinde yürümekte olduğu yolu değiştirmeye karar verebilir ve o takdirde dönerek aynı yoldan geriye doğru yürüyebilir. Ancak bir yolda ne kadar uzağa gitmişseniz, ilerlemişseniz bu yolu değiştirmeniz o kadar zor olur. Doğru mu? Ra Doğru değil. Bir varlık ne kadar ileri derecede kutuplaşmışsa bu kutubiyeti değiştirebilmesi de o kadar kolay olur. Çünkü varlığın gücü ve farkındalığı, kutuplaşması oranında artmıştır. Gerçekten çaresiz ve aciz olanlar, yollarını bilinçli olarak seçmeyip, yaptıklarının ve üzerinde gittikleri yolun farkında bile olmadan, aynı deneyimleri, aynı kalıpları tekrarlamakta olanlardır. Soru Burada çok önemli bir noktaya değindiğimize inanıyorum. Yani bu kutuplaşmada, tıpkı elektrikte olduğu gibi büyük bir güç bulunuyor. Bir pozitif, bir de negatif kutup var. Bunlardan bir tanesini ne kadar çok yüklerseniz, potansiyel fark, iş yapma gücü de o oranda artıyor. Bu benzetmem sizce doğru mu? Ra, kesinlikle doğrudur. Soru, o halde tek yaratandan kaynaklanmış olduklarından dolayı, bizim fiziksel bir fenomen olarak bildiğimiz şeylerle, örneğin elektriksel fenomenlerle, bilince ait fenomenler arasında bir ilişki var. Bunlar tamamıyla benzerdir ama farklı şekilde davranırlar. Doğru mu? Ra. Sorunuzun yanıtını bir kez daha son derece basiti indirgenmiş şekilde vereceğiz. Fiziksel bileşim, pek çok enerji ya da elektromanyetik alanların zeki enerji tarafından karşılıklı etkileştirilmesiyle yaratılmıştır. Her bileşimin zihinsel yapısı ya da sapması Buna daha başka elektromanyetik enerji alanları eklemekte ve fiziksel bileşimin enerji düzenini değişikliğe uğratmaktadır. Ruhsal aşamada bu alanların daha ileri derecedeki bir karmaşasına neden olur. Halbuki bu alanlar aslında kusursuzdur. Ancak akıl ve beden bileşimlerinin enerji alanları bunları pek çok saptırılmış ve bütünlükten uzak biçimlerde algılar. Onun içinde akıl-beden ruh bileşiminizde. Tüm enerji alanlarının toplamı olan mor ışın enerjisi şeklinde tezahür eden tek temel kutbiyete sahipsiniz. Fakat bu, aklın ürettiği bütün düşüncelerden, bedenin sapmalarından, ayrıca mikrokosmos ile yani varlığın kendisiyle makrokosmos arasındaki sayısız ilişkiden etkilenir. Makrokosmos pek çok şekle bürünür. Bunların anlaşılması için yıldızları gözleyerek, her birinin birer enerji ışınını varlığın elektromanyetik anına doğru gönderdiğini düşünmek gerekir. Bu ışınlar her varlığın bireysel sapmalarına göre belirlenmiş noktalardan onun enerji alanına girerler. Soru Bu bizim astroloji adını verdiğimiz olayın kökünü mü oluşturuyor? Ra Bu, bu celsenin son sorusu olacaktır. Astroloji adını verdiğiniz şey ana sapmaları tahmin etme yoludur. Bu tahminler ruhun fiziksel zihinsel bileşime giriş anındaki ve fiziksel zihinsel ruhsal bileşimin illüzyona, madde alemine giriş anındaki kozmik yönelimlere ve gezegenlerin birbirlerine oranla konumlarına dayandırılır ve olasılıkları olanakları belirterek işlev yapar. O halde astroloji temel sapma alanları konusunda fikir verme olanağına sahiptir. Ama bundan öteye bir şey yapamaz. Astrolojinin oynadığı rolü, birçok kaynak, kök arasından bir tanesi olarak tanımlayabiliriz. Sizi sonsuz yaratanın sevgi ve ışığı ile terk ediyorum. Adonai Celse 20 9 Şubat 1981 Ra Sizi sonsuz yaratanın sevgi ve ışığı ile selamlıyorum. Şimdi sizinle iletişim kuruyorum. Soru Biraz geriye gidelim. Üçüncü yoğunluk derecesi başladığında hasat edilmeye uygun olmayan ikinci yoğunluk derecesi varlıklarına ne oldu? Bazılarının üçüncü dereceye geçemediklerini sanıyorum. Ra. İkinci yoğunluk derecesi, üçüncü yoğunluk derecesi sırasında da devresinin bir kısmını yineleme yeteneğine sahiptir. Soru. O halde bu 75 bin yıllık devrenin başında hasat edilmemiş olan ikinci yoğunluk derecesi varlıklardan bazıları Hala bu gezegende bulunuyorlar. Bunların içinden geçtiğimiz 75 bin yıllık devre sırasında üçüncü dereceye hasat edilenler oldu mu? Ra Giderek artan şekilde edilmişlerdir. Soru O halde giderek artan sayıda ikinci derecede varlığı üçüncü yoğunluk derecesine geçiyor. Bana yakın geçmişte ikinci yoğunluk derecesinden üçüncü yoğunluk derecesine geçmiş olan bir varlık örneği verebilir misiniz? Ra Üçüncü yoğunluk derecesi sırasında ikinci yoğunluk derecesinden mezun olmanın en çok görülen örneği evcil hayvanlardır. Hayvan için kendisiyle üçüncü yoğunluk derecesindeki varlık arasında gelişen bağın bireyselleştirilen etkileri onun potansiyelini keskin bir şekilde artırır ve bu ikinci yoğunluk derecesi varlığı fiziksel bedeni yok olduktan sonra akıl beden bileşimiyle artık bu cinsin farklılığı ayırt edemeyen bilinç düzeyine dönmez. Soru. O halde bana ikinci yoğunluk derecesinden üçüncü dereceye henüz geçmiş bir varlığın bir örneğini verebilir misiniz? Burada ne tipte bir varlık olarak bulunurlar? Ra. İkinci yoğunluk derecesinden bir varlık, öğrenme sürecine başlamak için üçüncü derece varlığı olarak madde alemine, üçüncü yoğunluk derecesi bilincinin en düşük şekliyle, öz bilinciyle donanmış olarak döner. Soru. Öyleyse o üçüncü yoğunluk derecesi idrakini öğrenmeye başlayan bizim biçimimizde bir insan olur değil mi? Ra, dediğiniz zorudur. Soru, İkinci yoğunluk derecesi ile üçüncü yoğunluk derecesi arasında fiziksel bedende meydana gelmiş olan hızlı değişime dönersek, bunun aşağı yukarı bir buçuk kuşakta gerçekleştiğini söylediniz. Kıllar azaldı ve yapısal değişiklikler oldu. Dwayne B. fizik kuramına göre her şey hareket ve titreşimden ibarettir. Şöyle düşünmekte haklı mıyım? Fiziksel alemi meydana getiren temel titreşim değişir ve bu yoğunluk değişiklikleri arasındaki kısa zaman süresinde farklı parametreler takımı yaratır. Bu da yeni bir varlık tipinin ortaya çıkmasına olanak verir. Ra Doğrudur. Soru Dwayne Larson'un fizik kuramı doğru mudur? Ra The Way denilen varlığın fizik kuramı bir yere kadar varabilir ve bu vardığı noktaya kadar da doğrudur. Bu sistemin içine almadığı hususlar da var. Ancak bu varlıktan sonra gelenler titreşimin temel kavramlarını kullanarak ve titreşimsel sapmaları inceleyerek sizin yer dediğiniz olayı ve yine sizin ne boyutları dediğiniz şeyi kavramaya başlayacaklar. Daha evrensel bir fizik kuramının bunları içermesi gerekir. Soru o halde Deway bu bilgileri daha çok dördüncü yoğunluk derecesinde kullanılmak üzere mi getirdi? Ra. Doğrudur. Soru. Dün bir varlığın bilinçli ya da bilinçsiz olarak kendine veya başkalarına hizmete götüren yolu seçtiği zaman meydana gelen bölünmeden söz etmiştik. Şimdi felsefi bir soru ortaya geliyor. Böyle bir yol ayrımı neden vardır? Benim izlenimim durumun elektrikteki duruma aynen benzetidir. Yani eğer elektrikte kutuplar yoksa, elektrik de yok demektir, eylem yoktur. Bunun bilinç içinde aynen geçerli olduğunu varsayıyorum. Eğer bilinçte kutuplaşma yoksa, eylem ya da deneyim de yoktur, öyle mi? Ra, doğrudur. Eylem yerine genel anlamda iş terimini kullanabilirsiniz. Soru, demek ki şöyle diyebiliriz. Eğer biz iş görmek istiyorsak, bu bilinçle ilgili bir iş de olsa, Newton yasasındaki kavramlara uygun olarak mekanik bir iş de olsa, kendine hizmet ve başkalarına hizmet kavramı zorunludur. Dediğim doğru mu? Ra. Bir şey eklemek koşuluyla doğrudur. Sizin anlayacağınız bir biçimde söylersek, kurulmuş bir yay potansiyel demektir, hazırdır. Burada kutuplaşma olmaması halinde eksik olan şey yüktür, şarjdır. Soru. O halde şarj, Bireyselleştirilmiş bilinç tarafından sağlanıyor, öyle mi? Ra Şarj Gelen, akan enerjileri özgür iradesiyle seçip kullanan bireyselleşmiş varlık tarafından sağlanır. Soru Teşekkür ederim. 75 bin yıl önce 3. yoğunluk derecesi yeni başladığında ve varlıklar ilk kez 3. yoğunluk derecesi varlıkları olarak enkarne olduklarında ortalama insan ömrüne kadardı. Ra sizin uzay zaman sürekliliğinizin bu belli bölümünde ortalama insan ömrü yaklaşık olarak 900 yılda. Soru Üçüncü yoğunluk derecesi deneyimimizde ilerledikçe bu ortalama insan ömrü uzadı mı, kısaldı mı? Ra Bu yoğunluk derecesinde insan ömrü uzunluğunun özel bir yeri ve görevi vardır. Bu yoğunluğun dersleriyle uyumlu bir şekilde geliştikleri takdirde varlıkların ortalama ömrü devre boyunca aynı kalacaktı. Ama sizin gezegen küreniz ikinci ana devre sırasında insan ömrünü dramatik bir şekilde kısaltan bazı titreşimler geliştirdi. Soru: Bir ana devrenin 25 bin yıl olduğunu kabul edersek, ilk ana devrenin sonunda ortalama insan ömrü ne kadardı? Ra: İlk ana devrenin sonunda insan ömrü yaklaşık olarak 700 yıldı. Soru: Demek ki 25 bin yılda ömrümüzden 200 yıl kaybetmişiz. Öyle mi? Ra Evet. Soru İnsan ömrünün neden böyle kısaldığını söyleyebilir misiniz? Ra Bu gibi kısalmaların nedeni daima varlıklar arasındaki uyumsuz ilişkilerin yarattığı titreşimlerdir. İlk ana devrede insanların çok dağınık bulunmalarından dolayı bu fazla önem taşımıyordu. Yine de başkalarından kendini ayırma kompleksi, sapması yönünde bir duygu gelişmekteydi. Soru bu devrelerin başlangıcında gelecek 25 bin yıl boyunca genelde hüküm sürecek bir pozitif ya da negatif kutuplaşmanın var olduğunu kabul ediyorum. Negatif kutuplaşmaya ve insan ömrünün kısalmasına acaba kendileri zaten bir dereceye kadar negatif olarak kutuplaşmış olan Marslı varlıkların dünyaya gelişleri mi neden oldu? Ra, söylediğiniz doğru değildir. Bu geliş dolayısıyla güçlü bir negatif kutuplaşma olmadı. İnsan ömründeki kısalmanın en büyük nedeni pozitif yönelimin sağlanamamış olmasıydı. Tekamül olmayınca tekamülü sağlayacak olan koşullar da yavaş yavaş yitirilir. Kutuplaşmadan uzak kalmanın güçlüklerinden biri de budur. Böylece tekamül şansı giderek azalır. Soru Benim anladığıma göre bu 75 bin yıllık devrenin başlangıcında burada karmaşık bir varlıklar topluluğu bulunuyordu. Bir taraftan dünyada ikinci yoğunluk derecesinde bulunurken üçüncü yoğunluk derecesine geçen varlıklar, diğer taraftan da üçüncü yoğunluk derecesine burada devam etmek üzere Mars gezegeninden buraya nakledilen başka varlıklar vardı. Değil mi? Ra. Doğrudur. Unutmayınız ki bu küreye nakledilmiş olanlar kendi üçüncü yoğunluk derecelerinin ortalarında bulunuyorlardı. Onlar için buradaki üçüncü yoğunluk derecesi bir başlangıçtan çok kendilerini uydurmaları gereken bir yenilikti. Soru O devirde bu yoğunluk derecesinde bulunan varlıkların yüzde kaçı Mars'tan gelmişti? Yüzde kaçı dünyanın ikinci yoğunluk derecesinden hasat edilmişti? Ra Üçüncü yoğunluk derecesi nüfusunun yaklaşık yarısı kızıl gezegenden gelmişti. Belki dörtte bir kadarı da dünyanın ikinci yoğunluk derecesinden hasat edilmişti. Yaklaşık olarak dörtte biri de diğer kaynaklardan. Üçüncü yoğunluk çalışmalarını tamamlamak için bu küreyi seçmiş olan başka gezegenlere ait varlıklardan meydana geliyordu. Soru Burada enkarne oldukları zaman bu üç tip varlık kaynaşıp toplumlar ya da gruplar oluşturdular mı yoksa her biri kendi arasında bir toplum ve grup mu meydana getirdi? Ra Genellikle birbirlerine karışmadılar. Soru bu karışmama durumu onları gruplar arasında savaşa götürecek tipte enerjilerin ortaya çıkmalarına mı neden oldu? Ra Dediğiniz doğrudur. Soru Bu durum insan ömrünün kısalmasına katkıda bulundu mu? Ra Evet bu durum insan ömrünün kısalmasına katkıda bulundu. Soru Bana 900 yılın neden uygun insan ömrü süresi olduğunu söyleyebilir misiniz? Ra Üçüncü derecenin insanları diğer bütün yoğunluk derecelerine göre belki yüz kez daha yoğun bir katalizle ilgili çalışma programına sahiptiler. Bu program sonunda sapmaları ve öğrendiklerini öğrettiklerini süzgeçten geçirip özünü bulup çıkarmaları gerekiyordu. Bu öğrenme-öğretme süreci deneyim okyanusuna düşmüş varlıklar için çok akıl karıştırıcı ve şaşırtıcı oluyordu. Sizin zaman ölçülerinize göre İlk 150-200 yıl esnasında bir varlık ruhsal çocukluk sürecinden geçer. Ne akıl ne de beden. Ruhsal akımlara açıklık kazandıracak disipline henüz erişmemiştir. Böylece bundan arta kalan zaman, deneyimlerden kazanılacak idrakin en iyi şekilde değerlendirilmesine ayrılabiliyordu. Soru. Demek ki şu anda bizim ömrümüz, üçüncü yoğunluk derecesine henüz başlayanlar için çok kısa, öyle mi? Ra. Doğrudur. Ancak bir yolla kendi kendilerine hızlı gelişme için uygun sapmaları öğrenmiş, öğretmiş varlıklar böyle kısa bir ömrün sınırları içinde de iş görebilirler. Ama sizin varlıklarınızın büyük çoğunluğu kendilerini daimi bir çocukluk devresi içinde bulurlar. Soru İlk 25 bin yıllık devreye dönersek bu devredeki varlıkların tekamül etme fırsatına sahip olabilmeleri için konfederasyon onlara ne tip bir yardımda bulunmuştu? Ra, gezegenin içsel katlarında bulunan konfederasyon üyeleri bu varlıklara yardım etmek için çalışıyorlardı. Ayrıca Marslılara da bu geçişi yapabilmeleri için yine konfederasyon tarafından yardım ediliyordu. Ama genellikle onların katkısı küçüktü çünkü kendi özgür düşünceleriyle istedikleri gibi gelişebilmeleri için varlıkların karışıklık mekanizmasının bütün aşamalarından geçmelerine izin verilmesi ve müdahale edilmemesi daha uykundu. Genelde üçüncü yoğunluk derecesine ait bir gezegensel devre öyle oluşur ki dışarıdan verilecek ya da başka varlıkların yardım amacıyla verecekleri bilgilere hiç gerek duyulmaz. Daha çok rastlanan durum varlıkların üçüncü yoğunluk derecesi derslerinin gerektirdiği uygun kutuplaşmalara ve hedeflere kendi kendilerini getirebilmeleridir. Soru Eğer bu 25 bin yıllık devre en yüksek verimlilikle kullanabilmiş olsaydı, en yüksek verimlilikle kullanılabilmiş olsaydı, varlıklar da ya kendine hizmete ya da başkalarına hizmete doğru kutuplaşmış olurlardı, öyle mi? Bu da onları 25 bin yıllık devre sonunda hasata uygun kılardı. O zaman da başka bir gezegene göç etmeleri gerekirdi. Çünkü bu gezegen daha 50 bin yıl boyunca 3. yoğunluk derecesinde kalacaktı. Doğru mu? Ra. Hem karmaşık hem de kısmen doğru olan varsayımınızı biraz açalım. İlk, asli istek, varlıkların bir olmayı aramaları ve bir olmalarıdır. Eğer varlıklar bunu bir an içinde yapabilirlerse, bir an içinde ilerleyebilirler. Bu aşama bir ana devrede gerçekleşse, o zaman üçüncü yoğunluk derecesi gezegeni söz konusu devrenin sonunda boş kalırdı. Ama üçüncü yoğunluk derecesine ait tekamül hızının sonsuz evrendeki ortalamasına bakarsak, ilk devre sonunda ancak küçük bir hasat yapılabildiğini görürüz. Bunun dışındakilerin anlamlı bir kutuplaşmaya erişebilmiş olanları ikinci devrenin sonunda hasat edilirler. Bu hasat çok daha büyük olur. Geri kalanlar ise çok daha kuvvetle kutuplaşırlar ve üçüncü devre bu süreci sonuçlandırır ve hasat tamamlanır. Soru Konfederasyon 25 bin yıllık devrenin sonunda belli bir yüzde oranında hasat edilebilecek pozitif eğilimliler ve belli bir yüzde oranında hasat edilebilecek negatif eğilimler bulunup bulunmadığını görmek için ve bunu bekleyerek gözlemde bulunuyor muydu. Ra. Evet. İlk ana devredeki rolümüzü mevsimleri tanıyan, bilen ve ilk baharı beklemekten sıkılmayan bir bahçıvanın rolü gibi görebilirsiniz. Eğer ilk bahar gelmezse tohumlar da filiz vermezler. O zaman bahçıvanın bahçede çalışması gerekir. Soru Bundan ilk 25 bin yılın sonunda, negatif ya da pozitif, hasat edilebilecek özellikte hiç varlık bulunmadığını mı anlamam gerekiyor? Ra Evet, sizin Orion grubu dediğiniz grup bu devre sırasında 3. yoğunluk derecesinde bulunanlara bilgi vermek için bir kez girişimde bulundu. Ama bu bilgiler kutuplaşmaya giden bu yolu izlemek isteyen hiç kimseye erişmedi. Soru Orion grubu bu bilgileri vermek için hangi tekniği kullandı? Ra. İki çeşit teknik kullanıldı. Birincisi düşünce aktarımı ki siz buna telepati dersiniz. İkincisi de belirli taşların büyük bir gücü bildirecek, telkin edecek şekilde düzenlenmesiydi. Bu taşlar Pasifik ve Orta Amerika bölgelerindeki bazı heykeller ve kaya oluşumlarıydı. Soru. Bunların arasında Paskalya Adalarında bulunan taştan yapılmış kafalarda var mıydı? Ra Evet. Soru Böyle taştan yapılmış kafaların, insanların kendine hizmet yolunu seçmelerinde nasıl etkili olduklarını anlatır mısınız? Ra Gözünüzün önüne varlıkları kontrol edemedikleri güçlerin insafına kalmış bir biçimde yaşamakta olan insanları getirin. Sadece güçle yüklenmiş, şarj edilmiş bir heykel... Ya da kaya oluşumuyla, bu heykeli ya da oluşumu görenlerin özgür iradelerini bu güce, kendi kontrolleri dışındaki olaylar üzerindeki bu güce doğru yöneltmek mümkündür. Bu da diğerleri üzerinde güç kurma yönündeki daha ileri sapmalar için bir potansiyel yaratacaktır. Soru Bu başlar nasıl yapılmıştı? Ra Bunlar düşünce yoluyla yapıldılar. Bunun içinde bu heykellere bakacak olanların zihinlerinin derinlikleri taranarak bu varlıklarda en yüksek düzeyde korku ve huşu duygusu uyandıracak imajların hangileri olduğu araştırıldı. Soru: Orionlu varlıklar bunu kendi başlarına mı yaptılar? Bunu madde aleminde mi yaptılar? Dünyaya indiler mi yoksa bunu zihinsel katlardan mı yönettiler? Ra bu gibi oluşum ve heykellerin hemen hepsi uzaktan, düşünce yoluyla yapılmışlardır. Pek azı da daha sonra sizin dünyanızda bulunan varlıklar tarafından taklit yoluyla yapıldı. Soru Bu başları yapan Orionlu varlık hangi yoğunluk derecesinde bulunuyordu? Ra İlk ana devrenizdeki varlıklara bu fırsatı sunan varlığın yoğunluk derecesi sevgi ya da idrak yoğunluğu olan dördüncü yoğunluk derecesidir. Soru Dördüncü yoğunluk derecesi negatifi ile dördüncü yoğunluk derecesi pozitifi için aynı terminolojiyi kullanıyorsunuz. Her ikisine de sevgi ya da idrak boyutu diyorsunuz. Bu doğru mu? Ra. Doğrudur. Sevgi ve idrak ister kendine ister başkasına yönelik olsun. Bir ve aynıdır. Soru. Bu başların yapılış yaklaşık olarak hangi tarihe rastlıyor? Ra. Bu sizin zaman uzay sürekliliğinizde yaklaşık olarak 60 bin yıl öncesine rastlar. Soru Güney Amerika'da hangi yapılar meydana getirilmişti? Ra Bu yörede bazı özel heykeller, bazı kaya oluşumları ve bazı toprak ve kaya karışımı oluşumlar meydana getirilmişti. Soru Nazca'da bulunan çizgiler de bunlar arasında mıdır? Ra Evet Soru bu çizgiler sadece belli bir yükseklikten uçarken görülebildiklerine göre o zaman ne işe yarıyorlardı? Ra. Bu oluşumlar yararlıydılar. Çünkü güçle yüklenmiş bulunuyorlardı. Soru. Biraz aklım karıştı. Naska'daki çizgiler yerde bulunan bir varlık için pek anlaşılır şeyler değildir. O sadece yer kabuğunun bazı noktalarda değişikliğe uğradığını görebilir. Başka bir şey göremez. Ancak havadan, belli bir yükseklikten bakarsanız bu çizgilerin meydana getirdiği şekli görebilirsiniz. Bunun yerde bulunan varlıklara nasıl bir yararı olabilir? Ra Sizin şu anda içinde bulunduğunuz zaman uzaydan bakıldığında, bundan 60 bin yıl önce yer kabuğunun değişik bir formasyon taşıdığını ve kabuktaki bazı değişikliklerin uzaktaki tepelerden bakıldığında görülebileceğini algılamak zordur. Soru Başka bir deyişle o zaman insanların üzerine çıktıklarında bu çizgileri görebilecekleri tepeler vardı, öyle mi? Ra, şimdi tam bir düzlük olarak gördüğünüz bu bölge o devirde yer yer tepe ve yüksekliklerle kaplıydı. Zamanla rüzgar ve hava koşulları hem o devirdeki o heybetli çizgilere hem de onları çevreleyen doğanın yapısını büyük çapta aşındırmıştı. Soru, o halde şimdiki çizgiler... Eskiden orada bulunanların silik izlerinden ibaret. Öyle mi? Ra, evet. Dediğiniz doğrudur. Ayrılmadan önce sormak istediğiniz kısa bir soru var mı? Soru. Teşekkür ederim. Bugün ikinci bir celse yapmanın mümkün olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. Ra, olabilir. Soru. Gelecek celsede ilk 25 bin yıl boyunca pozitif eğilimli varlıkların tekamülü üzerine odaklanmak istiyorum. Sizin öneride bulunamayacağınızı biliyorum. Bu konuyu seçmemle ilgili fikrinizi belirtebilir misiniz? Ra. Kendi görüşünüze göre seçim yapmak size aittir. Sizi sonsuz yaratanın sevgisi ve ışığıyla terk ediyorum. Adonai. Celse 21. 10 Şubat 1981. Ra. Sizi sonsuz yaratanın sevgi ve ışığıyla selamlıyorum. Şimdi sizinle iletişim kuruyorum. Soru. Bu celsi ilerledikçe sormayı unutmaktan korktuğum bazı sorular var. Önce onları soracağım. İlk sorum şu. Eğer medyum şimdiye kadar elde ettiğimiz bilgileri okuyacak olursa, bundan bu kitabın gelecek bölümleri herhangi bir biçimde etkilenir mi? Ra. Bizim medyum vasıtasıyla sunduğumuz bilgilerin bu medyumun akıl bileşimiyle hiçbir bağlantısı yoktur. Bunun iki nedeni var. Birincisi bu medyumun iradesini sonsuz yaratana hizmete adamaktaki sadakat ve kararlılığı gerçektir. İkincisi ise bizim toplumsal bellek bileşimimizin iletişim konusundaki idrakidir. Biz bilgi iletmenin en etkili ve en az sapma içeren şeklinin medyumun bilinçli zihnini devre dışı bırakmak olduğunu biliyoruz. Böylece medyumun eğilimlerinden etkilenmeyen bir iletişim kurma durumundayız. Soru Bizimle iletişim kurarken kendi sözcük hazinenizi mi, medyumun kelimi kullanıyorsunuz? Ra. Sizin aşina olduğunuz dilin sözcüklerini kullanıyoruz. Bunlar medyumun sözcük hazinesinden ibaret değildirler. Aslında bu varlık yeterince geniş bir sözcük hazinesine sahip. Onun için arada önemli bir fark yoktur. Soru. Demek ki bu 75 bin yıllık devrenin başlangıcında karantina kesin olarak uygulanmaktaydı. O zaman koruyucuların böyle bir koruma perdesi koymazlarsa özgür iradeye müdahale olacağını bildikleri için böyle davrandıklarını kabul ediyorum. Öyle mi? Ra. Kısmen yanlış. Yanlışlık şundan dolayıdır. Kızıl gezegendeki üçüncü yoğunluk derecesine ait deneyimleri zamanından önce sona erdirmiş olan varlıklar bu gezegendeki üçüncü yoğunluk derecesine aktarılırlarken genetik olarak da yardım görmüşlerdi. Ancak bu yardım yalnızca yardım etme arzusuyla da yapılmış olsa özgür iradeye müdahale olarak görülmüştü. Koruyucuların ya da isterseniz bahçıvanların diyebilirsiniz. Uygulamayı düşündükleri hafif karantina bu yüzden ağırlaştırılmıştı. Soru 75 bin yıllık devre başladığında ortalama insan ömrü yaklaşık olarak 900 yıldı. O devredeki reenkarnasyon programlama mekanizması ve süreci nasıl işliyordu? Üçüncü yoğunluk derecesi madde alemine yapılan enkarnasyonlar arasındaki zaman varlıkların tekamülüne ne gibi bir katkıda bulunuyordu? Ra Bu sorunuz birçok sorunuzdan daha karmaşık. Baştan başlayalım. Üçüncü yoğunluk derecesine yeni giren bir akıl beden ruh bileşiminin enkarnasyon düzeni karanlıktan başlar. Çünkü kendi yoğunluk derecenizi bir uyuma ve unutma durumu olarak düşünebilirsiniz. Bu kat tek unutma katıdır. Üçüncü yoğunluk derecesi varlığı için unutmak şarttır. Ancak bu şekilde karışıklık mekanizmaları ya da özgür irade yeni bireyselleşmiş bilinç üzerinde etkili olabilir. Böylece bu yoğunluk derecesine yeni giren varlıklar tüm masumiyetleriyle hayvansal davranışlara yönelmiş varlıklardır. Diğer varlıklar onlar için sadece kendi benliklerinin birer uzantısıdırlar. Ve onları tüm varlık, tek varlığın korunması ve devamı için araç olarak kullanırlar. Ancak varlık yavaş yavaş hayvansal olmayan, yani hayatta kalabilmesi açısından gerekli olmayan bazı ihtiyaçları olduğunu da fark etmeye başlar. Bu ihtiyaçlar arkadaşlık ihtiyacı, gülme ihtiyacı, güzelliğe duyulan ihtiyaç, çevresindeki evreni tanıma ihtiyacıdır. Bunlar ilk ihtiyaçlardır. Enkarnasyonlar birbirine eklendikçe, Başka ihtiyaçlar da keşfedilmeye başlanır. Değiş dokuş yapma ihtiyacı, alışveriş, sevme ihtiyacı, sevilme ihtiyacı, hayvansal davranışlarını daha evrensel bir bakış açısına yükseltme ihtiyacı gibi. Üçüncü yoğunluk derecesi devrelerinin başlangıcında enkarnasyonlar otomatiktir ve fiziksel bedenin ölümünün ardından yeniden, ara vermeden gerçekleşirler. Enkarnasyonun deneyimlerini gözden geçirmek ve sarsıcı etkilerini iyileştirmek için fazla bir ihtiyaç duyulmaz. Ancak sizin deyiminizle, enerji merkezleri yüksek düzeyde harekete geçirilmeye başlandığında, enkarnasyon sırasında yaşanan deneyimlerin içeriği daha çok sevgi dersleriyle ilgili olmaya başlar. Bu suretle enkarnasyonlar arasındaki zaman uzatılmaya başlar. Böylece bir önceki enkarnasyon sırasında edinilen deneyimlerin gözden geçirilmeleri, ve etkilerinin şifa bulabilmesi için gerekli süre sağlanmış olur. Üçüncü yoğunluk derecesi aşamasının bir noktasında yeşil ışın merkezi harekete geçirilir, faal hale getirilir. Bu noktadan itibaren enkarnasyon otomatik olmaktan çıkar. Soru Enkarnasyon otomatik olmaktan çıkınca, varlık artık kendi öğrenimi için yararlı olacak biçimde ne zaman enkarne olması gerektiğine kendisi karar verebilir diye düşünüyorum. Peki, ana babasını da kendisi mi seçer? Ra. Evet. Soru. Şu anda yani devrenin sonuna doğru enkarne olan varlıkların yüzde kaçı kendi seçimlerini yapmaktadır? Ra. Yaklaşık oran yüzde 54'tür. Soru. Teşekkür ederim. İlk 25 bin yıllık devrede sanayi diyebileceğimiz herhangi bir durum var mıydı? İnsanların kullanabileceği makineler bulunuyor muydu? Ra. Makine sözcüğünü sizin ona verdiğiniz anlamda kullanırsak yanıt hayır olur. Yine de yiyecek maddesi elde etmek için ya da saldırıda kullanmak üzere tahta ve taştan geliştirilmiş çeşitli aletler bulunuyordu. Soru Bu ilk 25 bin yıllık devrenin sonunda, 75 bin yıllık devrenin sonunda olanlara benzer hızlı fiziksel değişimler oldu mu? Ra Tek bir değişiklikten başka değişiklik olmadı. Bu da zeki enerjiye ya da fiziksel evrime uygun olarak fiziksel bedenlerin çevrelerine uyum sağlamalarıydı. Bunun içinde kürenin üzerinde yaşadıkları bölümüne uyum sağlamak üzere derilerinin rengi değişti. Bir de yiyecek maddelerinin artmasından dolayı nüfus çoğaldı. Soru O halde ilk 25 bin yıllık devrenin sonunda koruyucuların negatif ya da pozitif eğilimli olsun Hasat edilecek hiç varlık bulunmadığını gördüklerini söyleyebilirim değil mi? Ondan sonra ne oldu? Ne gibi bir eylemde bulunuldu? Ra Hiçbir eylemde bulunulmadı. Sadece bu yoğunluk derecesindeki varlıklar arasında bazılarının idraki ulaşmak için yardım çağrısında bulunabilecekleri olasılığına karşı farkındalık sürdürüldü. Konfederasyonu öğrenmeye yardımcı koşulların aynen korunması ilgilendirir. Bu da büyük oranda özgür irade sapması üzerinde yoğunlaşır. Soru O halde konfederasyon başçıvanları bahçelerindeki bazı bitkiler onlardan yardım isteyinceye kadar hiçbir şey yapmadılar öyle mi? Ra Evet Soru İlk çağrı ne zaman ve nasıl gerçekleşti? Ra İlk çağrı yaklaşık olarak 46 bin yıl önce yapıldı. Bu da maldekli varlıklardan geliyordu. Bu varlıklar eylemlerinin sonuçlarının düzeltilmesi gerektiğinin farkına varmışlardı. Ve enkarne durumda oldukları sırada enkarnasyonlarının koşulları konusunda bir karışıklık içine düşmüşlerdi. Bilinçaltı durumun farkındaydı. Bilinçli zihin ise büyük bir karışıklık içindeydi. Bu da bir çağrı meydana getirdi. Konfederasyon bu varlıklara sevgi ve ışık gönderdi. Soru Konfederasyon bu sevgi ve ışığı nasıl gönderdi? Ne yaptılar? Ra Konfederasyon'da kendi gezegen kürelerinde oturarak hiçbir şey yapmayan, sadece çağrıda bulunanlara saf sevgi ve ışık akımları gönderen varlıklar bulunur. Bu akımlar somut düşünceler değil, ayrıma uğratılmamış saf sevgi biçimindedir. Soru Birin yasasının ilk sapması kendine hizmet eğilimli gruba da eşit ölçüde zaman ayrılmasını gerektirmiyor muydu? Ra bu varlıkların içinde bulundukları durum dolayısıyla o kadar zaman verilmesi gerekmedi. Soru. Ne durumda bulunuyorlardı? Ra. Bu varlıklar konfederasyonun yardımını algılayamayacak durumdaydılar. Soru. Bu yardım algılanmadığına, böyle bir ihtiyaç fark edilmediğine göre bunu dengelemekte de gerekmiyordu, öyle mi? Ra. Evet. Dengelenmesi gereken şey fırsatlardır. Cehalet olan yerde fırsat yoktur. Ama bir potansiyelin bulunduğu hallerde her fırsatın dengelenmesi gerekir. Bu dengelemeye sadece yardımı sunanların negatif ve pozitif yönelimleri değil, yardım isteyenlerin negatif ve pozitif yönelimleri de yol açar. Soru Çok teşekkür ederim. Sorularımı sorarken böylesine aptallaştığım için özür dilerim. Ama açıklamalarınız benim anlayışımı büyük oranda açıklığa kavuşturdu. İkinci 25 bin yıllık ana devrede büyük bir uygarlık gelişti mi? Ra. Bu, bu celsenin son uzun sorusu olacaktır. Teknolojinin büyüklüğü anlamında bu devrede büyük bir uygarlık gelişmedi. Ancak sizin Çin adını verdiğiniz bölgede enkarne olmayı seçmiş olan Denepliler arasında ilerleme kaydedildi. Gezegeninizin birçok bölümünde, Amerikalarda, Afrika adını verdiğiniz kıtada, Avustralya adını verdiğiniz adada, Hindistan dediğiniz bölgede ve dağınık bölgelerde bulunan birçok halk arasında yeşil ışın enerji bileşimini faaliyete geçirmek üzere uygun adımlar atıldı. Bunların hiçbiri sizin örneğin Lemuria ya da Atlantis uygarlıklarını algıladığınız biçimde büyük bir uygarlık meydana getirmedi. Siz Lemuria ve Atlantis'i güçlü toplumsal bileşimlerin meydana çıkmış olması ve özellikle de Atlantis'in erişmiş bulunduğu büyük teknolojik bilgiler nedeniyle büyük uygarlıklar olarak algılamaktasınız. Ancak gezegeninizin Güney Amerika adıyla bildiğiniz bölgesinde gerçekten sevgiye yönelen büyük bir titreşimsel sapma oluştu. Buradaki varlıklar güçlü toplumsal ya da teknolojik bileşimler meydana getirememiş olmalarına rağmen ikinci devrenin sonunda hasat edilmeye uygun özellikleri kazandılar. Ayrılmadan önce kısa bir soru varsa sorabilirsiniz. Çünkü medyum biraz yorulmuştur. Soru. Konuyu ikinci 25 bin yıllık devreye taşırken neden olduğum karışıklık için özür dilemek istiyorum. Acaba bugün ikinci bir celsa yapmamız mümkün müdür? Ra. Medyumun bedenine gerekli işlemler uygulanırsa ikinci bir celsa yapılabilir. Sizleri tek ve sonsuz yaratanın sevgi ve ışığıyla terk ediyorum. Adonayi. Celsa 22. 10 Şubat 1981. Ra. Sizleri sonsuz yaratanın sevgi ve ışığı ile selamlıyorum. Şimdi sizinle iletişim kuruyorum. Soru İkinci ana devrenin son bölümünü açıklığa kavuşturmak amacıyla birkaç soru soracağım. Ondan sonra üçüncü ve son devreye geçeriz. İkinci ana devre sonunda ortalama insan ömrünün kaç yıl olduğunu söyleyebilir misiniz? Ra İkinci devrenin sonunda insan ömrü sizin bildiğiniz gibiydi. Ancak coğrafi konumları nedeniyle tecrit halde bulunan bazı halklarda zeki enerjiyle daha çok uyum içinde bulundukları ve daha az dövüşken oldukları için bazı farklılıklar göstermekteydi. Soru İkinci ana devre sonunda ortalama insan ömrünün kaç yıl olduğunu söyleyebilir misiniz? Ra Ortalama belki de yanıltıcı olur. Tam olarak belirtmek gerekirse bazıları her enkarnasyonda sizin zaman ölçünüzde 35-40 yıl geçirirlerken 100 yıla yaklaşan ömürler de normal kabul ediliyordu. Soru O halde 700 yıl olan ortalama insan ömrünün bu ikinci 25 bin yıllık devre sırasında çok büyük bir düşüş göstererek 100 yılın altına inmesinin nedeni olarak başkalarına hizmetin çok azalmış olmasını kabul edebilir miyim? Ra Bu kısmen doğru. İkinci devrinin sonlarına doğru sorumluluk yasası bu devre varlıklarının bu yoğunluk derecesinde öğrenilmesi gereken dersleri kavrama konusunda giderek daha büyük bir yetenek kazanmalarından etkilenmeye başlamıştı. Böylece varlıklar sadece kabileler ve uluslar olarak değil, birbirleriyle olan kişisel ilişkileri bazında da kavgacılıklarını gösterecek birçok yol öğrenmişlerdi. Değiş dokuş yöntemiyle alışveriş para kavramını ortaya çıkarmıştı. Ayrıca kişisel ya da grup bazında mülkiyet, toplum mülkiyeti ya da mülkiyet bulunmaması kavramlarının üstüne çıkmaya önem kazanmaya başlamıştı. O zaman her varlık, başkalarına hizmet etme ya da başkalarını kullanarak kendine hizmet konusunda daha çok süptil yola sahip olmuştu. Eski kesin ayrım çizgileri kalmamıştı. Her ders yani her paylaşma Verme ve şükrederek alma dersi öğreniliyor ama aynı zamanda pratik yaşamda bu dersler aynı kolaylıklar reddedilebiliyordu. Bu öğrenme-öğretme sürecinin ürünleri sergilenemeyince insan ömrü büyük oranda kısaldı. Çünkü artık onur görev yolları kabul görmemekteydiler. Soru İnsan ömrünün kısalması bir varlığın enkarnasyonlar arasında yanlışlarını gözden geçirebileceği daha fazla zamana sahip olması açısından ona yardımcı oluyor muydu yoksa bu daha kısa ömür onu engelliyor muydu? Ra İkisi de doğrudur. Ömrün kısalması birin yasasının bir sapmasıdır. Bu sapma hiçbir varlığın kaldırabileceğinden daha çok ve daha yoğun deneyimlere maruz bırakılamayacağını bildirir. Ancak bu bireysel düzeyde geçerlidir. Gezegensel ya da toplumsal bileşimler üzerinde geçerli olmaz. Böylece ömrün kısalması bir varlığı yoğun bir deneyimin etkilerinden uzaklaştırmanın gerekli olmasından kaynaklanmıştır. Eğer bu deneyimde sevgi ve bilgelik reddedilmişse, benliğin bir parçası olarak sindirilemeyip, yaratanın bilincine geri gönderilmişse, bunu yaşayan varlığın şifa bulmaya ve bu enkarnasyonunu uzun uzun gözden geçirerek değerlendirme ihtiyacı olur. Yanlışlık ise şu gerçekte yatıyor. Sizin uzay zaman sürekliliğinizdeki çok daha uzun süren bir enkarnasyon, uygun koşullar altında olduğu takdirde, katalizle ilgili süreç yoluyla sonuçlara erişilinceye kadar, bu yoğun çalışmayı sürdürmeye olanak tanıdığı için çok yardımcı olabilir. Soru İkinci devrenin sonunda hasat edilmeye uygun halde bulunan Güney Amerika grubundan söz ettiniz. Onların ikinci devre sonundaki ortalama ömürleri ne kadardı? Ra. Bu tecrit olmuş grup, bu yoğunluk derecesine uygun olarak 900 yıla varan ömürlere sahipti. Soru. Şimdi yaşadığımız ve bütün canlıların ömürlerini kısaltan bu gezegensel faaliyetlerin... O devirde onları etkileyip ömürlerini kısaltacak kadar güçlü olmadığını kabul ediyorum. Doğru mu? Ra. Doğrudur. Ancak unutmayınız ki uzay zamanın o noktasında tecrit mümkündü. Soru. O zaman toplam dünya nüfusu ne kadardı? Yani toplam kaç varlık enkarne olmuştu? Ra. Bu sorunuzla ikinci devre sonunda enkarne olmuş bulunan varlıkların sayısını sorduğunuzu varsayıyorum. Bu sayı yaklaşık olarak 345 bin idi. Soru Devre sonunda bu varlıklardan kaç tanesi hasat edilmeye uygun özellikleri taşıyordu? Ra Yaklaşık 150 varlık bulunuyordu. Soru O halde bir sonraki devre başladığında gezegende kalarak iş görenler bu varlıklar mıydı? Ra Evet. Bu varlıklar konfederasyon tarafından ziyaret edildiklerinde Gezegensel bilince katkıda bulunmak üzere kalmayı istediklerini bildirdiler. Soru Konfederasyon bu 150 varlığa ne şekilde bir ziyaret yaptı? Ra Onların önünde ışıktan bir kalkan taşıyan bir ışık varlığı belirdi. Tüm yaratılışın birliğinden ve sonsuzluğundan söz ederek hasat edilmeye hazır olanları bekleyen şeyleri anlattı. Yaşanan sevginin güzelliklerini altın sözcüklerle betimledi. Sonra ilgi duyanlarla telepatik bir bağlantı kurup onlara üçüncü yoğunluk derecesini gezegensel bir birleşim olarak göstererek güçlüklerini anlattı. Sonra da gitti. Soru. O zaman bu varlıkların hepsi de kalarak bir sonraki 25 bin yıllık devre sırasında yardımcı olmaya mı karar verdiler? Ra. Evet. Grup olarak kaldılar. Bu uygarlıkla ancak uzak bir ilişki içinde bulunanlar ise kalmak istemediler. Ancak onlar da hasat edilebilir durumda değillerdi. Onun içinde bu varlıklar, üçüncü yoğunluk derecesinin en yüksek alt oktavından başlayarak bu yoğunluk derecesini yinelediler. Sevgi dolu bir yapıya sahip olan varlıkların çoğu gezginler değil, bu varlıklardır. Soru Bu varlıkların hepsi bu devrede hala aramızda bulunuyorlar mı? Ra Üçüncü yoğunluk derecesinin ana devresini yinelemekte olan bu varlıklardan birkaçı burayı terk etmeyi başardı. Bu varlıklar sizin deyiminizle kardeşlerine katılmayı seçtiler. Soru Tarihimizden tanıdığımız isimlerden bazıları da böyle varlıklardan mıydı? Ra Aziz Agustin adıyla bilinen varlık bunlardan biriydi. Aziz Teres adıyla bilinen varlık da böyle biriydi. Aziz ile Aziz Francis de onlardan biriydi. Manastır kökeninden gelen bu varlıklar, daha ileri öğrenimleri için bu çevrede, bu koşullar altında enkarne olmayı uygun bulmuşlardı. Soru 25.000 yıl önce devre sona erdiğinde, hasat yapılamaması karşısında konfederasyonun tepkisi ne olmuştu? Ra Endişe duyduk. Soru Hemen faaliyete geçildi mi yoksa bir çağrıda bulunulmasını mı beklediniz? Ra Satürn Konseyi üçüncü yoğunluk derecesine gezginlerin değil, ancak daha fazla üçüncü yoğunluk derecesi deneyime edilmek isteyen varlıkların girmelerine izin vermek gibi bir eylemde bulundu. Ancak bu karar, özgür iradeyi ihlal etmemek için rastgele bir biçimde uygulanıyordu. Çünkü henüz bir çağrı yapılmamıştı. Soru Bundan sonra Konfederasyon ancak bir çağrı yapıldığında meyleme eyleme geçti? Ra Evet Soru kim ya da hangi grup bu çağrıyı yaptı ve konfederasyon bu çağrı karşısında ne yaptı? Ra Çağrı Atlantisilerden geldi. Bu çağrı başkalarına yardım eğilimini güçlendirecek bir idrak için yapılmıştı. Karşılığında da şimdi sizin katıldığınıza benzer bir eylemde bulunuldu. Yani medyumlar vasıtasıyla bilgi edildi. Yani medyumlar vasıtasıyla bilgi iletildi. Soru bu ilk çağrı Atlantis teknolojik olarak ileri bir duruma gelmeden önce mi yapılmıştı? Ra. Dediğiniz esas da doğrudur. Soru. Yani Atlantis'in teknolojik gelişmesi bu çağrıdan mı kaynaklandı? Bu çağrının onlara birin yasasını ve onun bir sapması olan sevgi yasasını iletmek için yanıtlandığını kabul ediyorum. Peki onlara son derece gelişmiş bir teknoloji toplumu olmalarına yol açan teknolojik bilgiler de iletildi mi? Ra, başlangıçta değil, bizim Mısır göklerinde görünmemizle ve bunu sürdürmemizle hemen hemen aynı zamanda konfederasyondan başka varlıklarda belli bir felsefi anlayış düzeyine erişmiş Atlantistilere göründüler ve onları bir oluşun gizemini araştıracak çalışmalara teşvik edip bunlara ilham verecek bilgiler sundular. Tabii şifa ve diğer idraklar konusundaki istekler de yanıtlandı ve kristallerle ve piramitlerin, tapınakların ki bunlar eğitimle ilgili yapılardı, inşa edilmesiyle ilgili bilgiler aktarıldı. Soru Bu eğitim Mısırlılarla yapılan inisiyasyon eğitimiyle aynı türden bir eğitim miydi? Ra Bu eğitim biraz farklıydı. Çünkü bu toplumsal bileşim daha incelmiş ve düşünüş biçimi olarak barbarlıktan ve çelişkilerden daha uzak bir yapı yarışmıştı. Onun içinde tapınaklar gerçek öğrenim ve eğitim yuvalarıydı. Mısır'daki gibi şifacıları bütünüyle diğerlerinden ayırıp ilah mertebesine çıkaran yerler değildi. Bu tapınaklarda bizim rahip dediğimiz kişiler mi eğitiliyorlardı? Ra. Sizin cinsel yaşamları olmayan rahipleriniz anlamında rahipler olduklarını söyleyemeyiz. Ayrıca onlardan sizin anladığınız biçimiyle yoksulluk ve mutlak itaate beklenmiyordu. Onların rahipliği kendilerine öğrenmeye adamış olmalarından geliyordu. Ama bu bilgilerle eğitilmiş olanlar kristallerin gücünü şifadan başka amaçlarla kullanmaya kalkışınca güçlükler kendini gösterdi. Onlar öğrenim ve eğitimin dışına çıkarak yönetici kadrosu arasına da girdikleri için bunlar ortaya çıkmıştı. Soru Onlara verilen tüm bilgiler şimdi bizim bilgi aldığımız gibi, yani bir medyum aracılığıyla mı verilmişti? Ra Ara sıra ziyaretler de yapılmıştı ama bunların hiçbiri sizin uzay zaman sürekliliğinizin tarihi olaylar akışında yer alacak kadar önemli değildi. Soru bu ziyaretlerin yapılabilmesi için onların birlik gösteren bir toplumsal birleşime mi sahip olmaları gerekiyordu? Bu ziyaretlerin yapılabilmesi için hangi koşulların gerekli olduğunu söyleyebilir misiniz? Ra İki koşul vardır. Sayıların karesi, araştırmayı ve öğrenmeyi istemeyenlerin yerleşik direncini kıracak düzeyde bulunan bir grup insanın çağrı yapması, ikinci koşul ise doğrudan bilgi aktarılmasının, bir konfederasyonluya olduğu şekilde bir Atlantisli'ye de aynı derecede yardımcı olacağına inanacak kadar saf ve deneyimsiz bazı konfederasyon üyelerinin bulunması. Soru. Anlıyorum. Siz bu saf ve deneyimsiz konfederasyon üyelerinin geçmişte kendilerine de aynı şey yapıldığından dolayı bunu Atlantislilere yaptıklarını söylemek istiyorsunuz. Yanılıyor muyum? Ra. Dediğiniz doğrudur. Şunu hatırlatmak istiyoruz. Biz de bu saf konfederasyon üyelerinizdeniz ve hala kendimizi sorumlu hissettiğimiz bir zararı telafi etmek için çaba gösteriyoruz. Bu nedenle bizim öğrettiklerimizin, öğrendiklerimizin sapmalarının tüm izleri zıt sapmalar tarafından kucaklanarak denge sağlanıncaya kadar sizin insanlarınızla çalışmalarımıza devam etmek bizim için hem bir onur hem de bir görevdir. Soru Anlıyorum. Şu halde Atlantis hakkında anladıklarımı açıklayacağım. Siz de bana doğru anlayıp anlamadığımı söylersiniz. Burada şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Atlantis halkının yeterince büyük bir yüzdesi en azından birin yasası yönünde yürümeye ve birin yasasını uygulamaya başladığı için çağrısı konfederasyon tarafından duyulabildi. Duyuldu çünkü kareler yasasına göre bu çağrı çağrıda bulunmayan Atlantisli varlıkların muhalefetini yenebildi. Konfederasyon da o zaman şimdi bizim yaptığımız gibi bazı medyumları kullandı. Ayrıca doğrudan temasla da bulundu. Ancak bunun bir hata olduğu anlaşıldı. Çünkü verilen bilgiler Atlantis'i varlıklar tarafından saptırıldılar. Doğru mu? Ra. Tek bir şey dışında doğrudur. Sadece tek bir yasa vardır. O da birin yasasıdır. Diğer yasa dediklerimiz bu yasanın sapmalarıdır. Bunların bazıları temel sapmalar olup, tekamül için bunların anlaşılması şarttır. Ancak bizim aynı zamanda yol dediğimiz bu yasaların, yasa değil de asıl yasanın sapmaları olarak anlaşılmaları iyi olur. Birin yasasının çokluk kavramıyla bağdaştırılması mümkün değildir. Soru Atlantis halkının ortalama ömür süresini söyleyebilir misiniz? Ra Ortalama ömür süresi dediğimiz gibi yanıltıcı olabilir. Atlantislerin uygarlık deneyimlerinin başlarındaki ortalama ömürleri 70 ile 140 yıl arasındaydı. Tabi yaklaşık olarak. Güç kazanma isteğinin giderek artması nedeniyle, uygarlığın daha sonraki devrelerinde bu süre hızla kısaldı. Bunun içinde şifa ve gençleştirme konusunda bilgi ihtiyacı ortaya çıktı. Bitirmeden sormak istediğiniz kısa bir soru var mı? Soru. Medyumu daha rahat ettirmek için yapabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Ra, medyum iyidir. Çalışma grubundaki varlıklardan biri bile tam anlamıyla bilinçli değilse, teması net bir biçimde sürdürmek biraz zorlaşır. Onun için bu çemberde bulunan bütün varlıkların kendi enerjilerinin bu temasın sürdürülmesinde yardımcı olduğunu anlamalarını istiyoruz. Sizi sonsuz yaratanın ışığı ve sevgisiyle terk ediyorum. Adonai CELSE 23 11 Şubat 1981 Ra Sizleri sonsuz yaratanın sevgi ve ışığı ile selamlıyorum. Şimdi sizinle iletişim kuruyoruz. Soru Dün 3. ana devre sırasında Konfederasyonun kurduğu ilk temastan söz ettiniz. Atlantis'e yardım edildiği sırada Mısır göklerinde de göründüğünüzü söylediniz. Mısır'a niye gittiğinizi ve oraya ilk gittiğiniz sırada nasıl bir tutum ve düşünce içinde olduğunuzu söyleyebilir misiniz? Ra Sözünü ettiğiniz zamanda Mısır'da sizin Horus adıyla bildiğiniz Şahin başlı güneş tanrısına tapmayı tercih edenler vardı. Horus başka isimlerle de anılır. Ancak burada tapınılan şey şu ya da bu biçimde tasvir edilen güneş yuvarlağıdır. Önce sizin deyiminizle insanları taramak için oldukça zaman harcadık onların içlerinde bir arayış olduğu söylenebilecek kadar ciddi bir ilgi bulunup bulunmadığına bakıyorduk. Bu suretle müdahale etmeden yardım edebilmemiz mümkün olabilirdi. Ancak o devirdeki toplumsal bileşimin dinsel inançları arasından bütünüyle kendisiyle çelişkili olduğunu gördük. Dolayısıyla bizim titreşimimiz için uygun bir çağrı yoktu. Böylece sizin zaman ölçünüzle, 18 bin yıl öncesine rastlayan o dönemde hiçbir eylemde bulunmadan oradan ayrıldık. Soru: O devirde Mısır göklerinde göründüğünüzü söylediniz. Mısırlılar sizi gökyüzünde görebildiler mi? Ra, Evet. Soru: Ne gördüler bu gördükleri şey onların davranış ve tutumlarını nasıl etkiledi. Ra, sizin deyiminizle çan şeklinde kristal gücüyle çalışan bir gemi gördüler. Bu onları hiç etkilemedi. Çünkü pek çok mucizenin dünyanın normal bir parçası olarak meydana geldiğine ve bu dünyada doğaüstü olayları kontrol eden birçok tanrı bulunduğuna kuvvetle inanıyorlardı. Soru Onlara görünmeyi tercih etmenizin, görünmez kalmayı yeğlememenizin bir nedeni var mıydı? Ra Evet Görünmeyi seçtik çünkü bu hiç fark etmiyordu. Soru Demek o zaman onlarla temas kurmadınız. Mısırlılarla bir sonraki temas girişiminizle ilgili olarak da yanıtlar mısınız? Ra İkinci girişim uzun sürdü. Bir zaman aralığı boyunca yapıldı. Çabalarımızın merkezinde bizim vermiş olduğumuz bir karar vardı. Artık insanlarınızın arasında kardeşleriniz olarak bulunmamız için yeterli çağrının var olduğuna karar vermiştik. Bu planımızı Satürn konseyine getirdik ve enkarnasyon sürecine girmeden, doğrudan doğruya gezegenin içsel katlarına inen tipte gezginler olarak hizmet vermeyi önerdik. Böylece bizim doğamızı olabildiğince ifade eden fiziksel bedenlerle ortaya çıktık. Materialize olduk. Bu çabanın amacı kardeşleriniz olarak ortaya çıkmak, ve birin yasasının öğretmenleri olarak orada sınırlı bir süre kalmaktı. Orada belki de her zamankinden güçlü bir güneşe tapma eğilimi vardı. Bu da bizim sapmalarımızla uyumlu olarak titreşiyordu. Ama şunu keşfettik. Söylediğimiz her söz tek bir etki yaratıyorsa sırf var olmamız dolayısıyla bunun 30 katı kadar etki yaratıyorduk. Bu da hizmet etmeye geldiğimiz varlıkların akıllarını karıştırıyordu. Kısa bir süre sonra kendimizi ışık sevgiyle sunduğumuz bu varlıklardan uzaklaştık ve onlara en iyi hizmet edebileceğimizi anlayabilmek için ve onlara en iyi nasıl hizmet edebileceğimizi anlayabilmek için çok zaman harcadık. Atlantis uygarlığıyla temas kuranlar ise piramitleri kullanarak şifa verme olanaklarını ortaya getirmişlerdi. Bunun üzerinde düşünüp her iki coğrafi uygarlık arasındaki farkların yarattığı sapmaları da göz önüne aldıktan sonra tekrar konseyin önüne çıkarak yeni bir plan sunduk. Bu plan sizin Mısır olarak bildiğiniz bölgede yaşayanların ömürlerini uzatmak ve şifa vermekte yardım sunmayı içeriyordu. Bu yolla hem öğrenme sürecini hızlandırmayı hem de birin yasasını ifade eden felsefeyi sunabileceğimizi umuyorduk. Konsey bir kez daha onay verdi. Bu kavramları dikkatle inceledikten sonra yaklaşık 8500 yıl önce düşünce formu biçimiyle aranıza döndük. Aslında düşüncede hiç ayrılmamıştık. Bu kez titreşimsel gezegen bileşiminizin düşünce formu bölgesine geldik ve sizin zaman ölçünüzle birkaç yıl boyunca bu yapıları nasıl kurabileceğimizi inceledik. İlk piramit, sizin büyük piramit dediğiniz yapı yaklaşık 6000 yıl önce kuruldu. Sonra düşünce yoluyla inşa edilen bu binanın ardından daha çok yerel ya da maddesel malzeme ve daha az düşünce formu malzemesi kullanılarak diğer piramitler yapıldı. Bu sizin zaman ölçünüzde yaklaşık 1500 yıl boyunca devam etti. Bu arada inisiyasyonu ve kristallerle şifayı kapsayan bilgiler de veriliyordu. İknaton adlı varlık bu bilgileri pek saptırmadan alabiliyordu ve bir süre, birin yasasını uygulamak ve bu yapılarda bulunan rahip sınıfına inisiyasyonu ve gerçek şefkatle uygulanacak şifayı öğretebilmek için sizin deyiminizle yeri göğü birbirine kattı. Ama bu uzun sürmeyecekti. Bu varlık üçüncü yoğunluk derecesindeki fiziksel kattan ayrıldıktan yani öldükten sonra daha önce de söylediğimiz gibi öğretilerimiz hemen saptırıldı. Yapılar bir kez daha kraliyet ailesinden olanların ya da güce eğilimli olanların kullanımına girdi. Soru, piramistsel şifadan söz ettiğinizde asıl söylemek istediğiniz aklın şifa bulması değil mi? Ra, söylediğiniz kısmen doğrudur. Şifanın etkili olması için gelen akımların fazla bir sapmaya uğramadan ruhsal bileşim yoluyla akıl ağacına erişmesi gerekir. İnsan zihninde bedene akan enerjilerin önünü tıkayan bölümler vardır. Her vakada, her varlıkta bu tıkanma farklıdır. Daima ruhsal kanalı ya da meki faaliyete geçirmek, bu duyguyu uyandırmak gerekir. O zaman bu tıkanma ister ruhsaldan zihinsele, ister zihinselden bedensele olsun ya da herhangi bir fiziksel sarsının yarattığı engel şeklinde olsun, şifa vermek mümkün olabilir. Soru Giza'daki piramiti düşünce gücüyle inşa etmeye başladığınız zaman Mısırlılarla temas kurmuş muydunuz? Onlar bu yapının ilerleyişini gözlediler mi? Ra, o zaman sizin katınızda enkarne olmuş varlıklarla yakın temas halinde değildik. O bölgede ortaya çıkan ve harekete geçmemize yetecek enerjiye sahip genel bir çağrıya karşılık veriyorduk. Bilgi arayan herkese bu bilgiyi düşünce yoluyla iletiyorduk. Piramidin ortaya çıkışı muazzam bir sürpriz oldu. Ancak dikkatle yapılan bir plan doğrultusunda bu, büyük bir mimar olarak bilinen bir varlığın enkarnasyonuyla aynı zamana getirilmişti. Bu varlık daha sonra, biraz da bu piramidin ortaya çıkması nedeniyle bir tanrı olarak ilan edildi. Soru Bu tanrıya ne at verdiler? Ra Bu varlığın ismi İmhotep idi. Soru Piramitin genel olarak başarılı olup olmadığı konusunda neler söyleyebilirsiniz? Anladığıma göre piramitler bilinçte bir yükselme sağlama konusunda umulan başarıyı ortaya koyamamışlar. Ama bir şekilde başarı sağlamış olmalılar. Ra Bizlerin keder kardeşleri olduğumuzu hatrınızda tutmanızı istiyoruz. İnsan bu kederden kurtarılıp tek yaratanın vizyonuna kavuştuğunda artık başarısızlık diye bir kavram ortadan kalkar. Bizim zorluğumuz bu varlıklara yardım etmeye çalışırken, birin yasasında meydana gelen sapmaları düzeltme onur sorumluluğunu taşımamızdan kaynaklanıyordu. Bu sapmalar başarısızlıktan çok sorumluluk olarak görülürler. Çabamızın tek nedeni de arayış içinde olacak kadar ilham bulmuş varlıklardır. Böylece belki paradoksal bir durumda olabiliriz. Çünkü aydınlanmış olan biri açısından başarılı, ama daha çok kedere ve karışıklığa düşen biri açısından da başarısız sayılabiliriz. Bunların hepsi sizin kullandığınız terimler. Biz sadece hizmet yolunu aramakta ısrarlıyız. Soru Fiziksel ölümünden sonra iknat ona ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Ra Bu varlık ölümünden sonra üçüncü yoğunluk derecesi deneyimi koşullarına uygun olarak bir dizi şifa ve enkarnasyon deneyimlerini gözden geçirme işlemine tabi tutulmuştur. Bu varlık, birin yasasına olan büyük bağlılığının biraz ıslah ettiği bir güç sahibi olma sapması içindeydi. Bunun içinde hiç güç sahibi olma sapması içermeyen bir dizi enkarnasyona girmesi gerektiğine karar verdi. Soru İknaton devrinde Mısır'da ortalama insan ömrünün ne kadar olduğunu söyleyebilir misiniz? Ra bu insanların ortalama ömrü yaklaşık 35 ile 50 yıl arasındaydı. Bu devirde fiziksel bedeni çökerten çok hastalık vardı. Soru Bu hastalıkların nedenlerini söyleyebilir misiniz? Sanırım ben yanısı biliyorum ama sizin söylemeniz kitap açısından iyi olur. Ra Daha önce de söylediğimiz gibi bunlar birin yasasıyla ilgili olarak bilgilendirici şeyler değildir. Ama yine de şöyle söyleyelim. O devirde Mısır son derece ilkel yaşam koşullarına sahipti. Nil denilen nehrin taşmasına sonra çekilmesine izin veriliyordu. Bu da verimli topraklar meydana getiriyor ama aynı zamanda buraları daha sonra böcekler tarafından taşınarak bulaştırılacak hastalıkların üremesine uygun hale getiriyordu. Ayrıca yiyecek maddelerin hazırlanış biçimi de hastalıkların üremesine neden oluyordu. Bunun dışında su kaynakları ile ilgili sorunlar yaşanıyordu. Bu kaynaklardan alınan sular içlerindeki organizmalar dolayısıyla hastalığa neden oluyorlardı. Soru Ben daha çok hastalıkların temel nedenini sormuştum. Bulaşma mekanizmasını değil. Ben hastalık olasılığını yaratan düşüncenin kökenine kadar gidecektim. Şu konuda haklı olup olmadığımı söyleyebilir misiniz? Dünya gezegeninde birin yasası ile ilgili düşüncelerin uzun bir zaman süresinde giderek azalması, hastalıkların gelişebileceği bir ortam yaratmıştı. Doğru mu? Ra. Doğru ve iyi anlaşılmış. Siz soru sorucu olarak artık öğretilerin dış kabuğunu delerek aslına nüfuz etmeye başladınız. Bu toplumda temel neden kavgacı davranışlar değildi. Gerçi böyle eğilimler vardı. Ama asıl neden... Bir para sisteminin oluşturulması ve faizci bir düzenin ortaya çıkışıyla birlikte hırs, açgözlülük ve güç yönünde eğilimlerin gelişmesi ve bu suretle bazı varlıkların diğer bazı varlıklarca köleleştirilmeleri, yani her varlığın içinde bulunan yaratanın yanlış anlaşılmasıydı. Soru Yanlış hatırlamıyorsam Güney Amerika temasının da aynı dönemde yapıldığını söylemiştiniz. Güney Amerika temasının da aynı dönemde yapıldığını söylemiştiniz. Bu temasın yapısını ve bu temastaki tutumunuzu, temas planını ve neden Güney Amerika'daki insanlarla temas kurulduğunu anlatabilir misiniz? Ra Bu soru bu celsenin son sorusu olacaktır. Güney Amerika'daki insanlar arasında inen varlıklar oraya. Mısır'dakine benzer bir biçimde güneşin tezahürlerini öğrenmek isteyen varlıklar tarafından çağrılmışlardı. Bu kıtadaki varlıklar da bu yaşam ve ışık kaynağına tapıyorlardı. Böylece bu varlıklar bize benzeyen ışık varlıklar tarafından ziyaret edildiler. Bu varlıkların verdikleri öğretiler bizimkilere göre daha çok kabul gördü ve daha az Oradaki varlıklar kendileri bir dizi gizli yeraltı kenti inşa etmeye başladılar. Bunların içinde bazı piramitler de vardı. Bu piramitler bizim geliştirdiklerimizden biraz farklı yapıdaydılar. Ama ana fikir aynıydı. Buraların aynı zamanda birer dinlenme ve meditasyon yeri, tek yaratanın varlığının hissedildiği yerler olmaları da amaçlanmıştı. Bu piramitler sadece inisiyelerin ve şifa verilecek varlıkların değil, herkesin kullanımını açıktı. Ziyaretçi varlıklar planlarının köklü bir şekilde uygulamaya konduğunu ve hatta kayda bile geçirildiğini gördükten sonra bu yoğunluk derecesini terk ettiler. Bundan sonraki 3500 yıl boyunca bu plan her ne kadar biraz saptırıldıysa da birçok yönden tamamlanma aşamasına geldi. O zaman Güney Amerika'daki özellikle Amazon Nehri bölgesindeki varlıklara yardımda bulunmuş olan varlık, toplumsal bellek bileşimi Satürn Konseyi'ne yeniden başvurarak planlarında meydana gelen sapmaları bizzat düzeltmek üzere ikinci bir girişimde bulunmak için izin istedi. İzin verildi ve toplumsal bellek bileşimi karantinayı geçerek oraya geri döndü. Ve haberci, elçi olarak seçilmiş olan varlık, yanlışları düzeltmek için bir kez daha insanların arasına indi. Bir kez daha her şey kayda geçirildi ve varlık kendi toplumsal bellek bileşimine yeniden katıldı ve göklerinizi terk ettiler. Bu defa aynı bizim deneyimimizde olduğu gibi bu öğretiler büyük oranda çarpıtıldı ve daha sonraları uygulama, insanlara şifa vermek yerine onları kurban etmeye kadar gitti. Böylece bu toplumsal bellek bileşimine, insanlarınızın bu sapmaları giderilene kadar orada kalma onuru görevi de verildi. Medyumu ve sizleri sonsuz yaratanın sevgi ve ışığıyla terk ediyorum. Adonai Celse 24 15 Şubat 1981 Ra'a Sonsuz yaratanın sevgi ve ışığı ile sizleri selamlıyorum. Şimdi sizinle iletişim kuruyorum. Soru. Medyumun fiziksel durumu ile ilgili biraz endişe duyuyoruz. Hafif bir kan toplanması görülüyor. Celse yapmanın uygun olup olmadığını bildirirseniz sevinirim. Ra. Medyumun bedensel yaşam enerjisi düşüktür. Celse uygun biçimde kısa kesilecektir. Soru. Geçen casede son 25 bin yıllık devrede Atlantislilerle, Mısırlılarla ve Güney Amerikalılarla temas kurulduğunu ve bundan sonra konfederasyonun ayrıldığını söylediniz. Konfederasyon bir süre geri gelmedi değil mi? Dünya insanları ile kurulan bir sonraki temasın nedenlerini, sonuçlarını ve sizin tutumunuzu açıklayabilir misiniz? Ra atlantisilerle yapılan temaslarda verilen bilgilerin üzerinde yapılan genişletmeler dövüşkenliğe yönelen faaliyetlerle sonuçlandılar Bu da sizin zaman ölçünüzle 1821 yıl önce meydana gelen ikinci Atlantis felaketini doğurdu gerek Atlantis'te yaşayan gerekse ilk çarpışma sonunda Kuzey Afrika çölleri adını verdiğiniz yerlere göç eden varlıklardan pek çoğu toplumsal eylemler sonucunda dünya değiştirdi sizin nükleer bomba dediğiniz bu silahların ve diğer kristal silahların etkileri sonucunda dünyada değişiklikler olmaya devam etti. Ve bundan 9600 yıl önce büyük kara kütlelerinin sulara gömülmeleriyle son buldu. Mısır'daki ve Güney Amerika'daki deneyimlerin sonuçları ise bu derecedeki felaketlere neden olamadılarsa da konfederasyonun asıl amacından çok uzaktılar. Artık sadece biz değil, konsey ve koruyucular da kullandığımız yöntemlerin bu küre için uygun olmadıklarını anlamışlardı. Bundan sonraki tutumumuz tedbir, gözlem, yeni ve yaratıcı yöntemler bulma yolunda çabalamaktı. Bu yöntemler öyle olmalıydı ki bizim varlıklarımızın kuracağı temaslar en az sapma ile ve çarpıtılma olasılığının en az indirildiği biçimde yardımcı olsun... Ve bilgileri paylaşmaktaki amacımızın tam tersini geliştirmek için kullanılamasın. Soru Teşekkür ederim. O halde konfederasyonun bir süre dünyadan uzak kaldığını kabul ediyorum. Konfederasyonun bir sonraki temasını yaratan koşullar nelerdi? Ra Bundan yaklaşık 3600 yıl önce Orion grubunun bir akını oldu. Düşünceler ve davranışlardaki negatif etkilerin artmasıyla Orionlular... Eski zamanlardan kalma izlenimleri dolayısıyla kendilerini özel ve farklı gören varlıklar üzerinde çalışmaya başlayabildiler. Sizin Yehova dediğiniz konfederasyonlu bir varlık bundan binlerce yıl önce Mu batmasından sonra her tarafa dağılıp Mısır'a ve diğer birçok yere yerleşen bazı varlıklar arasında genetik klon yönetimi yoluyla belirli eğilimleri başlatmıştı. İşte burada Orion grubu negatiflik tohumlarını atacak verimli toprağı buldu. Bu tohumlar her zaman olduğu gibi seçkin sınıf, elitizm, farklı olanlar, başkalarını kullanan, yönlendiren ya da köleleştiren kişilerdi. Yehova adıyla bilinen bu varlıklara karşı kendini son derece sorumlu hissediyordu. Ama Orion grubu insanlarda bu elitizmin yaratıcısının Yehova olduğu izlenimini uyandırmaya başarmıştı. Yehova o zaman oturdu ve sizin deyiminizle titreşimsel düzenlerinin bir envanterini çıkardı ve sonuçta daha etkileyici bir ses titreşim bileşimi haline dönüştü. Bu bileşimde eski Yahova şimdi assız bir varlık olarak ama o geliyor anlamını üzerinde taşıyarak pozitif eğilimli felsefe üretip göndermeye başladı. Bu yaklaşık olarak bundan 3300 yıl öncesine rastlıyordu. Böylece mahşer diye bilinen şeyin en kuvvetli kısmı meydana getirilmiş oldu. Soru Orion grubu bundan 3600 yıl önce karantinayı nasıl geçti? Rastgele bulunan pencereler yoluyla mı? Ra O zaman durum tam olarak öyle değildi. Çünkü bu bilgiyi davet eden uygun bir çağrı söz konusuydu. Karma bir çağrı var olduğunda pencere olayı yoğunluk dereceleri vasıtalarıyla daha çok uygulamaya koyulur. Güçlü bir kutuplaşma olmadığı için devriyeler sıkı bir denetim uygulamıyorlardı. Bundan dolayı da delinip geçilmesi gereken pencereler çok güçsüzdü. Hasas zamanınız yaklaştıkça sizin ışık güçleri dediğiniz güçler kendi aldıkları çağrılara uygun olarak işe koyulacaklardır. Orionlular da sadece kendi aldıkları çağrılara uygun olarak çalışırlar. Ama hakikatte bu diğeri kadar büyük bir çağrı olmaktan uzaktır. Yani güçler ya da kareler yasasına göre karantinanın delilmesine karşı büyük bir direnç bulunuyor. Yine de özgür irade korunmalıdır ve negatif eğilimli bilgiler edinmek isteyenler de bu pencereler vasıtasıyla karantinayı delenler tarafından tatmin edilmelidirler. Soru Demek ki Yahova hata diyeceğimiz bir olayı. Sizin öyle demediğinizi biliyorum. Düzeltmek için bundan 3300 yıl önce pozitif bir felsefeye başlattı. Orion ve Yehova felsefeleri insanları telepati yoluyla mı etkiliyorlardı? Yoksa başka teknikler de mi kullanılıyordu? Ra iki ayrı teknik daha vardı. Birisini artık adına Yehova denmeyen varlık kullanıyordu. Yehova hala negatif güçlerden üstün olan bazı varlıkları yetiştirip oraya çıkarabileceğine ve bu üstün varlıkların birin yasasını yayabileceklerine inanıyordu. Onun içinde bu varlık yani yod, he, shin, va, he enkarne olarak insanların arasına geldi. Fiziksel bedenler vasıtasıyla yapılan normal eşleşme yöntemiyle üreyerek dünyaya çok daha iri yapıda varlıklar gelmesine neden oldu. Bunlara anaklar deniyordu. Diğer yöntem ise sizin deyiminizle senaryonun daha sonraki aşamalarında daha çok kullanılan ve şimdi de sizler üzerinde çok kullandığımız bir yöntemdir. Bu da düşünce formları yoluyla gizemli ya da yüce kavramları telkin etmektir. Bu görüntülerin bazıları size yabancı gelmeyebilir. Soru Bunların birkaç tanesini belirtebilir misiniz? Ra Bu sizin keşfedebileceğiniz bir bilgidir. Sırf size yol göstermek için çark içinde çark ve gözünü kırpmayan meleğe örnek verebiliriz. Soru Orion grubu da 3600 yıl önce insanları etkilemek için benzer yöntemler mi kullanmıştı? Ra Bu grubun ya da imparatorluğun o devirde göklerinizde bir temsilcisi bulunuyordu. Soru Bu temsilciyi tarif edebilir misiniz? Ra Bu temsilci Ateşten yapılmış gibiydi. Ancak gün boyunca bulutların arkasına gizleniyordu. Bunun nedeni de bu aracı görenlerin soracakları sorulardan korunmak ve bu aracı bu varlıkların yaratan kavramına uygun hale getirmekti. Soru İnsanlar bu ateşten yapılmış bulutu gördükten sonra bilgi onlara nasıl iletildi? Ra Düşünce aktarımı yoluyla ve düşünce formlarını kullanarak ateşle ilgili doğaüstü, Mucizeyi görünen fenomenler ve başka olaylar meydana getirilerek yapılıyordu bu. Soru O halde bu devirde ya da hemen sonrasında kaydedilmiş bulunan peygamberler ortaya çıkmış mıdır? Ra İmparatorluktan gelenler sizin zaman ölçünüzle 3000 yıl öncesinden başlayarak varlıklarını sürdüremediler ve göklerinizden fiziksel varlıklarını çekme kararı vermek zorunda kaldılar. Peygamber, kahin dediğiniz bazı varlıklara karışık bilgiler verildi. O zamanlarda diğer insanları seven ve onlara, yaradana hizmet etmekten başka bir şey istemeyen bu varlıkların işi, kehanetlerde bulunmak olduğundan, Orion grubunun yapabildiği en kötü şey, bunların kıyametten söz etmelerini sağlamaktı. Soru yani Orion grubunun o devirde pozitif eğilimli bazı peygamberlerin ve kahinlerin mesajlarını kıyamet günü kehanetleriyle kirletmeyi başardığını mı söylüyorsunuz? Ra. Doğrudur. Soru. Orion grubunun 600 yıl olarak hesapladığımız bu devreden sonra, yani 3000 yıl önce niçin çekildiğini söyleyebilir misiniz? Ra. Bu soru bu celsenin son sorusu olacaktır. Orionlular kendilerine çağrıda bulunan varlıkları, onların çağrıda bulunanların seçkin bir grup oldukları izlenimini vermelerine rağmen sizin diaspora olarak bildiğiniz olay meydana geldi. Bu insanlar dünyanın dört bir yanına dağıldılar ve daha alçak gönüllü, daha onurlu, daha az kavgacı ve tek yaratanın sevgi dolu şefkatinin daha çok farkında olan bir soy haline geldiler. Onların yaratılışı biraz dövüşkenliğe, biraz da başkalarını köleleştirmeye eğilimliydi. Ancak onlar genetik üstünlükleri, zayıflıkları nedeniyle Orionluların hedef grubu olmalarına rağmen sizin deyiminizle mağdur duruma düştüler. Böylece de komşularına, ailelerine ve tek yaratanlarına duydukları minnet ve şükranın seçkin oldukları duygusunu tedavi edip iyileştirmesine olanak tanımış oldu. Bu duygu, başkaları üzerinde güç kullanma sapmalarını güçlendirerek onların kavgacı doğalarını yaratıyordu. Sizi tek yaratanın sevgi ve ışığı ile terk ediyoruz. Adonai Celse 25 16 Şubat 1981 Ra Sizi sonsuz yaratanın sevgi ve ışığı ile selamlıyorum. Şimdi sizinle iletişim kuruyoruz. Soru Dünkü bilgilerden başlayarak devam edeceğiz. Bundan yaklaşık 3 bin yıl önce Orion grubunun diaspora dolayısıyla burayı terk ettiğini söylediniz. Orion grubu burayı terk ettikten sonra Konfederasyon bir ilerleme kaydedebildi mi? Ra, yüzyıllar boyunca Konfederasyon ve Orion grubu zaman uzayda sizin katlarınızın üstünde bulunan başka katlarda planlar tasarlayarak ve ışıktan zırhlar kuşanarak birbirleriyle uğraştılar. Ve bu katlarda savaşlar oldu ve olmaya devam ediyor. Dünya katında ise bazı enerjiler harekete geçirildi. Ancak bunlar büyük ölçüde bir çağrıya yol açmadılar. Tek tük çağrılar oluyordu. Bunların biri de yaklaşık 2600 yıl kadar önce sizin Yunanistan dediğiniz yerden geldi ve birin yasasının bazı yönlerinin idraki ve bunların yazılmasıyla sonuçlandı. Biz Özellikle Thales ve Heraklit adlı varlıklara değinmek istiyoruz. Bunlar sizin deyiminizle felsefeyi meslek edinmişlerdi. Öğrencilerine ders verirlerdi. Perikles adlı varlığın idrakine de dikkatinizi çekmek isteriz. O devirde konfederasyonun insanların aklına telepatik olarak bazı sınırlı bilgileri sokmasına izin verildi. Ama bu zaman süresinde genelde çok uzun zaman önce harekete geçirilmiş olan enerjilere ve tutumlara bağlı olarak, İmparatorluklar doğdu ve battılar. Bunlar güçlü bir kutuplaşma ile sonuçlanmadılar. Daha çok pozitifle dövüşgenin ya da negatifin bir karışımı halinde ortaya çıktılar. Zaten varoluşunuzun bu son devresinin özelliği de bunu gerektiriyordu. Soru Siz bir Orion Konfederasyonu'ndan bir de Orion Konfederasyonu ile Konfederasyon arasında geçen bir savaştan söz ettiniz. Bu savaşın nasıl yapıldığı hakkında bir kavram oluşturabilecek bilgiler vermeniz mümkün mü? Ra Yapabilirseniz kendi zihninizi gözünüzde canlandırın. Sonra zihninizi toplumunuzdaki diğer bütün zihinlerle mutlak bir birlik içinde hayal edin. Artık tek bir zihin haline geçtiniz ve sizin fiziksel ilizyonunuzda, madde aleminizde zayıf bir elektrik yükü olan şey, şimdi düşünceleri nesneler olarak yansıtıp tezahür ettirebilen muazzam güçlü bir makine haline dönüştü. İşte bu güçle Orion grubu, ışıkla silahlanmış olan konfederasyona saldırır. Sonuç, sizin deyiminizle beraberliktir. Ancak her iki tarafın enerjileri de bu yüzden bir miktar azalmıştır. Ve yeniden gruplaşma gereksinimi belirmiştir. Negatif enerji istediği doğrultuda yönetip yönlendiremediği için, pozitif enerjide verilerini kabullenemediği için azalmış, güçsüzleşmiştir. Soru Verileni kabullenememek deyiminin anlamını açıklar mısınız? Ra Bunun sizin düşünce savaşı adını verebileceğiniz şekilde meydana geldiği zaman uzay düzeyinde en kabullenici ve sevecen enerji sizi yönetmek isteyenleri çok ama pek çok sevmek şeklinde ifade edilebilirdi. Onları öyle çok sevmeliydiniz ki bu sevgiyle kuşatılsınlar, bu sevgiye gömülsünler ve pozitif enerjiler tarafından değişime uğratılsınlar. Ama bu eşit güçlerin bir savaşıydı ve konfederasyon sırf tamamen pozitif kalabilmek için eşit karşıt gücün kendisini yönetmesine izin veremeyeceğinin farkındaydı. Çünkü o zaman karanlığın güçlerinin sizin deyiminizle ayaklarının altında ezildiği bir duruma girecek ve katışıksız pozitifliği hiçbir işe yaramayacaktı. İşte bunun içinde bu düşünce savaşına katılanlar kabullenici olmak yerine savunmacı olmak zorundadırlar. Ancak o zaman başkalarına hizmette yararlı olabilirler. Bunun içindir ki Orion Konfederasyonu'nun vermek istediği şeyi, yani tutsaklığı bütünüyle kabullenemediler. Böylece iki tarafın sürtüşmesi sonucunda bir miktar kutbiyet yitirildi ve bu da yeniden gruplaşmayı gerektirdi. Bu iki taraf içinde verimli olmadı. Bu olayın tek yararlı sonucu bu gezegende bulunan enerjilerin dengelenmesi oldu. Sonuçta enerjilerin bu uzay zamanda dengelenme ihtiyacı azaldı ve böylece gezegenin yok olması olasılığı da azalmış oldu. Soru Demek ki konfederasyonun bir bölümü bu düşünce savaşıyla uğraşıyor. Yüzde kaçı bu savaşa katılıyor? Ra Bu konfederasyonun yaptığı işler içinde en zor olanıdır. Aynı anda... En çok dört gezegensel varlıktan bu çatışmaya katılmaları istenir. Soru Bu dört gezegensel varlık hangi yoğunluk derecesinde bulunurlar? Ra Bu varlıklar sevgi yoğunluğunda, yani dördüncü yoğunluk derecesinde bulunurlar. Soru Bu yoğunluk derecesinde bulunan bir varlık bu tip bir çalışmada, beşinci ya da altıncı yoğunluk derecesindeki bir varlığa göre daha mı etkili oluyor? Ra sizin yoğunluk dereceniz dışında savaştan kaçınmanın bilgeliğine sahip olmayan, savaşı gerekli gören tek yoğunluk derecesi dördüncü yoğunluk derecesidir. Onun için de dördüncü yoğunluk derecesinde bulunan toplumsal bellek bileşimlerinin kullanılması şart olmaktadır. Soru Gerek konfederasyonun gerekse Orion grubunun bu savaşta sadece kendi dördüncü yoğunluk derecelerini kullandıklarını... Orion grubunun 5. ve 6. yoğunluk derecesinde bulunan varlıklarının bu savaşa katılmadıklarını düşünmekte haklı mıyım? Ra Dediğiniz kısmen doğrudur. 5. ve 6. yoğunluk derecesindeki pozitif eğilimli varlıklar bu savaşta yer almazlar. 5. yoğunluk derecesindeki negatif varlıklar da savaşta yer almazlar. Onun için her iki tarafın 4. yoğunluk derecesindeki varlıklar bu çatışmaya girişirler. Soru Beşinci yoğunluk derecesindeki negatif eğilimlilerin bu savaşa katılmayışlarının nedenini öğrenmek istiyorum. Ra Bu soru son sorunuz olsun. Medyumun enerjisi düşüktür. Beşinci yoğunluk derecesi ışık ya da bilgelik yoğunluğudur. Bu yoğunlukta bulunan negatif, kendine hizmet eğilimli varlık artık yüksek bir farkındalık ve bilgelik derecesine erişmiştir ve düşünce yoluyla olmayan faaliyetlerden vazgeçmiştir. Beşinci derece negatif varlık son derece yoğun, kapalı ve diğer her şeyden ayrılmış bir durumdadır. Sizleri sonsuz yaratanın sevgi ve ışığı ile terk ediyorum. Adonai Celse 26 17 Şubat 1981 Ra Sizleri sonsuz yaratanın sevgi ve ışığı ile selamlıyorum. Şimdi sizinle iletişim kuruyorum. Soru Şimdiki devrenin son 3000 yılına geldik. Bu son 3000 yılda acaba birin yasası bütünüyle yazıya veya söze dökülerek şimdi yaptığımız gibi kullanıma sunulmuş mudur merak ediyorum. Başka bir kaynaktan da bu yasa öğrenilebilir mi? Ra. Bu yoğunluk derecesinde yasanın bütününü alabileceğiniz bir kaynak olması mümkün değildir. Ancak size kutsal kitaplar olarak sunulmuş bazı kaynaklar bu yasayı içeren bölümlere sahiptirler. Soru Bizim bildiğimiz İncil'de bu yasadan bölümler bulunuyor mu? Ra Evet bulunuyor. Soru Bana eski ahitte de birin yasasından bölümler bulunup bulunmadığını söyleyebilir misiniz? Ra Evet bulunuyor. Soru Hangisinde birin yasasından daha çok bölüm var? İncil'de mi, eski ahitte mi? Ra Sözünü ettiğiniz iki yazılar topluluğundan Birin yasasıyla ilgili bölümleri ayırırsak, ikisinin aşağı yukarı eşit uzunlukta olduğunu görürüz. Ancak eski ahitte sizin deyiminizle daha çok negatif etkilenmiş bölüm bulunuyor. Soru Hem eski hem de yeni ahitte Orion etkisinin hangi oranda bulunduğunu söyleyebilir misiniz? Ra Bunun birin yasasına arayanların takdirine bırakılmasını yeğleriz. Biz yargılamak amacıyla konuşmayız. Böyle ifadeler bu bilgileri okuyan bazı varlıklar tarafından yargılayıcı olarak değerlendirilebilir. Biz sadece verilen bilgilerin dikkatle okunmasını ve içinize sindirilmesini önerebiliriz. İdrak edildiğinde her şey aydınlanacaktır. Soru Teşekkür ederim. Yakın zamanda üçüncü yoğunluk derecesinde enkarne olmuş başka insanlarla da temas kurdunuz mu? Ra Lütfen bu soruyu yakın zaman deyimini ve siz zamirini açıklığa kavuşturarak yeniden sorunuz. Soru Bu yüzyılda, son 80 yıl içinde Ra bizim insanlarımızla temas kurmuş mudur? Ra, kurmadık. Soru Son 80 yıl içinde birin yasası herhangi başka bir kaynak tarafından insanlara iletilmiş midir? Ra, birin yolları çok seyrek olarak iletilmiştir. Sizin zaman ölçünüzle son 80 yıl içinde çok seyrek de olsa bazı iletişimler kurulmuştur. Dördüncü derece için yapılacak olan hasat yaklaşmış olduğu için dördüncü yoğunluk derecesinden pek çok iletişim kurulmuştur. Bunlar evrensel sevgi ve idrakin yollarıdır. Diğer öğretiler ise eğer kullanacağımız sözcüğün uygunsuzluğunu bağışlarsanız şöyle diyeceğiz. Ancak idraklerinin derinliği, Böylesine ileri bir iletişimi cezbeden ve buna layık olanlar için saklanmıştır. Soru Öyleyse Konfederasyon Dünya Gezegenine Yardım Etme Programını bu son ana devrenin son bölümünde mi hızlandırdı? Daha önceki verilerden, özellikle de sanayi devrimiyle ilgili olarak öyle yaptıkları anlaşılıyor. Bunun arkasında yatan tutumları ve muhakemeleri açıklayabilir misiniz? Devrenin son yüzyılında daha fazla boş zaman yaratmak istemeleri dışında bir neden var mıydı? Bütün neden bu muydu? Ra. Bütün neden bu değil. Sizin zaman ölçünüzle bundan 200 yıl kadar önce sürecin daha az farkında olup da daha az öğrenme-öğretme için enkarne olanlar yerine, ileri düzeyde öğrenme-öğretme amacıyla enkarne olan üç sınıftaki varlıkların sayısında önemli bir artış oldu. Bu da bizim iletişimi gerçekleştirebileceğimizi gösteren işaret oldu. Aranıza gelen gezginler de yaklaşık bu zamanda kendilerini göstermeye başladılar. Ve ilk olarak özgür irade ile ilgili düşünce ve fikirler ortaya attılar. Bu da sunulacak daha özel yapıda bilgilere sahip gezginlerin gelmeleri için ön koşuldu. Düşünce eylemden önce gelmelidir. Soru Ben Abraham da bir gezgin olup olmadığını merak ediyorum. Ra. Dediğiniz doğru değil. Varlık normal bir dünya varlığıydı. Sadece bedenini terk etti ve onun başka bir varlık tarafından sürekli olarak kullanılmasına izin verdi. Bu, gezginler olayına göre çok daha seyrek görülen bir fenomendir. Tom's ve Benjamin adlarıyla anılan gezginlerin enkarnasyonları üzerinde durmanız daha iyi olur. Soru Tom's Edison, Benjamin Franklin'den söz ettiğinizi varsayıyorum. Ra Doğru değil. Biz Tom Jefferson isimli varlıktan söz etmiştik. Diğeri doğrudur. Soru Teşekkür ederim. Abraham Lincoln'un bedenini kullanan varlığın hangi yoğunluk derecesinden geldiğini söyleyebilir misiniz? Ra Bu varlık dördüncü titreşimdendi. Soru Pozitif olduğunu kabul ediyorum. Ra Söylediğiniz doğrudur. Soru Öldürülmesi herhangi bir şekilde Orion grubunun ya da herhangi başka bir negatif gücün etkisiyle mi gerçekleşti? Ra. Evet. Soru. Teşekkür ederim. Yakın geçmişte son 30-40 yıl içinde UFO fenomeni ortaya çıktı. UFO faaliyetlerinin son 40 yıl içinde artmasının asıl nedeni nedir? Ra. Konfederasyon kaynaklarının Sizden bir varlık olan Albert Einstein'a sundukları bilgiler saptırılmış ve tahrip araçları yapılmaya başlanmıştı. Bunun bir örneği Manhattan projesi ve onun ürünüdür. Nikola Tesla isimli gezgin aracılığıyla sunulan bilgiler de tahrip ve yok etme yönünde uygulanmak istenmiştir. Bunun örneği de Philadelphia deneyi adını verdiğiniz olaydır. Gezegeninize yardım amacıyla gönderilmiş bu bilgilerin saptırılmasıyla ortaya çıkmış olan sapmaları dengelemek için biz konfederasyon üyeleri, kendi düşünce formlarımızla işe karışmak için güçlü bir ihtiyaç duyduk. Soru O halde siz şöyle yaptınız. Önce UFO fenomeniyle gizemli bir hava yarattınız. Sonra telepati yoluyla birçok mesaj gönderdiniz. Bu mesajlar birin yasasına uygun olarak ister kabul isterse reddedilebilirlerdi. Bu yolla da insanlar yapmakta oldukları şeylerin sonuçları üzerinde ciddi biçimde düşünmeye başlayacaklardı. Doğru mu? Ra, dediğiniz kısmen doğrudur. Yapabileceğimiz başka hizmetler de vardır. Bunların birincisi, sizin uzay zaman sürekliliğinizde nükleer aygıtların kullanılması halinde ruhların bütünlenmesini sağlamaktır. Konfederasyon bunu şimdiden yapmıştır. Soru Bununla ne demek istediğinizi tam olarak anlayamadım. Biraz daha geniş bir açıklamada bulunabilir misiniz? Ra Maddeyi enerjiye çevirmek için zeki enerji kullanıldığında bu iş adı geçen silahlarla yapılmışsa uzay zaman 3. yoğunluk derecesinden zaman uzay 3. yoğunluk derecesine ya da sizin deyiminizle öteki aleme geçiş birçok vakada kesintiye uğramaktadır. İşte bundan dolayı bizler uzay zamandan zaman uzaya geçiş sırasında ruhsal bileşimin bütünlenmesi işini de sürdürüyoruz. Soru Bunun nasıl yapıldığı konusunda bize Hiroshima ya da Nagasaki'den bir örnek verebilir misiniz? Ra Radyasyon yüzünden değil de açığa çıkan enerjinin yarattığı travmadan dolayı yok olanlar, Beden, akıl-ruh bileşimlerinin sadece yaşamlarını değil, bir daha bütünlenmesi olanaksız bir biçimde dağılım düzenlerini de gördüler. Yaratanın bir parçasının kaybı demek, yaratanın bir parçasının kaybı demek olan bu durum karşısında bize izin verildi. Tabi olayları durdurma izni değildi bu. Sadece bedeninden ayrılmış akıl-beden-ruh bileşiminin varlığını sürdürebilmesini güvenceye alacaktık. İşte sözünü ettiğimiz olaylarda biz bunu yaptık. Makrokozmik sonsuz birin hiçbir bölümünü, holografını, mikrokozmosunu ya da hiçbir ruhu kaybetmedik. Soru Bana ana hatlarıyla bunu nasıl başardığınızı söyleyebilir misiniz? Ra Bu enerjinin boyusal alanlarını idrak etmemiz sayesinde başarılmıştır. Daha yüksek ya da daha yoğun enerji alanı daha az yoğun alanı kontrol eder. Soru O halde şunu mu demek istiyorsunuz? Genelde siz bu gezegen halkının bir nükleer savaş yapmasına ve bu savaşta pek çoğunun ölmesine ses çıkarmadınız. Fakat bu ölümlerin bir kurşunla ya da yaşlanma sonucunda normal bir biçimde ölerek bizim cennet alemi ya da astral alem dediğimiz katlara girmekten daha travmatik olmamasını sağlayacak koşulları yaratabilirsiniz. Doğru mu? Ra Doğru değil. Tabii ki daha travmatik, daha sarsıcı ve yaralayıcı olacaktır. Ama varlık yine bir varlık olarak kalacaktır. Soru Hiroşima ve Nagasaki'de ölen varlıkların şu andaki durumlarından söz edebilir misiniz? Ra Bu travmayı geçirenler henüz şifa bulma sürecine tam anlamıyla başlayamadılar. Onlara mümkün olduğunca yardım edilmektedir. Soru Bu varlıkların şifa süreci tamamlanınca Nükleer bombanın yol açtığı bu ölüm deneyimi onları dördüncü yoğunluk derecesine tırmanıştan alıkoyup gerilemelerine mi neden olacaktır? Ra Nükleer yıkım gibi eylemler tüm gezegeni etkiler. Bu yıkım düzeyinde hiçbir fark yoktur. Bu yıkım düzeyinde hiç fark yoktur ve bütün gezegenin şifa bulması gerekir. Soru Ben şu özel hali düşünüyordum. Bir varlık devremizin sonunda hasat edilebilmesi için gerekli özellikleri tamamlamaya yaklaşmış bulunduğu bir sırada, Hiroşima ya da Nagasaki'de nükleer bombayla öldürülmüşse, bu ölüm onun devre sonunda hasat edilmesini engelleyecek bir travma yaratmış olabilir mi? Ra Bu doğru değil. Şifa bulduktan sonra hasat engellenmeden yapılabilir. Ama bu eylem yüzünden tüm gezegen bir şifa sürecinden geçmek zorundadır. Kurbanla saldırgan arasında hiçbir ayrım yapılmamıştır. Çünkü gezegene zarar verilmiştir. Soru Gezegene şifa vermenin mekanizmasını açıklar mısınız? Ra Şifa bir kabullenme, bağışlama ve mümkünse de eski haline getirme, onarma sürecidir. Zaman uzayda eski haline getirme mümkün olmadığı için şu anda insanlarınızın pek çoğu madde katındayken onarmaya çalışıyorlar. Soru Madde katında nasıl onarmaya çalışıyorlar? Ra. Bunlar gezegen küresine doğru sevgi duyguları göndererek onu rahatlatmak, yaralarının şifa bulması ve eylemlerin yarattığı dengesizliğin giderilmesi yolunda çaba gösteriyorlar. Soru. UFO fenomeni birçok kişiye gösterildikten sonra birçok insan grubu UFO'lardaki varlıklarla doğrudan temas ya da telepatik temas kurduklarını bildirdiler. Ve bu telepatik iletişim sonunda aldıklarını söyledikleri bilgileri kayda geçirdiler. Konfederasyon, UFO'lara ilgi duyan gruplarla telepatik iletişim kurmaya eğilimli miydi? Ra Evet, üyelerimizden bazıları kendi zaman uzaylarından ayrılmış ve düşünce formu projeksiyonları kullanarak sizin uzay zamanınızda tezahür etmişlerdir. Ara sırada konseyin izniyle göklerinizde görünmüş ancak yere inmemişlerdir. Soru yani nokta nokta ile kurulan temasın gerçekleştiği iniş dışında bütün inişler Orion grubu ya da benzer gruplar tarafından yapılmış oluyor öyle mi? Ra, yakın temas kurulmayan pek az olay dışında dediğiniz doğrudur. Soru, bu inişlerin her birinde işe karışan varlıkların mutlaka Orion grubuna çağrıda bulunmuş olması şart mıdır? Yoksa bazıları bu gruba çağrı göndermemiş oldukları halde? Orion grubuyla temas edebilirler mi? Ra Şimdi dördüncü yoğunluk derecesi negatif idrakinin derinliklerini kurcalamanız gerekiyor. Bu sizin için zordur. Bir kez pencereler yoluyla sizin üçüncü yoğunluk derecesi uzay zaman sürekliliğinize geçtikten sonra artık bu haçlılar istedikleri gibi saldırırlar. Sonuç bütünüyle tanık denek ya da kurbanın kutbiyetinin bir fonksiyonudur. Bunun nedeni dördüncü yoğunluk derecesi negatif varlığın kendini sevmenin herkesi sevmek olduğuna içten inanç beslemesidir. Böylece kendisine öğretilen ya da tutsak edilen her varlık karşısında kendini sevmeyi öğreten bir öğretmen bulur. Bu öğretinin amacı bu şekilde negatif dördüncü yoğunluk derecesi için hasat edilebilecek özellikleri taşıyan kendine hizmet eğilimli varlıklar yetiştirmektir. Soru bana başkalarına hizmet eğilimli pozitif konfederasyon temaslarında kullanılan teknikleri, bu gezegendeki insanlarla iletişim kurmak için ne gibi değişik teknikler ve yollar kullanıldığını anlatabilir misiniz? Ra, anlatabiliriz. En iyi sonuç veren temas yolu sizin bu uzay zamanda deneyimlediğiniz yoldur. Özgür iradeye müdahale hiç istenmez. Bunun içinde pozitif eğilimli toplumsal bellek bileşimlerinin, Yakın temasları oluşturan, düşünce projeksiyonlarının tek hedefi bu ilizyon katınızda bulunan gezginlerdir. Bu tür karşılaşmalar yalnızca onlar arasında olabilir. Soru Bana bir toplumsal bellek bileşimiyle bir gezgin arasındaki böyle bir karşılaşmaya bir örnek verebilir misiniz? Örneğin bu durumda bir gezgin neler deneyimler? Ra Sizin de bildiğiniz böyle bir örnek Morris adıyla bilinen varlıktır. Bu vakada bu varlığın arkadaş çevresinde bulunan bazı kişilerin daha önce deneyimledikleri temas negatif eğilimliydi. Ama hatırlayacağınız gibi Morris adlı varlık bu temasa kapalı kalmıştı ve bu temasta fiziksel optik aletle hiçbir şey görmemişti. Ancak içinden gelen bir ses Morris'i uyararak kendi başına başka bir yere gitmesini söylemişti. Orada düşünce formu biçiminde bir varlık diğer temastakilerin şekline bürünerek Morris'e görünmüş ve böylece bu varlıkta bu olayın ve genel olarak da bu enkarnasyonun deneyimlerinin gerçeğini araştırma isteğini uyandırmıştı. Bu tip temasın amacı uyandırılma ya da harekete geçirilme duygusunu verebilmektir. Kullanılan imajlar ve deneyimin süresi ise harekete geçirilme fırsatını deneyimleyen gezginin bilinçaltı beklentilerine bağlı olarak değişir. Soru. Konfederasyon tipi bir gemiyle yapılan bir yakın temasın düşünce formu tipindeki bir gemiyle yapıldığını kabul ediyorum. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde böyle düşünce formu tipindeki bir aracın yere inmesi sonucu bir gezginle hiç yakın temas kurulmuş mudur? Ra. Bu oldu. Ancak bu Orion tipi yakın temaslara göre çok daha seyrek rastlanan bir olaydır. Şurasını belirtmeliyiz ki, Sonsuz bir birlik içinde bulunan bir evrende, bir yakın temas kavramı oldukça gülünçtür. Çünkü her türlü temas aslında benliğin kendi kendisiyle karşılaşması demek değil midir? Yani hangi temas çok ama çok yakın olmaktan başka bir nitelik taşıyabilir? Soru Varlığın kendi kendisiyle yaptığı temastan söz etmişken bir sorun var. Acaba pozitif kutuplaşma içindeki bir gezgin... Orion grubuyla ya da negatif eğilimli bir kutuplaşma ile hiç yakın temasta bulunmuş mudur? Ra. Evet. Soru. Bu neden olur? Ra. Bu çok seyrek olarak meydana gelir ve Orionlu varlıkların karşılaştıkları pozitifliğin derinliğini kavrayamamış olmalarından ya da Orionlu varlıkların bu pozitifliği bu varoluş katından silmek istemelerinden kaynaklanır. Orion taktikleri genellikle zihnin basit sapmalarını seçen ve daha az zihinsel ve ruhsal faaliyetin göstergesi olan taktiklerdir. Soru Kişilerle yapılan temaslarda çok büyük bir çeşitlilik olduğunun farkına vardım. Konfederasyonun temas kurduğu gezginleri kısmen de olsa uyandırmak için kullandığı yöntemlerin genel örneklerini verebilir misiniz? Ra Gezginleri uyandırmak için kullanılan yöntemler çok çeşitlidir. Her yaklaşımın temeli bilince ve bilinçaltına, korku uyandırmadan, fakat varlık için anlamlı olacak, anlaşılabilir, özel bir deneyimin potansiyelini azami hatta çıkaracak biçimde girebilmektir. Bunların çoğu uykudayken yapılır, bazıları da uyanık olunduğu saatlerde ve birçok faaliyetin orta yerinde meydana gelir. Yaklaşım yolu esnektir ve sizin de farkında olduğunuz üzere mutlaka yakın temas sendromunu içermesi gerekmez. Soru, ya fiziksel muayene sendromu nedir? Bu olayın gezginlerle, konfederasyon ve oryon temaslarıyla bağlantısı nedir? Ra, varlıkların bilinçaltı beklentileri, konfederasyona ait düşünce formu varlıklarının sunduğu düşünce formu deneyiminin doğasını ve ayrıntısını belirler. Böylece eğer bir gezgin fiziksel bir muayeneden geçmeyi bekliyorsa, zorunlu olarak bu deneyimi geçirir. Ancak bu sırada bilinçaltı beklentilerinin izin verdiği oranda gezginin korku ya da rahatsızlık duyması önlenmeye çalışılır. Soru O halde gerek Konfederasyon gerekse Orion gemilerine götürülenler sadece fiziksel muayene gibi görünen bir deneyim mi geçirdiler? Ra Sorunuz yanlış bir düşünme tarzını işaret ediyor. Orion grubu fiziksel muayeneyi kişiyi dehşete düşürmek ve onun kendisini gelişmiş bir ikinci yoğunluk derecesi varlığı, örneğin bir kobay gibi hissetmesini sağlamak amacıyla yapar. Bazılarının geçirdiği cinsel deneyimler de bu tür deneyimin bir dalıdır. Amaç, dünya insanı üzerinde oryon varlıklarının kontrolünü sergilemektir. Düşünce formu deneyimleri özneldir ve genellikle de bu yoğunluk derecesinde meydana gelmezler. Soru Demek ki hem konfederasyon hem de oryon temasları yapılmaktadır. Ve yakın temaslar anladığım kadarıyla iki yönlü bir karakter taşırlar. Ya konfederasyon tipi ya da oryon tipi temas olabilirler. Öyle mi? Ra Dediğiniz doğrudur. Ancak oryon tipi temas çoğunluktadır. Soru Dünyada hasat edilebilirlik açısından bakıldığında Varlıkların büyük bir tayf boyunca yayıldıklarını görüyoruz. Bunlar negatiften pozitif uzanmaktadırlar. Orion grubu, dünya varlıklarıyla temas kurmak için bu tayfın iki ucuna da mı nişan almaktadır? Ra Bu sorunuza kesin bir yanıt vermek oldukça zor ama deneyeceğiz. Orionlu varlıkların en tipik yaklaşımı, Orion felsefesini daha büyük ölçüde telkin edip aşılayabilmek için sizin iradesiz, akılsız diye nitelendirebileceğiniz varlıkları seçmektir. Bazı oryonlu varlıkları ise sizin uzay zaman noktanızdaki daha fazla kutuplaşmış negatif varlıklar tarafından çağrı gönderilir. Bu durumda onlar da aynı bizim şimdi yaptığımız gibi bilgi paylaşırlar. Ancak bu oryonlu varlıklar için bir risk oluşturur. Çünkü nasıl onlar bu frekansları kullanarak, hasata uygun negatif eğilimli gezegensel varlıkları etkilemeye çalışıyorlarsa, bu varlıklar da onları aynı yolla etkilemeye çalışırlar. Bunun sonucunda doğan üstünlük yarışı kaybedildiği takdirde, bu, Orion grubunun kutuplaşması için zararlı olur. Benzer şekilde yüksek derecede kutuplaşmış pozitif eğilimli bir varlıkla, yanlışlıkla kurulacak bir temas, Orion bölüklerini karma karışık edebilir. Haçlılar bundan sonra bu pozitif varlığın kutbiyetini ortadan kaldırabilirlerse kurtulabilirler. Ancak bu çok az rastlanmış, hatta işitilmemiş bir olaydır. Bunun içinde Orion grubu sadece sizin iradesiz, akılsız diye nitelendirebileceğiniz kişilerle fiziksel temas kurmayı tercih eder. Soru Şu halde genelde şöyle söyleyebilir miyiz? Eğer bir varlık bir UFO ile yakın temas yapmışsa, ya da UFO ile ilgili görünen herhangi başka tipte bir deneyim yaşamışsa, bunun bir Orion teması mı yoksa bir konfederasyon teması mı olduğunu belirleyebilmek için olayın özüne inip bu karşılaşmanın onun üzerinde bıraktığı etkiye bakmalıdır. Doğru mu? Ra Doğrudur. Eğer korku ve kıyamet haberciliği varsa, büyük olasılıkla bu negatif yapıda bir temastır. Ama eğer sonuç, umut, dostça duygular ve diğerlerine önemli ve amaçlı bir hizmet verebilme yönünde uyandırılmış pozitif duygularsa, bunlar bir konfederasyon temasının şaşmaz işaretleridir. Soru Şu halde konfederasyon ile telepatik temas kuran bütün grupların, Orion Haçlılarının baş hedefi olduklarını ve bunların çoğunun aldığı mesajların da Orionlular tarafından kirletildiğini söyleyebilir miyim? bunlardan yüzde kaçının mesajlarının Orionlular tarafından kirletilmiş olduğunu ve ne kadarının sırf konfederasyon kanalı olarak kalabildiklerini söyleyebilir misiniz? Ra Size bu bilgileri vermek bazı yaşayan varlıkların özgür iradesine ya da karışıklık sapmasına müdahale olur. Biz ancak her gruba kendi özel bilgilerini ve bu felsefenin göreli etkilerini göz önüne almalarını önerebiliriz negatif etkileri çeken verilen bilgilerin özel olması değildir. Bu bilgilere verilen önemdir. Bunun içindir ki özel bilgiler sorulduğunda biz hep şunu yineleriz. Yaradanın sevgi ve ışığı yaratılışın sonsuz alemlerine yansır ve sonsuz bir devinim içinde kendini sürekli yaratırken bunlar aynı otların kuruyup ölmesi gibi önemsiz şeylerdir. O halde Niçin yaratanın sevgi ve ışığı sayesinde gelecek mevsimde tekrar büyümek üzere Şimdi kuruyup ölen ve mevsimini dolduran otlarla ilgilenmeli İşte getirdiğimiz mesaj budur Her varlık büyüyen, açan ve ölendir Ama ancak yüzeysel olarak Daha derin bir anlamda varoluşun sonu yoktur Soru Dediğiniz gibi bu çok sapmalar içeren dar ve uzun bir yol bu 75 bin yıllık devre boyunca bir gezintiye çıktık. Önemli noktaların üzerinde durduk ve birin yasasına bir giriş yapmaya çalıştık. Bu girişten sonra doğrudan doğruya asıl işe, yani tekamül olgusunun incelenmesine geçmek istiyorum. Bunu yapmaktan dolayı büyük bir onur duyuyorum ve bunun büyük bir ayrıcalık olduğunu biliyorum. Bundan sonraki aşamayı da başarabileceğimizi umuyorum. Ra, dostlarım. Sizi tek ve sonsuz yaratanın sevgi ve ışığı ile terk ediyorum. Onun gücü ve huzuruyla mutlu kalın. Adonai Ra Bilgileri Bir Kitabının Sonu